Stefan Zweig Rotterdamlı Erasmus Rotterdamlı Erasmus hangi yandandır öğrenmek istedim. Ama bir tacir şu karşılığı verdi bana. Erasmus kendisinden yanadır. Misyonu ve yaşamının taşıdığı anlam İnkara kalkışmayalım. Bir zamanlar yüzyılının en parlak ve en büyük ününün taşıyıcısı olan Rotterdamlı Erasmus'un bugün neredeyse sadece adı var. Artık unutulmuş, uluslarüstü bir dilde, hümanist Latince'de kaleme alınmış sayısız eserleri el değmeksizin kitaplıklarda uyumakta, bir zamanlar ünü dünyayı tutan bu eserlerin içinden sesini zamanımızda da duyurabileni hemen hemen yok gibi. Erasmus'un kişiliği ise güç anlaşılırlığı ve türlü çelişkileri yansıtır nitelikte oluşu yüzünden tarih sahnesinde geniş ölçüde başka devrimcilerin gerisinde kalmış. Özel hayatının pek az çekici yanı var. Sessizliği yeğleyen, hiç durmaksızın çalışan bir insanın canlı ve renkli bir hayat hikayesinin kahramanı olması enderdir. Bu yüzden Erasmus'un gerçek misyonu, en büyük eseri bile her zaman ana yapının altında kalıp görünmez olan temel taşları gibi çağımıza açık ve seçik yansıyamamış. Bu nedenle Rotterdamlı Erasmus'u bu büyük unutulmuşu bugün bile daha doğrusu özellikle bugün bizim için değerli klanın ne olduğunu hemen başlangıçta açık ve özlü biçimde belirtmekte yarar var. Erasmus, Avrupa'nın bütün kalem sahipleri ve yaratıcıları arasında ilk bilinçli Avrupalı barış uğruna savaşma yürekliliğini de gösterebilen bir barış dostu dünyadan ve düşünceden yana olan Hümanist idealin en güçlü savunucusuydu. Erasmus'un tinsel dünyamıza daha adaletli ve anlayış dolu bir düzen kazandırmak amacıyla atıldığı savaşta yenik düşmüş olması, yaşamının böylesine trajik bir yazgının doğrultusunda gelişmişliği onu bize daha da yakın kılar. Erasmus, bizim de sevdiğimiz pek çok şeyi, edebiyatı ve felsefeyi, kitapları ve sanat eserlerini, dilleri ve halkları sevdi. Bütün bunların ötesinde de daha yüksek bir ahlak anlayışını yerleştirmek amacıyla hiçbir fark gözetmeksizin bütün insanlığı sevdi. Yeryüzünde aklın ve mantığın gerçek düşmanı sayıp reddettiği tek şey ise bağnazlık oldu. Kendisi insanların belki de en bağnaz olmayanıydı. Belki en üstün düşünürlerin tatında değildi ama çağının en bilgili kişisiydi. Bir iyilik perisi değildi ama iyi niyetliliğinde ve insanların iyiliğini istemesinde içtendi. Erasmus'un gözünde... Başkasının düşüncesine karşı hoşgörüyle bağdaştırılamaz her davranış yeryüzünün ezeli kötülüğüydü. Onun inancına göre gerek bireyler gerekse toplumlar arasındaki bütün çekişmeler karşılıklı hoşgörüyle kaba kuvvete başvurulmadan çözümlenebilirdi. Çünkü bunların tümü de insanoğlunun üstesinden gelebileceği sorunlardı. Kışkırtıcılar ve aşırı uçların yandaşları gerginlikleri sürekli körüklemeseler hemen bütün anlaşmazlıklar, barış yoluyla sona erdirilebilirdi bu yüzden Erasmus ister dinsel ister ulusal nitelik taşısın ya da dünya görüşlerinin karşıtlığından doğmuş olsun tüm anlaşma olasılıklarının ezeli ve amansız yıkıcısı saydığı bağnazlığın her türlüsüne karşı çıktı sırtlarında ister papaz ister profesör cübbesi taşısınlar at gözlüğü takanların ve tek yanlı düşünenlerin hepsinden her yerde kendi görüşlerine boyun eğilmesini isteyen, kendilerinkinin dışındaki bütün görüşleri dinsizlik ve alçaklık diye nitelendirip mahkum eden, her sınıf ve ırktan gelme bütün bencillerden, kendilerine bir düşünceye körü körüne adayıp çevrelerini görmez olanlardan nefret etti. Görüşlerini başkalarına zorla benimsetme girişiminde bulunmadığı gibi, ister din, ister siyaset alanında olsun, Başkalarının onu herhangi bir düşünceyi benimsemeye zorlaması karşısında da sonuna kadar direndi. Düşüncede bağımsızlık Erasmus için en doğal nitelikti. Bu aydın ve özgürlük tutkunu kişi ne zaman biri üniversite kürsüsünde ya da kilisede kendi kişisel gerçeğinden Tanrı'nın onun ve yalnızca onun kulağına fısıldadığı kutsal bir kelammış gibi söz etse bu davranışı yeryüzünün o kutsal çok yönlülüğüne karşı işlenmiş bir cinayet saydı. Sırf bu yüzden parlak ve çarpıcı aklının var gücüyle bütün hayatı boyunca her alanda ortaya çıkan, kendi çılgınlıklarının sarhoşluğu içerisinde yalnızca kendilerini haklı sayan bağnazlarla çarpıştı ve hayatının çok ender olan mutlu anlarında bağnazlık ona sadece ruhun acınası bir yoksulluğu, belki bin türünü deliliğe övgüsünde büyük bir taşlama gücüyle canlandırdığı budalaca davranışının sayısız çeşitlerinden biri olarak göründü. Önyargılardan uzak ve tam anlamıyla adil bir kişi olarak en amansız düşmanına bile anlayış gösterdi ve acıdı. Öte yandan da insanoğlunun can düşmanı olan o kötü ruhun, bağnazlığın, saati geldiğinde kendi hoşgörüyle yoğrulmuş dünyasını ve hayatını yıkacağını da benliğinin derinliklerinde her zaman sezinledi. Erasmus'un misyonu ve hayatının anlamını oluşturan ana öge, karşıtlıkların, hümanizmin anlayışı içerisinde bağdaştırılmasıydı. O, birleştiriciliğiyle ya da her türlü aşırılığa karşı çıkışıyla kendisine benzeyen Goethe'nin deyişiyle insanlar arasında uzlaştırıcı bir işlevi yerine getirmek için doğmuştu. Zor kullanılarak gerçekleştirilen her değişim her tumultus onun gözünde bulanık suda balık avlamaktan farksız her kitle çekişmesi uğruna hizmet ettiği ve yeryüzünde egemen olması gereken aklın aydınlığına ters düşmekteydi. Hele savaş Karşıtlıkların en zorbaca gideriliş yolu olduğundan Erasmus'a göre ahlaklı bir insanlık kavramıyla asla bağdaştırılamazdı. Çekişmeleri iyi niyetli çabalarla yatıştırmak, bulanık olanı aydınlığa kavuşturmak, kargaşayı gidermek, görünüşte genellik niteliğinden yoksun olanı herkese ortak kılabilmek sanatı, ancak pek az ölümlünün sahip olabildiği bu sanat Erasmus'un beklemesini bilen dehasının güçlü yanıydı. Çağdaşları ona karşı olan gönül borçlarını bir parça olsun ödeyebilmek için insanlar arasında anlaşma havası yaratma hedefine yönelik binbir türlü çabanın kaynağı olan bu iradeye Erasmus Anlayışı adını vermişlerdi. Bu adam tek başına bütün dünyayı bu anlayıştan yana kazanmak istiyordu. Kişiliğinde yaratıcılığın türlü yönlerini birleştirdiğinden hem yazar hem dil ve din bilgini hem de eğitim bilimci olduğundan dünyanın neresinde olursa olsun... Görünüşte birbiriyle bağdaşmaz olanları bile bağdaşma ortamına götürmeyi olanaklı sayıyordu. Onun bağdaştırma, uzlaştırma sanatına kapalı ya da yabancı hiçbir alan yoktu. Erasmus'a göre Hz. İsa ile Sokrates, Hristiyan öğretisi ile antik çağ bilgeliği, iman ile ahlak arasında ne aşılması olanaksız ne de kökenlerini ahlakta bulan bir karşıtlık vardı. Kendisi kutsanmış bir din adamı olduğu halde sonsuz bir hoşgörüyle, putperestleri de düşünce cennetine almış, onlara kilise büyüklerininkinden geride kalmayan bir yer vermişti. Erasmus'a göre felsefe, Tanrı'ya arayışın bir başka ve Tanrı bilim kadar yüce bir yoluydu. Gözlerini Hristiyanlığın cennetine çevirdiğinde inancı, şükranla dolu bakışlarını Olimpos Dağı'na diktiği zamankinden daha güçsüz değildi. Gerek Calvin, gerekse inançlarına tam bir bağnazlıkla sarılan ötekiler, Rönesans'a, İçerdiği duygusal coşkunluk yüzünden reform girişiminin düşmanı gözüyle bakarlarken Erasmus aynı akımı yalnızca reformun daha özgür ruhlu bir kardeşi sayıyordu. Hiçbir ülkeye sürekli bağlı olmayan, tüm ülkeleri vatan bilen, ilk bilinçli ve kozmopolit Avrupalı Erasmus için herhangi bir ulusun ötekine üstünlüğü söz konusu olamazdı. Kendisini ulusları sadece yetiştirdikleri en değerli, en parlak düşünürlerine göre... Başka deyişle en seçme kişilerini ölçü alarak değerlendirmek yolunda eğitmiş olduğundan bütün ulusları sevebilmesini hiçbir şey engelleyemiyordu. Değişik ülkelerin, ırkların, sınıfların değerlerini büyük bir bilgeler topluluğu içerisinde birleştirmeyi, bu yüce isteği hayatının temel hedefi bilmişti. Dillerin anası latinceyi yeni bir sanat biçimi ve anlaşma aracı düzeyine çıkarmakla da unutulmaz bir hizmette bulunmuş, Avrupa insanına dünya tarihinin küçücük bir zaman birimi boyunca olsun bütün insanlara ortak uluslar üstü nitelikte bir düşünce ve anlatım yöntemi armağan etmişti. Engin kültürü gönül borcuyla geçmişe bakarken inançlarını güvenle geleceğe yöneltmişti. Yeryüzünün barbar yanına tanrısal düzeni kötü niyetle budalacasına ve düşmanca bozmak amacına durmaksızın hizmet eden yanına gelince onu görmezden gelmekte diretmişti. Erasmus için çekici olan, yalnız bu düzenin yüce, biçimleyici ve yaratıcı yanlarıydı. Bu yanların genişletilmesinin, yaygınlaştırılmasının her düşünür için bir görev olduğunu savunuyordu. Ancak böyle bir tutum takınıldığında, sözü edilen yüce yanlar, günlerden bir gün gökyüzünden dökülen ışık demetlerinin bütünlüğü ve parlaklığıyla insanlığın tümünü nura boğabilirdi. Hümanizmin ilk dönemlerinde egemen olan içten inanç ve aynı zamanda güzel, fakat ne yazık ki trajik yanılgı. işte buydu. Erasmus ve onun gibi düşünenler, aydınlanma yoluyla insanlığın ilerlemesini olanaklı görüyorlar, bireyin ve toplumun yazılar, araştırmalar ve kitapların yaygınlaştırılmasıyla eğitebileceğine inanıyorlardı. Hümanizm akımının ilk dönemlerinde yaşayan bu idealistler, okuma ve öğrenme geleneğinin sürekli geliştirilmesi sonucu, insanoğlunun soylu kılınabileceğine neredeyse dinsel inançlar kadar güçlü ve insanı duygulandıran bir güven beslemekteydiler. Kitaplara inanmış bir kişi olarak Erasmus, ahlaka uygun yaşama yönteminin öğretilebilme ve öğrenilebilme olasılığının varlığından hiç kuşku duymuyordu. Hayatın kesin bir uyuma kavuşturulması hedefi ise, ona göre artık çok yakın olan hümanizm anlayışına varma aşamasıyla birlikte kendiliğinden gerçekleşecekti. Böylesine yüce bir düş, çağın en üstün kişilerini, her ülkeden bir mıknatıs gibi kendisine çekebilecek güçteydi. Değişmez gerçektir. Ahlaka uygun düşünen insan, bütün insanlığın ahlak yoluna yöneltilmesine, kendisinin de istek ve eylemleriyle katkıda bulunabileceği gibi teselli edici bir düşünceye, insan ruhunun sınırlarını sonsuz boyutlara götüren bir tutkuya sahip olamadığı sürece varlığını önemsiz ve yetersiz bulur. Kişisel varlığımız, yalnızca daha ileri ölçüde bir yetkinliğin basamağı, Yaşamın çok daha ileri bir aşamasının hazırlayıcısıdır. Kim insanlığın ahlak yolunda ilerlemesine ilişkin bu umut besleme gücünü yeni bir idealle pekiştirmesini bilirse kuşağının önderi olur. Erasmus açısından da durum böyle gelişti. Zaman onun hümanizm anlamında bir Avrupa Birliği düşüncesinin filizlenebilmesi için alabildiğine elverişliydi. Yeni bir yüzyılın ilk dönemlerinde yer alan keşifler ve icatlar Rönesans'ın bilim ve sanat alanına getirdiği yenilikler uzun bir zamandan bu yana ilk kez Avrupa'da yine uluslar üstü nitelikte ve mutluluk kaynağı olan ortak yaşantıların paylaşılmasına yol açmıştı. Uzun, sıkıntılı yıllardan sonra Avrupa ilk kez misyonundan yine emindi ve bütün ülkelerin en seçme idealist güçleri hümanizmin kucağına koşuyorlardı. Herkes bu kültür imparatorluğuna alınmak, dünya vatandaşı olabilmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. İmparatorlar ve papalar, prensler, rahipler, sanatçılar, devlet adamları, kızlı erkekli gençler, sanat ve bilim alanında öğrenim yapmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Latince, hepsi için ortak bir kardeşlik dili, düşünce dünyasının ilk esperantosu olmuştu. Roma uygarlığının çöküşünden bu yana ilk kez böyle bir başarı ne kadar övülse azdır. Erasmus'un Metinler İmparatorluğu sayesinde yine ortak bir Avrupa kültürü oluşuyor Birbirlerine kardeşlik duygularıyla bağlı, küçük ama idealist bir grup, şu ya da bu ülkenin üstünlüğünü değil, bütün insanlığın esenliğini amaç ediniyordu. Ve düşüncelerin ortak bir düşüncede birleşmesi, dillerin, bütün dillerin üstünde ortak bir dilde kaynaşması, ulusların, uluslar üstü düzeyde sürekli barış ve esenliğe kavuşması yolundaki bu tutku, aklın bu galebe çalışı, Erasmus'un da zaferini ve temelini attığı imparatorluğunun, Kutsal ama ne yazık ki kısa ömürlü dönemini oluşturdu. Acı bir soru sormak gerekir şimdi. Böylesine tertemiz, böylesine yüce idealleri temel almış bir evren neden kalıcı olamadı? Her türlü düşmanlığın anlamsızlığı, mantığa ters düştüğü konusunda çoktan yeterince ders almış olan insanların dünyasında hep aynı yüksek ve insancıl ideallerin Erasmus anlayışının böyle güçsüz kalmasının sebebi nedir? Bir noktayı ne yazık ki bütün çıplaklığıyla görmek ve açıklamak zorundayız. Yalnız ve yalnız toplumun esenliğini amaç edinen bir ideal, geniş halk kitleleri için hiçbir zaman tümüyle yeterli olamaz. Ucuz kafaların var olduğu yerde, salt sevginin yanı sıra nefret de o karanlık hakkını ileri sürer ve bireyin ortaya atılan her düşünceden en kısa sürede kendi kişisel çıkarını sağlama eğilimini belirginleştirir. Somut olan, elle tutulup gözle görülebilen, her zaman kitleye soyut olandan daha kolaylıkla nüfuz eder. Onun içindir ki bir ideal yerine somut nitelik taşıyan, yöneltilebilen, başka bir sınıfa, ırka ya da dine dönük düşmanlığı dile getiren sloganlar siyaset pazarında daha çabuk benimsenir. Çünkü bağnazlığın öldürücü ateşini körükleyebilecek en büyük güç nefrettir. Buna karşılık Erasmus anlayışı gibi Yalnızca insanların birbirine yakınlaşmasına hizmet eden, ulus ayrımı tanımayan insancıl bir ideal, doğal olarak her an karşısında çarpışacak düşman arayan bir gençlik üzerinde görsel etki yaratabilme gücünden yoksundur. Kendi ülkesinin sınırları dışında ve kendisinkinden başka bir dine inanan düşmanları gösteren o ayırıcı gücün çekiciliğine hiçbir zaman sahip değildir. Bu nedenle yan tutmakta bağnazlığa düşenler için insanoğlunun içindeki ezeli hoşnutsuzluktan istedikleri yönde yararlanmak her zaman kolay olmuştur ve olacaktır. Bağrında nefrete yer vermeyen hümanizm ya da Erasmus anlayışı ise sabırlı çabalarını kahramanca bir tutum içerisinde uzak, neredeyse göze görünmez hedeflere yöneltmiştir. Bu anlayışı paylaşanların düşlerinde canlandırdıkları halklar, başka bir deyişle Avrupa ulusu gerçekleşmediği sürece sözü edilen anlayış, düşünce aristokrasisinin çevresi dışına çıkamayan bir ideal olarak kalmak zorundadır. Bundan dolayı gelecekte insanlar arasında bir birleşme düşüncesini paylaşanlar, hem idealist hem de insanoğlunun ruhsal yapısını iyi bilen kişiler olarak gerçekleştirmeye çalıştıkları eserin her zaman akılla bağdaşmaz tutkuların tehdidi altında bulunduğunu hiçbir zaman unutmamalı. İnsanoğlunun içgüdülerinin sonsuz derinliklerinden kopan, azgın bağnazlık dalgalarının zaman zaman bütün setleri aşabileceğini ya da yıkabileceğini göz önünde tutmalıdırlar. Bu tür bir geriye gidişin sarsıntısını yaşamamış kuşak yok gibidir. Böyle bir durumda kuşaklara düşen, sarsıntıyı iç kargaşaların kucağına sürüklenmeden atlatmanın yolunu bulmaktır. Ancak Erasmus'un kişisel trajedisi, düşüncenin zaferinin parıltıları Avrupa'yı ilk kez aydınlatırken, Tarihte ilk kez ulus ayrımı gözetilmediği bir dönemde üstelik kendisinin de Bağnaz'dan en büyük düşmanı olmasına rağmen tarihin gördüğü en çılgın, dinsel ve ulusal kökenli kitle patlamalarından birinin dalgalar arasında kaynamış olmasıdır. Tarih açısından önemli diye nitelendirdiğimiz olaylar genellikle halkın bilincine kadar inemez. Önceki yüzyıllarda savaşın büyük dalgaları bile ancak belli toplulukları ve yöreleri etkilerdi. Bu dar kapsamlı etki yüzünden bir düşünür, kargaşanın dışında kalmayı, siyasal olayların akışına sadece izleyici olmayı başarabilirdi. Napolyon savaşlarının cehennemi atmosferinde kendi iç dünyasına kapanan ve eser vermeyi sürdüren Goethe buna en iyi örnektir. Ancak yüzyılların akışı içerisinde ender olmakla birlikte bazen öylesine şiddetli gerilimler doğar ki, bütün yeryüzü ikiye bölünür ve oluşan kocaman çatlak, her ülkeden, kentten, evden, aileden ve yürekten geçer. O zaman kitlenin korkunç basıncı bireyi her yandan sıkıştırır ve birey kendisini bu kolektif çılgınlığın etkisinden ne koruyabilir ne de kurtarabilir. Böylesine azgın bir tufan sığınabilecek tek güvenli köşe bırakmaz. Böyle kesin bölünmeler toplumsal ya da dine bağlı bir nedenden ötürü ortaya çıkan karşıtlıklardan ya da bir düşünce ve kuram sorunundan doğabilir. Ne var ki bağnazlık açısından barut fıçısına düşen kıvılcımın kaynağı önemli değildir. O yalnızca yanmak, çevresini ateşe boğmak, içinde biriken güçlü nefreti boşaltmak ister. Savaş tanrısı ise aklın dizginlerini koparıp bütün engelleri yıkarak yeryüzüne saldırmak için kitle çılgınlığının bu tür bunalımlı anlarını seçer. Kitlenin çılgınlığa sürüklendiği, yeryüzünün paramparça olduğu böyle zamanlarda bireyin iradesi güçsüz kalır. Düşünür, istediği kadar salt gözlemci kalmak istesin çabaları boşunadır. Zaman onu da sağdaki ya da soldaki anaforlardan birine sürükler. Sürülerden herhangi birine bir slogana katılmaya zorlar. Böyle bir anda yüz binlerce, milyonlarca savaşçıdan hiçbiri yansız kalmayı yeğleyen, kendisini düşünce bağnazlığına, kitle çılgınlığına kaptırmak istemeyen kişi kadar yüreklilik, güç ve kararlılık ihtiyacı içinde değildir. Erasmus'un trajedisi işte bu noktada başlar. O ilk Alman reformcusu olarak ve gerçekte tek reformcu olarak çünkü ötekiler reformist olmaktan ileri devrimciydiler. Katolik kilisesini akılcı yasalara göre yeniden düzenlemek istemişti. Gel gelelim kaderi bu ileri görüşlü düşünürün evrim yanlısının karşısına bir eylem insanını devrimciyi Luther'i çıkardı. Ve Martin Luther'in demir gibi yumruğu Erasmus'un yalnızca kalem tutmaya alışkın narin parmaklarının binbir titizlikle birleştirmek istediklerini bir vuruşta parçalayıverdi. Hristiyan dünyası ve Avrupa yüzyıllar boyu sürüp gidecek bir çekişmenin kucağına düştü. Katolikler Protestanlara, Kuzey Güney'e, Germenler Romalılara karşı çıktılar. O anda bir Alman için, bir Avrupalı için Papa ya da Luther yanlısı olmak, başka bir deyişle anahtar yetkini ya da Evangelyum'u seçmekten başka çıkar yol yoktu. Ne var ki Erasmus belki de en kalıcı eylemini gerçekleştirerek çağdaşı olan önderlerin arasında yansız tek kişi olarak kaldı. Kendisini her ikisine de bağlı hissettiği için ne yalnızca kilisenin ne de yalnızca reformasyonun saflarına katıldı. Reform girişimine filizlenmesine ilk katkıda bulunanlar arasında olduğu için bağlıydı. Katolik kilisesini ise Çökmekte olan bir dünya düzeni içerisinde ayakta kılabilmiş ve düşünce birliğini sağlayan tek kurum saydığı için savunuyordu. Ama çevresinde aşırılıktan, bağnazlıktan başka bir şey yoktu. Ve Erasmus, her zaman bağnazlığın karşısında yer alan bu düşünür, şu ya da bu aşırı uca değil, sonsuza dek ölçü bildiğine, adalete hizmet etmek istiyordu. Bütün insanlığın olanı, insanlığın ortak malı, kültür varlığını bu kargaşadan çıkarabilmek için Kendisine ortada bir yer seçti. Bunu yapmakla da düşünülebilecek en tehlikeli noktaya gelmiş oldu. Ateşi suyla bir bağnaz ucu ötekiyle bağdaştırmaya, kaynaştırmaya çabaladı. Bu olanaksız, olanaksızlığı yüzünden de bir kat daha yüce bir çabaydı. Başlangıçta her iki uçta yer alanlar Erasmus'un ılımlı tutumunu kavrayamadıklarından konuşmalarına bakarak onu kendi aralarına alabileceklerini sandılar. Ama bu özgür kafa hiçbir yabancı düşüncenin yoluna onurunu koymadığı ve kendisini adamadığı, kimseye yemin etmediği, hiçbir dogmanın savunuculuğunu üzerine almadığı anlaşılır anlaşılmaz dört bir yandan nefret ve alaylara hedef oldu. Yansız kalmak isterken bütün kamplarla arası açıldı. Gülfilere göre bir gifenliğini Gifellilere göre bir Gülfi yanlısıydım. Protestan Luther onun adını lanetledi. Katolik kilisesi ise bütün kitaplarını indekse aldı. Ama ne korkutmalar ne de sövmeler Erasmus'un yansızlığını bozabildi. Nulli da yani hiçbirine katılmak istemiyorum ilkesine son nefesine kadar bağlı kaldı. Homo Persa yani kendisinden yana olmanın bütün sonuçlarını cesaretle üstlendi. Erasmus'un anlayışına göre politikacıların, önderlerin, insanları bağnaz tutkulara sürüklemek isteyenlerin karşısında sanatçının, Düşünürün görevi anlayışlı, uzlaştırıcı, ölçülü ve hep ortada kalmasını bilen bir kişi olmaktı. Sanatçının ve düşünürün yeri cephelerde olamazdı. Ona düşen bütün özgür düşüncelerin ortak düşmanına, bağnazlığın her türlüsüne karşı çıkmaktı. İnsancıl duyguları paylaşmak gibi bir misyonu olan sanatçı, partilerin safında değil, onların üzerinde kalmalı, rastladığı aşırılıklarla sonuç olarak da hep o aynı anlamsız, Mutsuzluktan başkaca bir şey getirmeyen nefretle savaşmalıydı. Erasmus'un bu tutumu kararsızlığı ya da bilinçli olarak kararsız kalışı gerek çağdaşlarınca gerekse daha sonra gelenlerce hemen korkaklık diye nitelendirildi. Bilinçli duraksamaları uyuşuk ve dönek diye suçlanmasına, alaylara hedef olmasına yol açtı. Gerçekten de Erasmus hiçbir zaman açıktan açığa meydan okumadı. Bu denli korkusuz kahraman olmak onun harcı değildi. Bir kamış gibi eğilip büküldü, sağa sola sallandı. Ama bunu kırılmamak, her eğilişten sonra yine doğrulabilmek için yaptı. Bağımsızlığa olan inancını, nulli conceda ilkesini, bir sancak gibi önünde değil, hırsız feneri gibi pelerinin altında taşıdı. Kitle çılgınlığının yol açtığı en vahşi çarpışmalar sürüp giderken, zaman zaman gizli köşelere sığınarak arka yollardan geçerek korundu. Ama en önemlisi, Düşünce hazinesinin en değerli parçasını, insanlığa olan inancını, çağının nefret fırtınalarından zedelenmeksizin kurtarmayı başardı. Spinoza, Lessing ve Voltaire onun bıraktığı Korla meşalelerini yaktılar. Aynı olanak geleceğin Avrupalıları için de söz konusu olacaktır. Kendi kuşağının düşünürleri arasında yalnızca Erasmus belli bir topluma değil fakat insanlığın bütününe bağlılık gösterdi. Savaş alanının dışında kalarak, hiçbir orduya katılmayarak, ama bütün ordularla savaşmaya zorlanarak yalnızlık içinde öldü. Hep yalnız. Fakat önemli olan da budur. Bağımsız ve özgür kaldı. Ne var ki tarih? Yenik düşenlere karşı acımasızdır ve adil davranmaz. Ölçülü, uzlaştırıcı ve barışçı çabalar harcayanları pek sevmez. İster eylemde, ister düşüncede olsun. Kendilerini delice tutkuların ve serüvenlerin kucağına atanlardır onun gözdeleri. Bu nedenle tarih kendisini... Sessiz sedasız insanlığa adayan bu kulunu Erasmus'u görmezden geldi. Reform hareketinin görkemli tablosunda Erasmus'un yeri en arkalardadır. Ön plana çıkarılanlar ise dehaları ve inançları başlarına vuranlardır. Haas alevlerin içinde yitip gider. Girolama, Savona, Rola, Floransa'da yakılır. En koyu bağnazlığın temsilcisi Calvin serveti ateşe atar. Herkes kaderinin hazırladığı trajediyi yaşar. Thomas Münzer'in etleri kızgın kerpetenlerle kopartılır. John Knox gemisinde çarmağa gerilir. Luther, imparatorun yüzüne ''Başka türlü davranmam olanaksızdır'' diye bağırır. Thomas More ve John Fisher başlarını celladın kütüğüne koyarlar. Tümü de unutulmaz kahramanlardır. İnaçları uğruna yaptıkları çılgınlıkları sonuna değin savunur. Acılarının sarhoşluğuna kapılıp kaderlerinde yücelirler. Ama geçtikleri yerlerde Din savaşlarının alevleri yükselir. İç çekişmelerde yakılıp yıkılan şato ve kaleler her bağnaz kafanın ayrı biçimde yorumladığı Hazreti İsa'nın nedenini kirletildiğine tanıklık eder. 30 yıl savaşlarının, 100 yıl savaşlarının, bu cehennem görüntülerinin yıkık kentleri, yağmalanmış köyleri, Tanrı'nın gök kubbesi altında insanoğlunun hoşgörüsüzlüğünden yakınışı dile getirir. Ama bütün bu kaosun ortasında kilise savaşlarının büyük önderlerinin gerisinde Erasmus'un ince hatlı, belli belirsiz bir acının izlerini taşıyan yüzü yükselir. Hiçbir işkence direğine bağlanmamıştır. Eli, kılıç tutmamış, çehresinde hiçbir zaman aşırı bir tutkunun izleri belirmemiştir. Holbey'nin fırçasıyla ölümsüzleşen, içinde mavi parıltılar uçuşan sıcak gözleri, bakışlarını o kitleler kargaşasından bugüne, kargaşadan yana o günlerin gerisinde kalmayan zamanımıza kaydırır. Yüzünden kaderine boyun eğiş okunur. İnsanoğlunun ezeli çılgınlığına yabancı değildir. Ama öte yandan hafif fakat kendisinden emin bir gülümseme de titrer dudaklarında. Çünkü türlü deneylerin süzgeçinden geçmiş bu düşünürün de bir bildiği vardır. Bütün tutkuların kaderi günün birinde gevşemektir. Her türlü bağnazlığın varabileceği nokta günün birinde kendi başını yemektir. Akıl ise beklemesini ve direnmesini bilir. Kimi zaman çevresindekiler sarhoşluk içerisinde tozuttuklarında Susmak zorunda kalır ama sesini duyuracağı günün de geleceğini bilir çünkü hep gelmiştir. ZAMANA BAKış 15. yüzyıldan 16. yüzyıla geçiş Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır ve bu zaman kesiti dramatik yoğunluğu açısından ancak yaşadığımız yüzyılla karşılaştırılabilir. Bu dönemde Avrupa'nın ufukları bir çırpıda dünya çapında boyutlara ulaşır, keşifler birbirini izler. Yüzyılların umursamazlık ve korkaklıktan ötürü elde edemediklerini yeni ve atak bir denizci kuşağı birkaç yılda gerçekleştirir. Karşımızda sanki bir elektrikli saatin kadranı vardır. Sayıdan sayıya geçiş öylesine hızlıdır. 1486'da Diaz Ümit Burnu'na kadar gidebilen ilk Avrupalı olur. 1492'de Kolomb Amerika adalarına varır. 1497'de Sebastian Cabot Labradora ve böylece Amerika kıtasına ayak basar. Beyaz ırk artık yeni bir kıtaya sahip olmanın bilincine varmıştır. Ama bununla yetinilmez. Zenzibar'dan Kalkuta'ya yelken açan Vasco de Gama Hindistan'a giden deniz yolunu açar. 1500 yılında Cabral Brezilya'yı bulur ve nihayet Magellan 1519-1522 yılları arasında bu başarıların doruğuna erişir. İspanya'da başlayıp yine İspanya'da biten bir yolculukla ilk dünya turunu tamamlar. Böylece Martin Beham tarafından 1490 yılında yapılan ve o zamanlar Hristiyanlığa aykırı bir kuram, bir deli saçması diye nitelendirip alaylara hedef olan yerkürenin gerçeğe uygunluğu anlaşılır. Eylemlerin en gözü pek olanı, düşüncelerin en yüreklisini onaylamış olur. Düşünen insanlık için o güne kadar üstünde ne olduğunun bilincine varmaksızın, Bilinmeyen bir ülkeymişçesine yaşadığı ve yıldızların evreninde dolanıp duran yuvarlak küre bir çırpıda anlaşılabilir, derinliklerine ulaşılabilir bir gerçeğe dönüşür. Yine o güne kadar efsanelerde uçsuz bucaksız, mavi dalgalardan oluşma bir çöl diye bilinen deniz ölçülebilir ve insanlığa yararlı bir öge olur. Avrupa'nın atılgan ruhu uyanmıştır. Evrenin keşfi için başlatılan kıyasıya yarış artık durmaksızın sürdürülecektir. Kadiz ve Lizbon'un topları ne zaman yolculuktan dönen bir gemiyi selamlasa meraklılardan oluşan bir kalabalık o güne kadar hiç görülmemiş kuşları, hayvanları ve insanları hayranlıkla izlemek için limanlara doluşur. Bir yandan boşaltılan tonlarca altın ve gümüş tatlı ürpertilerle izlenirken öbür yandan halklarının düşünce alanında gösterdiği kahramanlıktan ötürü bir anda bütün evrenin odak noktası ve efendisi olan Avrupa'nın her yanına haber uçurulur. Aynı anda Kopernik, ansızın aydınlığa kavuşan yeryüzünün çevresinde bulunan ve o güne kadar bilinmeyen yıldız yörüngelerini araştırmakta, edinilen bütün bu yeni bilgiler, yeni geliştirilen baskı tekniği sayesinde yine o güne kadar eşik görülmemiş bir çabuklukla Avrupa'nın en uzak köşelerine ulaşmaktadır. Avrupa, yüzyıllardan bu yana ilk kez insanlığı mutlu kılan, varlığının anlamını yücelten ortak yaşantıları paylaşmaktadır. Tek bir kuşağın ömrüyle ölçülebilecek bir zaman parçası içerisinde insan düşüncesinin temel ögeleri zaman ve uzay, yepyeni ölçüler ve değerler kazanmıştır. Hayatın temposuna, keşifler ve icatlar yoluyla böylesine köklü değişikliklerin girmesine bir daha ancak yüzyılımızın başında zaman ve uzay, telefon, radyo, uçak ve otomobilin etkisiyle ansızın kısalıp daraldığında tanık olunmuştur. Dış dünyanın böylesine beklenmedik biçimde genişlemesi, doğal olarak düşünce dünyasında da aynı yoğunlukta dönüşümlere yol açar. Artık birey o ana kadar aklından geçirmediği bir durumla karşılaşmış, başka boyutlar içerisinde düşünmek, hesap yapmak, hayatını sürdürmek zorunda kalmıştır. Ne var ki, duyguların dünyası, düşüncenin bu olağanüstü değişikliklere alışmasına neredeyse meydan bırakmayacak kadar hızlı bir tempo ile değişmektedir. Ölçülerini ansızın yitiren, o güne kadar sürekli temel bildiği tüm normlar ve biçimler sanki görünmez biri tarafından çekilip alınmışçasına ayaklarının altından kayıp giden insan ruhunun bu duruma ilk tepkisi yarı korku, yarı sarhoşluk ve hayranlıktan oluşma bir duygu kargaşasıdır. Daha önce kesinliğinden kuşku duyulmayanın çevresine bir gecede kuşkunun bulutları sarmış, dünün olan ne varsa ansızın binlerce yıl yaşlanmış, eskimiştir. 20 haneden boyunca kutsallığı yatsınamaz sayılan Batlamyus, yeryüzü haritaları, Kolomb ve Magellan'la birlikte bütün değerini yitirmiş, coğrafya, gökbilim, geometri, tıp ve matematik bilimleri alanında binlerce yıldır yazıla gelen ve yanlışlı sayılarak hayranlık toplayan eserler geçersiz kalıp aşılmıştır. O güne kadar var olanların tümü yeni bir çağın sıcak soluğuyla sararıp solmaktadır. Açımlamaların ve eski bilimsel tartışmaların sonu gelmiştir. Eski otoritelerin ancak gelenekleşmiş bir saygıyla ayakta kalabilen düzmece tanrılıkları yıkılmış, skolastiğin derme çatma kuleleri devrilmiş, görüş ufkunu karartabilecek engel kalmamıştır. Avrupa'nın damarlarının ansızın yepyeni bir dünya görünüşünün kanıyla beslenmesi, düşünen kafalarda bilgiye ve bilime karşı bir tutkunun doğumuna yol açmış, akış hızlanmıştır. Bu tutku, ilerleyişlerini ağırdan sürdürmekte olan gelişmeleri koşuya kaldırmış, dinginlik, bir yer sarsıntısı olmuşçasına yerini devinime bırakmıştır. Orta çağın kalıntısı olan düzenler yer değiştirmekte, bazısı yükselmekte, bazısı batıp gitmektedir. Derebeyi sınıfı yok olurken, kentler gelişmekte, köylü sınıfı yoksullaşmakta, ticaret ve lüks okyanusların ötesinden gelen altınlarla, tropik bitkilerinkine eş bir gelişme hızıyla dal budak sarmaktadır. Kaynaşma giderek artmakta, toplum içerisindeki sınıflar zamanımızda tekniğin toplum yaşamına girişinde ve hızla örgütlendirilip akılcı kılınmasında görüldüğü gibi köklü bir değişime uğramaktadır. İnsanoğlunun bir anda kendi çabalarının gerisinde kaldığı ve sonra yine kendisine yetişebilmek için bütün gücünü harcama zorunluluğunu duyduğu o tipik anlardan biri yaşanmaktadır. Büyük dalga, toplum düzeninin bütün alanlarını sarsmış, bu görkemli dönüm noktasında etkileri ruhsal evrenin en alt kesitine, kural olarak zamanın fırtınalarından hiç etkilenmeksizin dipte kalan bir bölgeye, dinsel alana kadar uzanmıştır. Katolik kilisesinin sert kalıplar içerisinde hapsettiği dogma, o güne kadar bir kaya gibi yerinden santim kaymaksızın bütün fırtınalara göğüs germişti ve kökenini inançtan alan bu büyük boyun eğiş, Orta çağı simgeleyen bir öge olmuştu. Kilise bu ezeli ve yüce otorite yukarıdan buyruklarını verir, insanlık ise inançla yorulmuş bir kendisini adayış içerisinde bakışlarını bu yüceliklere kaldırır, oradan gelecek kutsal sözleri beklerdi. Din adamlarının dile getirdikleri gerçeklerden kuşkulanmak cesaretini kimseler gösteremez ve nerede bir ayaklanma baş gösterse kilise savunma gücünü ortaya koyardı. Yağdırdığı kilise birliğinden çıkarma cezaları imparatorların kılıcını parçalar, dine karşı gelenlerin soluğunu keserdi. Halklar, kabileler, ırklar ve sınıflar birbirlerine istedikleri kadar yabancı ve düşman olsunlar. Bu ortak boyun eğişin ve körü körüne inancın çatısı altında büyük bir toplum halinde birleşmişlerdi. Orta çağda Avrupa insanının hemcinsleriyle paylaştığı bir tek ortak ruh vardı. Katolik ruhu, Avrupa kilisenin kucağında uyumaktaydı. Zaman olur, mistik düşlerin etkisiyle şöyle bir kıpırdanırdı ama uyumayı yine de sürdürürdü. Gerçeğe ve bilime ilişkin her türlü istek ona yabancıydı. Şimdi ise Avrupa ruhunu ilk kez bir tedirginliktir kaplamıştı. Değil mi ki yeryüzünün sırlarını açıklayabiliyor, akılcı gerekçelere dayandırılabiliyordu. O hal tanrısal sırlar için neden düşünülmesindi? O güne kadar başları önlerinde diz çökmüş duranlar tek tük doğrulup soran bakışlarını çevrelerinde gezdiriyorlardı. Kadere boyun eğiş, yerini bir yürekliliğe, soru sorma ve düşünme yürekliliğine bırakıyordu. Ve bilinmeyen denizleri keşfe çıkan gözü pek serüvencilerin, Kolomb'un, Pizarro'nun ve Magella'nın yanı sıra bilinmeze ve ölçülmeze kararlı bir tutumla yaklaşma yürekliliğini gösteren bir fatihler kuşağı pekleşiyordu. Yüzyıllar boyu ağzı mühürlü bir şişenin içerisindeymişçesine dogmanın kalıplarında tıkılı kalmış olan dinsel güç şimdi uçarcasına dört bir yana dağılıyor, konsillerden halkın arasına iniyordu. Dünya bu son alanda da bir yenilenme ve değişim ihtiyacı içindeydi. 16. yüzyılın insanı nice sınavları başarıyla vermiş, kendisine güveni sayesinde artık kendisini Tanrı'nın bağışlayacağı çiğ damlasını bekleyen küçücük ve iradeden yoksun bir toz parçası olarak değil ama olup bitenlerin odak noktası yeryüzünde bir güç ögesi olarak görüyordu. Boyun eğiş ve karamsarlık ansızın bir kendi kendisinin bilincine varışa dönüşmüş bu dönüşüm en belirgin ve kalıcı anlatımını Rönesans sözcüğünde bulmuştu. Düşünce eşit haklarla dinin yanında yer almış bilim kiliseyle aynı düzeye varmıştı. Her alanda olduğu gibi burada da o zamana kadar en yüce diye bilinen bir otorite kırılmış, en azından sarsılmış, ortaçağın yazgısına ses çıkarmadan boyun eğen insan gitmiş, kendisinden öncekilerin dinsel coşkusunu taşıyan ama onlar gibi inanmak ve dua etmekle yetinecek yerde artık soran ve araştıran yeni bir insan dünyaya gözlerini açmıştı. Öğrenme tutkusu, manastır duvarlarının ardından çıkıp özgür ve araştırmacı düşüncenin kaleleri halinde gelişen üniversitelere, Avrupa'nın tüm ülkelerinde aşağı yukarı aynı sıralarda kurulan bu bilim yuvalarına akmıştı. Yazar ya da düşünür olsun, insan ruhunun bütün sırlarını araştırmak ve ortaya koymak isteyenler için varlığı gerekli olan ortam doğmuştu. Düşünce, gücünü artık çok başka kalıplarda açığa vuruyordu. Hümanizm, tanrısal olanı din adamlarının aracılığına gerek kalmaksızın insanoğluna geri vermek uğrunda çaba harcıyor, reform hareketinin dünya tarihi açısından büyük olan misyonu Önce bir azınlık tarafından, onu hemen ardından da büyük kitlelerce paylaşılarak kendisini belli ediyordu. Gerçekten görkemli bir an, büyük bir çağ dönümü yaşanmaktaydı. Avrupa, bir soluk alıp verme süresinde tek bir iradeye, tek bir isteğe sahip olmuş, bütün gücüyle ona artık değişmesini buyuran ama anlamı henüz açığa kavuşmamış bir buyruğa kulak vermişti. Zaman, Görkemli bir hazırlığın ortasındaydı. Ülkelerde tedirginlik, ruhlarda korku ve sabırsızlık dalgaları kaynaşıyordu. İnsanlık kurtarıcısı olacak, ona hedefini gösterecek söze kulak vermişti. Düşünce dünyayı ya şimdi yenileyebilirdi ya da hiçbir zaman. Karanlık gençlik yılları. Uluslar üstü nitelikte ve bütün dünyaya ait olan bir deha için gerçekten eşsiz bir simge. Erasmus'un ne vatanı ne de doğru dürüst bir baba evi vardır. Bir hava boşluğunun içine doğmuş gibidir. İleriki yıllarda dünya çapında bir ünün parıltılarıyla süslediği Erasmus Roteradamus adı babalardan, atalardan kalmamış, sonradan alınmıştır. Hayatı boyunca konuştuğu, kullandığı dil ise doğduğu Hollanda'nın dili değil, sonradan öğrendiği Latincedir. Doğum tarihi ve bu doğumu saran koşullar tuhaf bir karanlığa gömülmüştür. Bu konuda 1466 yılında doğduğundan başka bir şey bilinmemektedir. Ama geçmişini örten bu karanlığın sorumluluğu Erasmus'un değildi. Evlilik dışı dünyaya geldiğinden, üstelik daha da kötüsü, bir din adamının oğlu olduğundan, geçmişinden söz etmeyi sevmezdi. Manastır ve Ocak adlı ünlü romanında Erasmus'un çocukluğuyla ilgili olarak yaptığı romantik açıklamaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Annesiyle babası Erasmus çok küçükken ölmüşlerdi kısımları da doğal olarak bu evlilik dışı çocuğu elden geldiğince para harcamak zorunda kalmaksızın kendilerinden uzak tutmak için çaba göstermişlerdi. Neyse ki kilise yetenekli bir çocuğu her zaman kanatlarının altına almaya hazırdı. Küçük Desideryus oysa gerçekte istenmeyen bir çocuktu. Önce Deventer Kilise Okulu'na sonra da Herzgenbaha gönderildi. 1487 yılında da Sittard'daki Agustin Manastırı'na girdi. Ancak buraya girişinin nedeni Dine olan eğilimi değil, ülkenin en iyi klasik eserler kitaplığının bu manastırda bulunmasıydı. Erasmus, rahiplik yeminini 1488 yılında burada etti. Manastırda geçirdiği yıllar boyunca kendisini tümüyle dine adamış olduğunu gösterir, hiçbir belirti yoktur. Mektuplardan anlaşıldığı kadarıyla daha çok güzel sanatlarla, Latin edebiyatıyla ve resimle ilgilenmiştir. Bu meraklarına rağmen... 1492 yılında Utrecht Piskoposunca rahip olarak kutsanmıştır. Erasmus'u hayatı boyunca din adamı giysisiyle görmüş olanların sayısı çok azdır. Ve insan ne zaman bu özgür düşünceli ve özgür kalemli adamın son nefesine kadar din adamı olarak kaldığını hatırlasa buna inanmakta güçlük çeker. Ne var ki Erasmus çok büyük bir sanatın kendisini sıkan ne varsa belli etmeksizin ağır ağır çevresinden uzaklaştırma, her kılıkta ve her türlü baskı altında iç özgürlüğünü koruyabilme sanatının ustasıydı. Akıllıca düşünülmüş sözde nedenlerle iki papadan din adamı giysisi giymeme ayrıcalığını kopardı. Oruç tutma zorunluluğundan doktor raporuyla kurtuldu. Manastırdan ayrıldıktan sonra ise bir daha onun sıkı düzenine, bütün isteklere, uyarılara, dahası tehditlere rağmen bir gün için olsun dönmedi. Bunların tümü Karakterinin belki de başlıca özelliğini vurgular. Erasmus hiçbir şeye ve hiç kimseye bağımlı olmak istemez. Sürekli olarak ne bir prense, ne başkaca bir efendiye, ne de kiliseye boyun eğmekten hoşlanır. Yaratılışındaki bağımsızlık tutkusu onu hep özgür kılmaya, kimsenin boyunduruğuna girmemeye zorlar. Erasmus iç dünyasında hiçbir zaman hiç kimseyi üstü olarak tanımamış bir saraya, bir üniversiteye, bir uğraşa bir kiliseye ya da bir kente karşı kendisine yükümlü saymamış, yaşamı boyunca gerek düşünce, gerekse ahlak özgürlüğünü sessiz ama sert bir direnişle savunmuştur. Karakterinin bu başlıca özelliğine doğal olarak bir ikincisi daha eklenir. Erasmus, gerçi bağımsızlık konusunda bağnazdır. Ama bundan ötürü asla baş kaldıran bir kişi ya da bir devrimci değildir. Çekişmelerin su yüzüne çıkmasından nefret eder. Akıllı bir taktik adamı olarak, Yeryüzündeki güçlere ve güçlülere karşı sonuç vermeyecek direnişlerden kaçınır. Onlara cephe almak yerine anlaşma yolunu yeğler. Bağımsızlığını savaşarak değil, dolaylı yollardan giderek elde eder. Üstündeki Augustinusçu keşişlerin cübbesini, ruhunu sıkan bu giysi parçasını Luther'in yaptığı gibi korkusuz ve dramatik bir cestle çıkarıp atmaz. Dolambaçlı yollardan bunun için gerekli izni aldıktan sonra sessizce bırakır. Vatandaşı Reneke Fuchs'un iyi bir öğrencisi olarak özgürlüğüne kurulan her tuzaktan ustalıkla sıyrılmasını bilir. Aşırı ihtiyatlılığı kahraman olmasına olanak tanımaz. Ama insanların zayıf yanlarını büyük bir ustalıkla seçen parlak aklıyla kişiliğinin gelişmesi açısından önemli ne varsa elde eder. Hayatını düzenleme özgürlüğü uğrunda atıldığı sonsuz savaşta korkusuzluğunun değil, ruh bilimin yardımıyla zafer kazanır. Ama yaşamını özgür ve bağımsız yönlendirebilme sanatı, her sanatçı için en güç olan bu sanat bir öğrencilik dönemini gerektirir. Erasmus'un öğrencilik yılları uzun sürdü ve güç koşullar altında geçti. Dar görüşlülüğüne dayanamadığı manastırdan ancak 26 yaşında kurtulabildi. Fakat diplomasi de ilk sınavını başarıyla vererek üstlerinin yanından yeminini bozmuş bir rahip damgasını yiyip kaçmadı. Gizli görüşmelerden sonra Kambrey Episkopusu tarafından onu İtalya'ya yapacağı gezide Latince bilen sekreter sıfatıyla eşlik etmek üzere çağrılmasını sağladı. Böylece Kolomb'un Amerika'yı bulduğu yıl eski Manastır Tutsa'a da gelecekteki dünyası Avrupa'yı keşfe çıkıyordu. Mutlu bir rastlantı sonucu Psikopoz gezisini erteleyince Erasmus'ta bir süre dilendiğince yaşayabilme olan buldu. Artık ayinlere katılmak zorunlu değildi. Büyük ziyafet sofralarında oturabiliyor, akıllı kişilerle tanışabiliyor kendisini tutkuyla Latin ve kilise klasiklerinin incelemesine verebiliyor, ayrıca da anti-barbari adını taşıyan diyaloğu üzerinde çalışma fırsatı bulabiliyordu. Bu ilk eserinin adı, gerçekte bütün eserlerine başlık olabilirdi. Erasmus, davranışlarının inceliğine giderek daha özen göstermekle ve bilgi hazinesini durmaksızın genişletmekle, bu dönemde bilincinde olmaksızın bilgisizliğe, akılsızlığa ve geleneksel kendisini beğenmişliğe karşı savaşmaya başlamıştı. Ne yazık ki Cambrei Piskoposunun Roma gezisinden vazgeçmesi üzerine güzel günlerde ansızın son buldu. Gezi yapılmayacağına göre artık latince bilen bir yazmana da gerek kalmamıştı. Bu durumda dış dünya bir süre için ödünç verilmiş olan Erasmus'un uslu uslu manastırına dönmesi gerekirdi. Gel gelelim özgürlüğün tadını bir kez almış olan Erasmus, bir daha ondan yoksun kalmak niyetinde değildi. Onun için din biliminin yüksek derecelerine ulaşmaya alabildiğine istekliymiş gibi davrandı. Manastır korkusunun verdiği güçle ve çabuk geliştirdiği ruh bilimin bütün olanaklarını kullanarak iyi yürekli psikopostan din bilimi doktorası yapabilmesi için kendisini burslu olarak Paris'e göndermesini istedi. Psikopos ona istediği izni, daha da önemlisi burs olarak cılız bir para kesesi verdi. Manastırın başrahibi ise bağlılık nedir bilmeyen Erasmus'un dönmesini boş yere bekleyip durdu. Ne var ki daha uzun yıllar beklemeye alışmak zorundaydı. Çünkü Erasmus kendisini gerek din adamlığından gerekse her türlü özgürlüğünü kısıtlayıcı bağdan bir kez izinli saymıştı. Kambreyi Psikopusu genç din bilimi öğrencisine normal bir para vermişti. Ama bu para 30 yaşına gelmiş bir öğrenciye neredeyse yetmeyecek kadar azdı ve Erasmus eli sıkı koruyucusuna bu yüzden dudaklarında acı bir gülümsemeyle anti-makanas adını takmıştı. Özgürlüğe çabuk alışmış ve bir kez zengin psikopos sofralarının tadını almış olan Erasmus, Paris'te adı kötüye çıkmış olan Kolej Montague'de oturmak zorunda kaldı. Burayı sıkı kuralları yüzünden hiç beğenmedi. Montsel Michel de aşağı yukarı bugünkü pantonda, Kuartiyel Latin kesiminde bulunan bu düşünce ıslahanesi genç ve yaşamı tüm yönleriyle öğrenmek merakıyla yanıp tutuşan öğrenciyi büyük bir kıskançlıkla yeryüzünün bütün zevklerini tadan yaşıtlarının neşeli uğraşlarından ayırıyordu. Erasmus gençliğinin bu en güzel yıllarından onları hapiste geçirmiş gibi söz eder. Sağlık bilimi üzerine o çağ için şaşılacak ölçüde yenilik yanlısı düşünceler besleyen genç adam mektuplarında sürekli yakınır. Yatak odaları sağlık koşullarına uygun olmaktan uzaktır. Tuvaletler yatak odalarına hissedilir derecede yakındır. Duvarlar sıvanıp bırakılmıştır ve çıplaklığı bakanın kanını dondurur. Bu okulda ağır bir hastalığa yakalanmadan ya da ölüm döşeğine düşmeden uzun süre yaşayabilmek olanaksızdır. Erasmus yemekleri de beğenmemektedir. Yumurtalar ve etler çürük, şaraplar ekşimiş çıkmaktadır. Geceler ise onur verici yanı bulunmayan bir savaşla Haşarata karşı verilen savaşla geçmektedir. Erasmus daha sonra konuşmalarında okulun durumuyla şöyle alay etmiştir. Montegü'den mi geliyorsun? O halde başını defne dalları süslemektedir hiç kuşkusuz. Hayır yalnızca bitlerle süslüdür başım. Üstelik o çağda manastırın sıkı düzeni dayağa başvurmaktan da çekinmezdi. Aynı binada Loyola gibi bağnaz bir keşişin iradesini eğitme uğruna 20 yılı seve seve ve katlandığı sopa özgürlüğe düşkün ve sinirli yaratılışta olan Erasmus'a çok ters geliyordu. Derslerden de hoşlanmıyordu. Artık modası çoktan geçmiş biçimciliği, içerikten yoksun kalıpları yüzünden, skolastik anlayıştan kısa sürede tiksindi. İçindeki sanatçı ruhu, düşüncenin bu Prokrustes yatağında kirletilmesine baş kaldırdı. Sonradan Rabelis de aynı anlayışa baş kaldıracak ama bunu taşlama yoluyla yapacaktı. Erasmus ise şöyle diyordu. Bir zamanlar Musallar ve Karislerle bağlantı kurmuş olan bu bilimin sırlarını kimse kavrayamaz. Burada edebiyatın sana verdiklerini yitirmek, helikonun kaynaklarından içtiklerini de çıkartmak zorundasın. Bana gelince latince konuşmamak, ince ve esprili bir söz etmemek için öylesine büyük çaba harcıyorum ki sanırım günün birinde beni de kendilerinden saymaya başlayacaklar. Sonunda yakalandığı bir hastalık, bedenini ve ruhunu sıkan bu boyunduruktan din bilimi doktorasını feda etmek pahasına kaçmak için özlediği olanağı sağladı. Kısa bir iyileşme döneminden sonra yine Paris'e geldi. Fakat Sirke Koleji'ne, Kolej Vineraj'a dönecek yerde genç ve varlıklı Almanlara ve İngilizlere özel öğretmen ve yardımcı sıfatıyla ders vererek ekmeğini kazanmayı yeğledi. Rahibin iç dünyasında sanatçının bağımsızlığı filizlenmeye başlamıştı. Gel gelelim bir ayağı, henüz orta çağda olan bir dünyada, düşünür için özgürlük ve bağımsızlık kesinlikle öngörülmüş değildi. Bütün sınıflar kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış, siyaset ve din alanı önderlerinin, din adamlarının, meslek kuruluşlarının, askerlerin, memurların, küçük esnafın ve köylülerin yerleri kesinlikle saptanmış, sınıfların her biri donmuş bir toplum biçiminde düzenlenmiş, birinden ötekine sızmaları önlemek için de gerekli bütün önlemler alınmıştı. Düşünür ve yaratıcı için başka deyişle bilim adamı, özgür sanatçı, müzisyen için bu dünyanın düzeni içerisinde henüz yer yoktu. Çünkü onlara sonradan bağımsızlıklarını sağlayabilecek ücret kurumu henüz icat edilmiş değildi. Bu durumda düşünür için egemen sınıflardan birinin hizmetine girmekten başka çıkar yol yoktu. O ya hükümdar ve prenslerin ya da tanrının hizmetinde çalışmak zorundaydı. Sanat, Henüz bağımsız bir güç niteliğiyle geçerlik kazanmadığından sanatçı da güçlülerin kanadı altına sığınmak, ele açık bir efendinin gözdesi olmak, kiminden iş, kiminden aylık bağlanmasını istemek ve Hayt ve Mozart'a kadar hizmetliler arasında kalmak zorundaydı. Eğer aç kalmak istemiyorsa yapması gereken şey büyüklerin gururunu okşamak, yazdığı taşlamalarla zayıfların gözünü korkutmak, zenginlere sürekli istek mektupları göndermekti. Günlük ekmeği sağlama uğruna girişilen bu onur kırıcı savaş, bir ya da birkaç koruyucunun yanında ve her türlü güvenceden yoksun olarak sürdürülürdü. Walter von der Vogelweid'den başlayarak 10 ya da 20 sanatçı kuşağı bu hayatı paylaştı. İlk kez Beethoven, döneminin güçlülerinden sanatının hakkını istedi ve bu hakkı kimsenin gözünün yaşına bakmaksızın almayı da bildi. Ne var ki küçülmek, eğilip bükülmek, yaranmak uğrunda çaba harcamak, Erasmus gibi üstün yaratılışta ve alaycı bir ruh için büyük bir ödün değildi. Oyunun kurallarını erken kapmıştı. Açıkça baş kaldırmak yanlısı bir karakteri olmadığından içinde yer aldığı dünya düzeninin yürürlükteki yasalarını yakınmaksızın benimsedi. Ve bütün çabalarını bu yasaların arasından sıyrılmak amacına yöneltti. Ama bu tutumuna rağmen başarıya giden yolu yine de uzun sürdü ve bu yolun gıpta edilecek yanı hemen hiç olmadı. 50 yaşına geldiğinde artık prensler o kendilerinden yana olsun diye birbirleriyle yarışıyorlar, papalar ve reformdan yana olanlar binbir dilekle kapısına geliyorlar, yayımcılar bir eserini alabilmek için kapısını aşındırıyorlar ve zenginler ona armağan göndermekten gurur duyuyorlardı. Ne var ki Erasmus bu aşamaya gelene kadar 50 yıl boyunca başkalarının verdiği, daha almak için zaman zaman dilenmek zorunda kaldığı ekmekle yaşadı. Saçları kırlaşmaya başladıktan sonra bile başkalarının önünde eğilmek zorunda kaldı. İtaflarının sayısı belli değildir. Övgü dolu mektupları yaşamı boyunca sürdürdüğü yazışmalarının önemli bölümünü oluşturur. Erasmus, isteklerini öylesine ince ve sanat dolu anlatımların kalıbına dökmüştür ki bu mektupların toplamı istek sahipleri için adeta klasik diye nitelendirilebilecek bir yol göstericilik işlevi görebilir. Ancak çoğu kez Zayıf karakterli olmakla suçlanmış bu kişiliğin özünde bağımsız kalmaya yönelik büyük ve kararlı bir irade yatar. Erasmus eserlerinde gerçeğe biraz daha yaklaşabilmek için mektuplarında yaltaklanma yolunu seçmiştir. Sürekli armağan verilmesine ses çıkarmaz ama kendisini kimseye satmaz ve onu bir başkasına sürekli olarak bağlamaya elverişli ne varsa bir çırpıda geri verir. Kaç üniversitede ona kürsü vermek için yarıştıkları, uluslararası üne sahip bir bilim adamı olmasına karşın Venedik'teki Aldus yayın evinde salt düzeltmen olarak çalışmayı yeğler. Genç İngiliz aristokratlarının evlerinde yazmanlık yapar, gezilerinde onlara eşlik eder ya da zengin tanıdıklarının yanında bir iş görmeden yaşar. Ama bütün bunları ancak canının istediği sürece yapar, hiçbir zaman sürekli olarak aynı yere bağlanıp kalmaz. Özgürlüğe yönelik bu kararlı irade, hiç kimseye sürekli hizmet etmeme tutkusu Erasmus'un ömrünün sonuna kadar bir gezgin hayatı sürmesine yol açmıştır. Bugün Hollanda'da, yarın İngiltere'de, öbür gün İtalya'da, Almanya'da ya da İsviçre'dedir. Çağının bilginleri arasında en çok gezmiş olanıdır. Hayatı boyunca ne çok yoksul ne de çok zengin olmuştur. Beethoven gibi hep paranın değerini bilmeden yaşamıştır. Ama bütün bu dolaşmalar, bu serseri hayat... Onun filozof ruhu için yuva ve vatan kavramlarından çok daha değerlidir. Hayatının sonuna kadar psikoposluk görevine üstlenmek yerine bir psikoposun yanında sınırlı bir süre için yazmanlık yapmayı, bir prensin güçlü bakanları arasına katılmak yerine bir avuç dük altını karşılığında arada ona danışmanlık yapmayı yeyler. Bu düşünce adamı içgüdüsünün zorlamasıyla her türlü iktidardan ve uğraştan nefret eder. İktidarın gölgesinde her türlü yükümden uzak yaşamak, Sessiz bir köşede iyi kitaplar okuyup eserler kaleme almak, kimseye ne efendilik ne de uşaklık etmek Erasmus'un hayatının ideali işte budur. O, bu türden bir düşünce özgürlüğü uğruna çoğu kez karanlık, bazen de dürüst diye nitelendirilmeyecek yollardan da gitti. Fakat hedefi hep aynı kaldı. Sanatının ve hayatının bağımsızlığını koruyabilmek. Erasmus, hangi alanda etkili olabileceğini ilk kez 30 yaşındayken İngiltere'de anladı. O güne kadar kasvetli manastır odalarında dar görüşlü ve boyunduruk altına girmeye alışkın insanların arasında yaşamıştı. Seminerlerin baskısı ve skolastiğin sıkı düzeni onun duygulu ve meraklı yaratılışı için gerçek bir işkence olmuştu. Engin ufuklara açılmak için yaratılmış ruhu bu sınırlar içerisinde olanaklarını değerlendirememişti. Ama belki de bu acı yıllar Erasmus'un içinde bilgiye ve özgürlüğe karşı dinmek bilmez bir özlem uyandırmak için gerekliydi. Çünkü nice sınavların eleğinden geçen Erasmus ancak bu sıkıcı düzen sayesinde tüm dar görüşlükleri, tek yanlılıkları, tüm acımasızlıkları ve küçük görmeleri insanlığa aykırı diye damgalayıp onlardan nefret etmesini öğrendi. Ortaçağın tüm acılarını kendi ruhunda yaşamış olmasıdır ki Rotterdamlı Erasmus'a yeni bir çağın müjdecisi olabilme yeteneğini kazandırdı. Öğrencisi Genç Lord Montjoy ile gittiği İngiltere'de İlk kez ölçüsüz bir mutlulukla tinsel kültürün güçlendirici havasını ciğerlerine çekti. Anglo-Sakson dünyasına ayak basışı çok uygun bir zamana rastlamıştı. Ülke yıllar süren yıpratıcı bir iç savaştan sonra ilk kez yine barışın mutluluğunu tadıyordu. Savaşın ve siyasetin ağırlığını yitirdiği her yerde sanat ve bilim daha özgür bir ortama ve gelişme olanaklarına kavuşur. Genç manastır öğrencisi ve öğretmen ilk kez, Yalnızca düşünce ve bilginin güç kaynağı sayıldığı bir ülkeye adımını atmıştı. Burada ne evlilik dışı dünyaya gelmiş oluşundan ötürü ona kötü gözle bakan ne de katıldığı ayinleri ve ettiği duaları sayan vardı. Salt sanatçı niteliği, aydın bir kişi oluşu, akıcı latincesi ve hiç sıkmayan konuşması sayesinde en soylu çevrelerde övgü derliyordu. Ronsart'ın bu büyük lordlar, yakışıklı, nazik, Soylu ve güçlü sözleriyle övdüğü İngilizlerin büyük severliğine, soylu önyargısızlıklarına mutlulukla tanık oluyordu. Erasmus, bu ülkede yepyeni bir düşünce biçimiyle karşılaşmıştı. Wycliffe'in çoktan unutulmuş oluşuna karşın, Oxford'da da daha özgür ve yürekli bir din anlayışı varlığını sürdürmekteydi. Erasmus, burada ona yeni bir klasik anlayışının kapılarını açan Yunanca öğretmenleri buldu. En parlak düşünürler ve en büyük adamlar, koruyucuları ve dostları oldular. O yıllarda henüz velihat olan 8. Henry bile genç din adamını davet etti. Kuşağının en soylu kişilerinin Thomas More ve John Fisher'ın en yakın dostları olması, John Colet'in, Varham ve Kranmer başbiskoposlarının onu korumaları, Erasmus'un ne kadar etkileyici bir kişilik olduğunu kanıtlar. Genç hümanist, düşünceyle yoğrulmuş olan bu havayı tutkuyla ciğerlerine çeker konukluğu boyunca bilgisini her alanda genişletir. Gerek soylularla, gerekse onların eş dostlarıyla yaptığı konuşmalarda davranışlarına alabildiğine incelik kazandırır. Bulunduğu yerin bilincinde oluşu bu değişimi hızlandırır. Bir zamanların beceriksiz ve ürkek rahibi, sırtındaki cübbeyi salon giysisi gibi taşımasını bilen bir tür baş rahip olup çıkar. Artık üstüne başına özen göstermekte, ata binmesini ve avlanmasını öğrenmektedir. Erasmus, Sonraları onu Almanya'daki Taşra hümanistlerinin kaba saba davranış biçimlerinden açıkça ayıran, eriştiği yere gelmesine büyük ölçüde yardımcı olan aristokrat tutumunu İngiliz soylularının evinde geliştirmiştir. Siyaset arenasının ortasında gerek kilisenin, gerekse sarayın kültürlü kişileriyle içten bir kardeşlik havasında yaşayan Erasmus'un ileri görüşlülüğü, sonraları dünyanın hayranlığını çekecek olan enginliğine ve evrenselliğine bu çevrede kavuşmuştur. Bu arada tinsel dünyası da giderek aydınlanmaktadır. Bir arkadaşına şöyle yazar. Bana İngiltere'yi sevip sevmediğimi soruyorsun. Eğer bana inanan bir insansan şu söyleyeceğime de inanmalısın. Hayatımda hiçbir şeyin bana bu İngiltere gezisi kadar iyi geldiğini hatırlamıyorum. Buranın yumuşak ve sağlıklı bir iklimi var. Kültür ve bilime gelince Latince'de olsun Yunanca'da olsun kılı kırk yaran basma kalıp bir yöntem değil. Sorunların derinine inen Kesin sonuçlara rağbet eden, ağırlık noktasını klasik kültüre kaydıran bir yöntem yeğleniyor. Öyle ki görülmeye değer yerlerinin dışında İtalya'ya pek az özlem duyuyorum. Dostum Coletti dinlerken Platon'un karşısında sanıyorum kendimi. tamıs Mora gelince Tanrı ondan daha yürekli, ince ruhlu ve karşısındaki için mutluluk kaynağı bir insan yaratmış mıdır acaba? İngiltere'de Erasmus orta çağdan iyileşmiştir. Gel gelelim İngiltere'ye olan sevgisi ne kadar büyük olursa olsun onu İngilizleştirmeye yeterli değildir. Artık özgürlüğüne kavuşmuş olan Erasmus bir dünya vatandaşı ve evrensel bir kişilik olarak geri döner. O andan başlayarak bilgi ve kültür, eğitim ve kitap nerede ağır basıyorsa Erasmus'un sevgisi de oraya yöneliktir. Artık ülkeler, akarsular, denizler, ırklar ve sınıflar onun gözünde yeryüzünü bölen ögeler değildir. Bir tek ayrım tanır. Kültür ve düşünce aristokrasisi yeryüzünün yüceliğini, barbarlık ise aşağı yanlarını oluşturur. Kitabın ve sözün güzel konuşma sanatının ve eğitimin egemen olduğu yer, bundan böyle onun vatanıdır. Düşünce aristokrasisinin çevresinden o zamanlar henüz incecik olan bir kültür kabuğundan dışarı çıkmama yolundaki bu ısrarlı direniş, Erasmus'un gerek kişiliğinin, Gerekse ediminin biraz köksüz kalmasına yol açmıştır. Gerçek bir dünya vatandaşı olan Erasmus, nereye gitse yalnızca konuk olarak kalır. Hiçbir yerde belli bir toplumun göreneklerini kapmaz. O toplumun özüne inmez. Hiçbir yerde bir tek dili benimsemez. Sayısız gezilerinde her ülkenin öz yapısının yanından geçip gider. Erasmus için İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere verimli konuşmalar yapabileceği, ve sayıları düzineyi geçmeyen kişilerin dışında bir önem taşımaz. Kentlere ise ancak kitaplıklarına göre değer biçer. Bunun dışında sadece Neri'nin otellerinin en temiz, insanların en nazik, şaraplarının en güzel olduğuna dikkat eder. Ama kitabın dışında her şeye yabancı kalır. Ne resim sanatına eğilir ne de müziğe kulak verir. Roma'da bir Leonardo'nun, bir Rafael'in, bir Michelangelo'nun yaşadığını ve eserler verdiğine dikkat etmez. Papaların sanata olan düşkünlüklerini, gereksiz bir savurganlık, İncille bağdaştırılması olanaksız bir görkem tutkusu diye suçlar. Ludovico'nun dizelerini hiçbir zaman okumamıştır. İngiltere'de, Chauchere, Fransa'da Fransız edebiyatına yabancı kalır. Kulağı yalnızca Latince'ye açıktır. Gutenberg'in sanatı ise kendisini gerçekten kardeş duyduğu tek tanrıçadır. Erasmus, dünyanın anlamını ancak harflerin yardımıyla özümseyebilen titiz bilge kişinin örneğidir. Gerçekte ilişki kurması yalnızca kitapların aracılığı ile olur. Kitaplara yakınlığı her zaman kadınlara duyduğu ilgiden daha yoğun olmuştur. Kitapları sessiz oluşlarından, zorbalık nedir bilme işlerinden ve bilgisiz kitlece anlaşılamayışlarından ötürü sever. Kitapları tekelini alabilmek böylesine haktanımaz bir çağda Aydın'ın elinde bulundurabildiği tek ayrıcalıktır. Gerçekte tutumlu bir insan olan Erasmus Sadece bu noktada harcamalardan kaçınmaz. İtaflarıyla para kazanma çabasının tek nedeni gittikçe daha çok kitap satın alabilmek, Yunan ve Latin klasiklerini edinebilmektir. Erasmus, kitapları sırf içeriklerinden ötürü sevmekle de kalmaz. İlk kitap koleksiyoncularından biri olarak onların maddi varlıklarına, görkemli ve estetik biçimlerine de tapar. Venedik'teki Aldus ya da Basel'deki Froben yayın evlerinde Basık tavanlı basım odalarında çalışanların arasında durmak, sayfaları daha kurumadan eline almak, süslemeleri bu sanatın ustalarıyla birlikte baskıya hazır hale getirmek, keskin gözlü bir avcı gibi ucu sivriltilmiş kalemiyle baskı yanlışlarının ardından koşmak ya da ıslak sayfalar üzerinde latince bir özdeyişi daha temiz ve klasik bir anlatıma kavuşturmak, bütün bunları yaptığı anlar Erasmus'un hayatının en mutlu anlarıdır. Varlığı gerçek anlamını kitaplar arasında çalışırken bulur. Bir sonuç belirtmek gerekirse Erasmus hiçbir zaman ülkelerde halkların arasında yaşamamış hep onların üzerinde çok daha yoğun bir ileri görüştülük yeteneğini içeren ince bir atmosferde sanatçıya ve akademisyene özgü fil dişi kulede kalmıştır. Ama bütünüyle kitaplardan ve bilimsel çalışmalardan yapılma kuleden aşağı bir, bir Lycaunus like gibi bakmayı da unutmamıştır. Amacı çevresinden akıp giden hayatı bütün açıklığıyla ve gereğince görmek anlamaktır. Anlamak, hep daha çok bilincine varabilmek, bu tuhaf dehanın gerçek tutkusudur. Erasmus, belki tam anlamıyla her sorunun derinine inen bir düşünür sayılamaz. Yeryüzüne yeni düşünce sistemleri armağan eden devrimcilerden, bir düşünceyi sonuna kadar götürüp sonuçlara varmak hedefini güdenlerden farklıdır. Erasmus'un gerçekleri aslında getirdiği açıklıklardadır. O, düşüncelerinde belki derine inmeyen ama doğru düşünmesini bilen bir kişiydi. Voltaire ve Lessing anlamında özgür düşünceliydi. Her şeyi örnek biçimde anlayan ve anlatan, söze en soylu anlamında açıklık kazandıran biriydi. Aydınlatmak ve dürüst bir tutum getirmek Erasmus için doğal bir işlevdi. Her türlü karışıklıktan tiksinir, karanlık, gizemsel ya da fizik ötesi konular onu sanki organik olarak iterdi. Göte gibi onun da yeryüzünde en çok tiksindiren dumanlı olandı. Enginleri her zaman çekici buldu. Derinlikte ise hiçbir çekici yan bulamadı. Pascal'ın uçurumuna hiçbir zaman eğilmedi. Bir Luther'in, bir Loyala'nın ya da bir Dostoyevski'nin ruhsal sarsıntılarına esrarengiz bir biçimde ölümün ve delilliğin hısımları olan bu tür korkunç bunalımlara hep yabancı kaldı. Abartmaları hiçbir zaman us ve mantık çevresine sığdıramadı. Öte yandan Orta Çağ'ın boş inançlarından belki de en uzak kişisiydi. Çağdaşlarının sarsıntı ve bunalımları, Savonarala'nın cehennem düşleri, Luther'in şeytan karşısında kapıldığı aşırı korku ve Paracelsus'un yıldız falcılığından esinlenerek ileri sürdüğü gerçek dışı savlar karşısında Erasmus, büyük bir olasılıkla sessizce gülmekle yetinmiştir. O, yalnızca açık seçik olanı anlayabilir, başkalarını anlatabilirdi. Düşüncesinin bu saydamlığı ve duygularının bu denli karışıklıktan uzak oluşu yüzündendir ki, Erasmus, yaşadığı yüzyılın büyük eleştirmeni, eğitimcisi ve öğreticisi olabildi. Öğreticilik çabaları yalnız kendi kuşağını değil, daha sonra gelenleri de olumlu yönde etkiledi. 18. yüzyılın bütün özgür düşüncelileri, aydınları, ansiklopedistleri ve 19. yüzyılın birçok eğitim bilimcileri onun düşüncelerinin potasında yoruldular. Gel gelelim, her türlü gerçekçilikte ve öğretici olanda her zaman dar görüşlülüğün sığlığına kayma tehlikesi de gizlidir ve 17. 18. yüzyılların aydınlatma çabaları cüretkar akılcılığıyla bize itici geliyorsa eğer, bunun suçunun Erasmus'ta aranmaması gerekir. Çünkü sözü edilen aydınlatmacı tutum Erasmus'un sadece yöntemini taklit etmekteydi. Buna karşılık onun tinsel zenginliğinden yoksundu. Bu küçük beyinlilerde ustalarının bütün mektuplarını ve diyaloglarının onca sürükleyici, edebi açıdan lezzetli kılan ince espri gücünün, yani o rakip tanımaz üstünlüğün katresi yoktu. Erasmus'ta öğreticilikle hafif bir alay ve şaka havası birbirini sürekli dengelerdi. Ve Erasmus düşüncesinin sunduğu olanaklarla istediği gibi oynayabilme gücüne de sahipti. Özellikle iğneleyici ama kötülükten ve kötü niyetten uzak bir şakacılık yanı eserlerinden hiç eksik olmadı. Önce Swift, onun ardından da Lessing, Voltaire ve Shaw aynı yolu izlediler. Erasmus, yeni bir çağın ilk büyük üslupçusu olarak sakıncalı, kendisini dinsizlik suçlamasıyla karşı karşıya bırakabilecek gerçekleri göz kırparak, fısıldamayı, dahice bir edepsizlikle ve taklit edilebilmesi olanaksız bir ustalıkla en hassas konuları sansürün burnunun ucundan geçirmeyi başardı. Karşısındaki için tehlikeli bir asiydi ama kendisini hiçbir zaman tehlikeye atmadı. Bazen bilim adamı cübbesiyle, bazen de şakacılığıyla kendisini korumasını bildi. Erasmus'un o yüzyılda söylemiş olduklarının onda biri başkalarını odun yığınının üstüne çıkarmaya yetiyordu. Bunun nedeni ikincilerinin sözlerini hiç kılıflamadan söylemeleriydi. Erasmus'un kitaplarını ise papalar ve kilise ileri gelenleri krallar ve dükler almaktan onur duyuyorlardı. Dahası teşekkür borçlarını ona türlü yüksek görevler önererek ve armağanlar yollayarak yerine getiriyorlardı. Erasmus, Edebi-Hümanist kılıflayabilme sanatı sayesinde reform hareketinin bütün patlayıcı maddelerini manastırlara ve saraylara sokmayı başarmıştır. Her alanda olduğu gibi burada da bir çığır açıcı olmuş, türü şiirselden yergiye kadar uzanan politik düz yazı sanatı, sonradan Voltaire, Hain ve Nietzsche'de de doruğuna varan, bütün dünyevi ve dinsel güçlerle alay eden, yürürlükteki düzen için açık saldırılardan daha sakıncalı olan o yakıcı İğneleyici sözlerin sanatı Erasmus'la başlamıştır. Yazar, Erasmus'un sayesinde ilk kez Avrupa çapında bir güç olarak öteki güçlerin yanındadır. Erasmus'un bu gücü bölmek ve ayaklandırmak hedefine değil. Fakat birleştirme ve ortalık hedefine yöneltmiş olması ise onun kalıcı ününü oluşturur. Erasmus, başlangıçtan itibaren bu büyük yazar değildi. Onun gibiler dünyada etkin olabilmek için yaşlanmak zorundadır. Bir paskal bir Nietzsche ya da bir Spinoza erken yaşlarda ölebilirler. Çünkü onların yoğun tinsel evrenleri yetkinliğine ancak en yoğunlaşmış ve kapalı biçimler içerisinde varabilir. Buna karşılık Erasmus gibi toplayıcı, araştırmacı, yorumlayıcı, yoğunlaştırıcı, tözünü kendi içinde taşımaktan çok, çevresindeki dünyadan kazanan bir düşünür ise gerçek etkisini yoğunluğuyla değil ama yayılmasıyla gösterir. Erasmus, kendi alanında sanatçıdan çok, Beceri sahibi bir insandı. Uyanıklığını hiçbir zaman yitirmeyen zekası için yazmak sadece konuşmanın bir başka biçimiydi. Bu biçim tinsel devingenliğine özel bir çabaya mal olmazdı. Kendisi de bir defasında yeni bir kitap yazmanın eskisini düzeltmekten daha kolay olduğunu söylemiştir. Erasmus, kızışmak, kendisini zorlamak gibi bir ihtiyaç duymaz. Aklı zaten peşinden sözcüklerin yetişemeyeceği kadar hızlıdır. Yazını okurken diye yazar Zwingli. Sanki senin konuştuğunu duyar ve ufak tefek ama zarif bedeninin en uygun biçiminde hareket ettiğini görür gibi oldum. Erasmus kolay yazabildiği ölçüde inandırıcıdır, yarattığı ölçüde de etkilidir. Erasmus'a ününü kazandıran ilk yazısı, talihini bir rastlantıya ya da daha çok zamanın atmosferini bilincinde olmaksızın anlamasına borçludur. Genç Erasmus, öğrencileri için kullanmak amacıyla yıllar boyu latince özdeyişler toplamıştı. Karşısına iyi bir fırsat çıkınca bunları Paris'te Adagia adı altında bastırdı. Bunu yapmakla da aslında amaçlamaksızın zamanının sinobizmine uygun davranmış oldu. Çünkü o sıralarda Latince moda haline gelmişti ve edebiyat dünyasında yeri olan herkes bu kötüye kullanış neredeyse çağımıza kadar uzanır, kültürlü kişi sıfatıyla bir mektubu, bir makaleyi ya da bir konuşmayı Latince özdeyişlerle süslemek zorunluluğunu duyuyordu. Erasmus'un yaptığı ustaca seçim ise bütün humanist züppeleri oturup klasikleri okuma zorunluluğundan kurtarmıştı. Bundan böyle bir mektup kaleme alan, uzun uzun sayfa karıştırma gereğine duymaksızın adagia'dan hoş bir özdeyiş seçip kullanabilecekti. Snopların sayısı her çağda kabarak olduğundan kitap çabuk tanındı. Bütün ülkelerde bir düzüne ve her biri bir öncekinin neredeyse iki katı kadar özdeyiş içeren baskı yapıldı. Anası babası belli olmayan ve Bulunmuş bir çocuk olan Erasmus'un adı bir çırpıda bütün Avrupa'da ün kazanmıştı. Bir defaya özgü bir başarı bir yazar için hiçbir şey kanıtlamaz. Ama bu başarı sürekli yenilenir ve her defasında kendisini başka bir alanda belli ederse o zaman özel bir misyon kendisini belli eder. Söz konusu sanatçı bağlamında özel bir içgüdü kanıtlanmış olur. Bu güç arttırılamaz, bu sanat öğrenme yoluyla edinilemez. Erasmus'ta hiçbir zaman bilinçli olarak belli bir başarıyı hedeflemez. Başarı sürekli ve şaşırtıcı bir biçimde ona koşar. Kolonk'larda kendisine özel olarak emanet edilmiş bulunan öğrencileri için Latince'yi daha iyi öğrenebilsinler diye birkaç diyalog yazdığında ortaya üç kuşağa yetecek bir okuma kitabı çıkar. Deliliğe övgüsüyle, şakacı bir üslupla, yergi türünde bir eser yazdığını düşünür. Fakat bu eseriyle tüm otoritelere karşı bir baş kaldırmanın kışkırtıcısı olur. İncil'i yeniden Yunanca'dan Latince'ye çevirip yorumladığında bununla yeni bir din bilim başlar. Kocasının dini umursamaması nedeniyle incinen dindar bir kadın için teselli yerine geçmek üzere bir kitap kalem aldığında eser yeni evangelist dindarlığın kateşizmlerinden birini oluşturur. Erasmus nişan almamasına rağmen hedefi hep ortasından vurur. Özgür ve yargısız bir kafanın hiç kimseye aldırmaksızın eline değdirdiği her şey Artık çoktan eskimiş tasarımların kafesinde yaşayan bir dünya için yepyeni bir görünüm kazanır. Çünkü bağımsız düşünebilen kişi aynı zamanda başkaları için de en iyi ve en destekleyici biçimde düşünmüş olur. Bir Humanist'in Portresi Fizyonomi alanındaki bilgisi herhalde tartışılmaz olan Lavater, Erasmus için şöyle der. Erasmus'un yüzü görmüş olduğum en konuşan, en kararlı yüzlerden biridir. Çağının büyük ressamları da Erasmus'un yüzünü kararlı, başka bir deyişle yeni bir insan tipini yansıtan yüz olarak gördüler. Gelmiş geçmiş portre ressamlarının belki de en büyüğü olan Hans Holbein, büyük dünya eğitimcisinin resmini değişik zamanlarda 6 kez yaptı. Albrecht Dürer 2, Quenstein Metzis de bir kez olmak üzere bu büyük hümanisti resmettiler. Tarihte bu denenli büyük ressamların fırçalarından çıkma portrelere sahip bir Alman daha yoktur. Çünkü Erasmus'un dünyanın ışığının resmini yapmak tek tek bütün sanatların birbirinden ayrı zanaat loncalarını hümanist bir kültür kardeşliğinin çatısı altında toplamış olan bu evrensel insana karşı saygı borcunu açıkça yerine getirmek demekti. Ressamlar Erasmus'un yani koruyucuların kişiliğinde hayata gerek sanat gerekse ahlak açısından yeniden biçim veren büyük bir öncü niteliğini görerek yüceltiklerinden tuvallerinde onu bu tinsel iktidarın tüm simgeleriyle birlikte canlandırıyorlardı. Savaşçının kalkan ve kılıçla, soylunun armayla, piskoposun yüzük ve kendisine özgü başlığıyla görünmesi gibi Erasmus'ta bütün resimlerinde yeni bulunan bir silahla savaşan savaşçı yani kitabını yanından ayırmayan adam olarak görünür. Ressamların tümü de onu yazı yazarken ya da bir şeyler yaratırken ama her zaman askerleriyle yani kitaplarıyla çevrili olarak resmetmişlerdir. Dürer'in Erasmus'u sağ elinde hokkayı, sol elinde kalemi tutar. Yanında deste deste mektuplar, önünde formalar yığılıdır. Holbein'in imzasını taşıyan resimlerden birinde de Erasmus elini bir kitaba dayamış durmaktadır. Kitabın adı bir simge niteliğindedir. Herakles'in Eylemleri Erasmus'un ediniminin devasalığını övmek bağlamında başarılı bir saygı göstergesidir bu. Bir başka defa Holbein onu eline eski Roma tanrılarından Terminus'un başına koymuş olarak yani kavramı biçimleyip yaratırken gözlemlemiştir. Ancak Erasmus'un bedensel yanıyla birlikte entelektüel duruşunun Lavater'in deyimiyle incelik, düşünceli oluş, akıllılık ve ürkeklik gibi yanları düşünen, arayan, kendi kendisini sürekli olarak sınayan tavrı yani aslında daha çok soyut diye nitelendirilebilecek bu çehreye başkalarınınkiyle karşılaştırılamayacak ve unutulmaz bir parıltı veren bütün özellikler hep vurgulanmıştır. Çünkü tek başına sadece bedensel açıdan salt bir maske, bir yüzey olarak ve vücudun derinliklerinden yükselip gözlerde toplanan güce dikkat edilmeksizin bakıldığında Erasmus'un yüzü için güzel diyebilme olana asla yoktur. Doğa, düşünce açısından zengin olan bu adama Dış görünüşü açısından cömert davranmamıştır. Ona her yanından hayat fışkıran bir insan olma bağlamında çok az şey nasip etmiştir. Sağlam, sağlıklı, dayanıklı gibi niteliklerden yoksun, ufak tefek bir gövdesi, küçücük bir kafası vardır. Son derece duyarlıklı olan sinir uçlarını örten deri incecik, görünüşü sağlıksız, rengi hep kapalı yerlerde kalmış, güneş yüzük görmemiş gibidir. Bu deri, yılların akışıyla birlikte kurşuni renkte ve Kolayca buruşturulabilen bir parşömenmişçesine binlerce ve binlerce karışıktan adeta görünmez olur. Vücudunun hangi yanına bakılırsa bakılsın canlılık eksikliği kendisini belli eder. Gereğince pigment besini alamayan incecik saçları, uçuk sarışın teller halinde mavi damarlarla örülmüş çakaklarını örter. Kansız elleri, kuş suratını andıran yüzünün ortasındaki burun, bir dümen ucu gibi sipsivridir. Zayıf ve tınısız sesini. Sözcüklerin kalıbına döken dudak çizgileri alabildiğine incedir ve insandan ziyade bir masal kahramanını hatırlatır. Gözleri bütün o güçlü parıltısına rağmen aşırı ufak ve yuvalarında gizlidir. Bu sert görünüşlü, dünya zevklerinden elini eteğini çekmiş, kendisini yalnızca çalışmaya vermiş kişilere özgü, yüzde kanlı canlı denebilecek tek bir yer, mükemmel diye nitelendirilebilecek tek bir çizgi yoktur. Bu bilgin kişinin de bir zamanlar genç olduğunu Ata bindiğini, yüzdüğünü, kılıç salladığını, kadınlarla şakalaştığını, hatta onları okşadığını, rüzgarların ve hava koşullarının karşısında ayakta kalabildiğini, yüksek sesle konuşup güldüğünü düşünebilmek gerçekten güçtür. İnsan bu ince çizgili, kuru tenli keşiş yüzünü görünce elinde olmaksızın önce kapalı pencereleri, soba sıcaklığını, kitap tozunu, uykusuz geçen geceleri ve çalışmayla dolu günleri getirir aklına. Bu soğuk çehreden ne güç ne de sıcaklık yayılır. Ve Erasmus gerçekten de sürekli üşür. Dört duvarın arasından çıkmaktan hiç me hiç hoşlanmayan bu ufak tefek yapılı adam her zaman geniş kollu, kalın ve içi kürklü giysilere bürünür. Daha erken yaşlarda saçları dökülmüş olan başını esintilerden etkilenmesin diye hep kadife bir bereyle örter. Bu yüz hayatın akışında değil. Düşünce evreninde yerini bulan, gücü bedeninin tamamında değil fakat yalnızca şakak kemiklerinin ardında kapalı kalmış bir insanın yüzüdür. Gerçeklik karşısında dirençsiz olan Erasmus asıl canlılığa beyninin çabasında kavuşur. Erasmus'un yüzü ancak bu manevi aura ile önem kazanır. Bu yüzdendir ki Holbein'in Erasmus'u yaşanabilecek anların en kutsalında, yaratma anında canlandıran resmi eşsizdir. Unutulması olanaksızdır ve belki de derinliğine yaşanmış sözü sonunda Kafasının sihirli güçlerinin yardımıyla yazının göze görünür kalıplarına dönüştüren bir yazarı canlandırabilmiş en üstün eserdir. İnsan bu resmi hep hatırlar. Çünkü onu bir kez gören bir daha unutamaz. Erasmus yazı kürsüsünün başında ayakta durmaktadır. Ve insan bir gerçeğin bilincine ister istemez iliklerine kadar varır. Erasmus yalnızdır orada. Odanın içine alabildiğine bir sessizlik egemendir. Çalışan adamın arkasındaki kapı herhalde kapalıdır. Kimse girip çıkmamakta, bu dar hücrede hiçbir kıpırtı olmamaktadır. Ama çevresinde bir şeyler olsa bile bu insan kendisinin derinliklerine dalmış, yaratmanın transına kapılmış bu insan başkaca bir şey algılamamaktadır. Hareketsizliği içerisinde bir taşın sessizliğine bürünmüştür. Ama daha yakından bakıldığında anlaşılır ki bu durum salt bir sessizlik, Hareketsizlik durumu değildir. Bütünüyle kendi iç dünyasına sürülmüşlüktür. Kişinin tümüyle iç dünyasında gerçekleşen esrarengiz bir oluşumdur. Çünkü mavi parıltılar saçan gözler dikkatlerin en büyüğüyle sanki bebeklerinden fışkıran ışıklar yazılanları aydınlatıyormuşçasına zayıf, ince, adeta kadınsı bir sağ elin yukarılardan verilme bir buyruğu yerine getirir gibi bir takım şeyler karaladığı kağıda dikilmiştir. Dudaklar sımsıkı kapalı, alın kırışıksız ve parlak, kalem, harfleri mekanik olarak ve kolaylıkla birbiri ardına dizer gibidir. Yalnızca kaşların arasındaki minik bir adele kamburu, göze görünmeksizin, hiç algılanmaksızın, sürüp giden düşünme çabasını belirginleştirir. Beynin yaratıcı bölgesinin çok yakınındaki bu küçük, kasılıp kalmış kırışık, doğru anlatımı, doğru sözcüğü bulmak uğruna yürütülen, Yaman Savaşı neredeyse nesnellikten tümüyle uzak bir biçimde dile getirir. Düşünme çabası neredeyse nesnel biçimde belirginleşir ve resme bakan bir gerçeği algılar. Bu insanın çevresi gerilim doludur. Bu sessizlik esrarlı akımlardan örülüdür. Düşünce ürününün biçim ve yazıya kavuşmasına yönelik bu kimyasal güç dönüşümü, normal olarak algılanması, gözle görülür hale gelmesi olanaksız bu an, bu canlandırışta görkemli bir anlatıma kavuşur. İnsan gözlerini saatler boyu bu resme dikip titreşen sessizliğine kulak verebilir. Çünkü Holbey'in çalışan Erasmus simgesiyle her fikir işçisinin uğraşının kutsal ciddiyetini, her gerçek sanatçının gözle görülmesi olanaksız sabrını ölümsüzleştirmiştir. Erasmus'un öz varlığı ancak bu resimden algılanabilir. Bu düşünürün rahatsızlık verici ve kolaylıkla kırılabilen bir salyangoz kabuğu gibi beraberinde sürüklediği küçük gövdenin içinde gizli olan gücün bilincine ancak bu resmin yorumuyla varılabilir. Erasmus bütün hayatı boyunca sağlığının dengesizliğinden ötürü acı çekti. Çünkü doğa onun kaslarından esirgediği gücü sinirlerine aşırı ölçüde bağışlamıştı. Erken gençlik yıllarından başlayarak organlarının aşırı duyarlılığı ona her zaman rahatsızlık verdi. Doğan'ın ona sunduğu koruyucu sağlık örtüsü yetersiz ve çok gevşek örgülüydü. Her zaman vücudunun herhangi bir yerinde korumasız ve aşırı duyarlı bir yan kaldı. Kimi zaman midesi iyi çalışmadı. Kimi zaman uzuvları romatizma ağrılarıyla kasıldı. Bazen bir taş sancısıyla, bazen nikris hastalığının pençesinde kıvrandı. Aşırı duyarlılığı yüzünden, her esintiden, çürük dişe soğuk bir nesne değmişçesine etkilenirdi. Mektupları bitip tükenmek bilmeyen bir hastalık raporu gibidir. Hiçbir iklimde tam anlamıyla rahat edemez. Sıcaktan bunalır. Sisli havada melankoliye kapılır. Rüzgardan nefret eder. Solun en hafifinden bile titremeye başlar. Buna rağmen Çin'i sobaların fazla yakılmasını istemez. Havanın herhangi bir biçimde kirlenmesi baş ağrılarına ve mide bulantılarına yol açar. Her zaman kürklere, kalın giysilere bürünmesi sonuç vermez. Ne yapsa ne yetse vücut sıcaklığını yeterli dereceye çıkaramaz. Kanını biraz olsun ısıtabilmek için her gün burgonya şarabı içmek zorundadır. Ancak şarap birazcık ekşimiş olsa... Bağırsaklarında sanki ateş dilimleri dolaşır. Güzel yapılmış yemeklere tutku derecesinde düşkün ve bu yanıyla Epikuros'a yaraşır bir öğrenci olan Erasmus kötü besinlerden çok korkar. Çünkü midesi bozulmuş et geldiği anda baş kaldırır. Balıkların ise yalnızca kokusu içini bulandırmaya yeter. Bu duyarlılığı bütün seçimlerinde titiz davranmasını... Her şeyin en iyisini istemesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Ancak en iyi cins ve sıcak tutan kumaşlardan dikilmiş giysileri giyebilir. Ancak tertemiz yataklarda uyuyabilir. Çalışma masasında iş yapan ve genellikle kullanılan çıra çöpleri yerine yalnızca pahalı ve balmumundan yapılma mumlar yanabilir. Bu titizliği her yolculuğunu rahatsızlık veren bir yaşantıya dönüştürmüştür. Hep gezgin bir yaşam sürdürmüş olan Erasmus'un o sıralarda henüz çok kötü bir durumda olan Alman, Han ve otellerine ilişkin mektup ve yazıları kültür tarihi açısından eşsiz bir nitelik taşıdığı gibi içinde Erasmus'un bu durum karşısındaki öfke belirtilerine ve sövüp saymalarına yer verdiği için de eğlendiricidir. Bazel'de yaşadığı sıralarda her gün evine çok kısa bir yoldan dönebilmek olanağına sahipti. Ancak sözü geçen sokak çok kötü koktuğu için uzun bir yolu göze almayı yeğlemiştir. Her türlü kötü koku, gürültü, pislik, duman ve manevi açıdan da kabalık, zorbalık ve kargaşa duyarlılığına neredeyse öldürücü darbeler indirir. Ruhunun tarifsiz acılar içinde kıvranmasına yol açardı. Bir defasında arkadaşları onu Roma'da bir boğa güreşine davet ettiklerinde yüzünde bir tiksinti ifadesiyle bu kanlı oyunlardan, bu barbarlık kalıntılarından hiçbir zevk duymadığını söylemişti. İnce ruhu kaba saba her şeyden acı duyardı. Vücut sağlığının akıl almaz bir biçimde ihmal edildiği bir çağda yaşamış olan Erasmus, barbarlar dünyasının ortasında sanatçı ve yazar olarak çalışmalarına gösterdiği titizliği sağlığını da gösterebilmek için çaresizlik içerisinde çırpınıp durdu. Çağdaşlarının kalın kemikli, kaba tenli, sinir denen nesneden yoksun yapısından çok farklı olan bünyesi, ancak gelecek yüzyıllarda karşılanması düşünülecek olan bir takım ihtiyaçların özlemi içerisindeydi. En korktuğu şey o sıralarda ülkeden ülkeye sıçrayan ve insanları acımasızca öldüren veba hastalığıydı. Bulunduğu yerin 100 mil ötesinde veba salgını görüldüğünü haber alır almaz, tüyleri diken diken olur, tası tarağı toplayıp o sırada imparatorun danışman olarak kendisine davet edişine ya da en parlak önerilerin bekleyişini aldırmaksızın kaçardı. Vücudunun vebanın yol açtığı türlü çıbanlara kaplandığını gördüğü anda, kendi gözünde alçalacağına inanırdı. Her türlü hastalık karşısında duyduğu bu aşırı korkuyu Erasmus hiçbir zaman inkar edememiştir. Hayata içten bağlı bir kişi olarak da daha ölümün adını duyar duymaz titrediğini açıklamaktan hiçbir zaman utanç duymamıştır. Çalışmayı seven ve yaptığı işi önemseyen her insan gibi Erasmus'ta saçma bir rastlantının ya da düşüncesizlik yüzünden yakalanacağı bir salgının kurbanı olmayı istemezdi. Kendisini iyi tanıyan bir kişi olarak vücutça doğuştan zayıflığını ve sinirlerinin aşırı duyarlılığından ötürü başkalarından çok daha ileri ölçüde tehdit altında olduğunu iyi bildiğinden buluttan nem kapan Sağlığının üzerine titrer, kendisini koruyabilmek için elinden geleni yapardı. Zengin ziyafet sofralarında canının çektiğini yemekten kaçınır, temizliğe ve yemeklerin iyi hazırlanmış olmasına dikkat eder, Venüsün çağrılarına karşı koyar, özellikle savaş tanrısı Mars'tan çok korkardı. Erasmus ilerleyen yaşıyla orantılı olarak sağlık durumu bozuldukça bir yaşama yöntemi olarak geri çekilmeyi giderek daha bilinçle benimsedi. Böyle yapmaktaki amacı hayatta sevdiği tek şey olan çalışması için gerekli olan huzur, güvenlik ve yalnızlığı sağlayabilmekti. Ve salt sağlığına gösterdiği bu titizlik yüzündendir ki akıl almaz gibi görünen bir şeyi başarabildi. Dünya tarihinin en kargaşalarla dolu bir çağında zayıf vücudunu 70 yıl boyunca ayakta tutabildi ve bu hayatta onun için gerçekten önem taşıyanı yani bakışının berraklığını ve iç özgürlüğünün dokunulmazlığını ömrünün sonuna kadar koruyabildi. Sinirler bağlamında böylesine bir ürkeklikle, organlardaki böylesine aşırı bir duyarlılıkla insanın bir kahraman olması pek beklenemez. Karakter böylesine uzak bir bedensel konumu kaçınılmaz olarak yansıtmak zorundadır. Erasmus'un tinsel portresine bir bakmak, onun gibi buluttan nem kapan, kırılgan birinin, Rönesans ve Reform yıllarının çılgın anaforları arasında kitleleri peşinden sürükleyebilen bir önder olamayacağını anlamak için yeterlidir. Erasmus'un yüz çizgilerini inceleyen Lavater, cesur bir atılganlığa atıfta bulunan tek bir çizgi bile yok demiştir. Aynı durum Erasmus'un karakteri içinde geçerlidir. Bu canlılık yoksunu, kişilik, hiçbir zaman gerçek bir savaş için yaratılmış değildi. Onun yapabileceği tek şey, tehlike karşısında ölmüş gibi yapan ya da renk değiştiren bazı küçük hayvanların yöntemini andırır biçimde kendisini savunmaktı. Bir karışıklık çıktığında kabuğuna, yani çalışma odasına çekilmeyi her şeye yeyler, kendisini ancak kitaplarından örülü duvarın arkasında güvenlik altında hissederdi. Erasmus'u tehlike anlarında, Kaderin dönüm noktalarında incelemek, gözlemciye neredeyse acı verir ve onu hoş diye nitelendirilmeyecek manzaralarla karşı karşıya bırakır. Çünkü Erasmus ne zaman bıçak kemiğe dayansa tası tarağı toplar ve alelacele tehlike bölgesinden kaçar. Hiçbir zaman kararlarıyla bağlanmamak, verdiği kararlardan dönüş yolunu açık tutabilmek için eğer ve ancak gibi sözcükleri kullanır, evet ile hayır arasında bocalayıp durur. Dostlarının aklını karıştırıp düşmanlarını kızdırır. Onu kendisine yandaş sayanın kaderi ancak aldatılmak olabilir. Çünkü Erasmus yoluna her zaman yalnız başına devam etmek kararında olan, bu kararında hiçbir zaman sarsılmayan bu insan kendisinden başka kimseye sadık kalmak istemez. Karar vermek bağlanmak demektir. Onun için her karardan içgüdüsel olarak nefret eder. Her zaman tutkuyla sevmiş olan Dante onu bu kararsızlığından ötürü büyük bir olasılıkla cehennemin avlusundaki tarafsızların Tanrı ile Lucifer arasındaki savaşta yan tutmak istemeyen meleklerin arasına atardı. Özverinin ve tam bir yükümlülüğün beklendiği her yerde Erasmus tarafsızlığının o soğuk salyangoz kabuğunun içine çekilir. Yeryüzünde hiçbir düşünce ve inanç uğruna başını koymaya gönüllü değildir. Ne var ki? Herkesce bilinen bu karakter zayıflığının en çok bilincinde olan yine Erasmus'un kendisidir. Gerek vücudunun gerekse ruhunun, doğanın kahramanları bir dava uğruna canını verenlerin yoğurduğu hamurdan yoğrulmadığını hiç çekinmeksizin söyler. Hayat felsefesi açısından Platon'un değerler sıralamasını benimsediğini, insanoğlu için en önemli erdemlerin hak tanırlık ve hoşgörü olduğunu, yürekliliğin ise ancak ikinci derecede geldiğini belirtir. Erasmus'un yürekliliği kendisini olsa olsa bu yüreksizlikten utanç duymamak gibi içten bir tutumda belli eder ve belirtmek gerekir ki bu her çağ için az rastlanan bir içtenliktir. Bir defasında Erasmus'a savaşma yürekliliğinden yoksun olduğu kaba bir dille söylendiğinde yüzünde bir gülümsemeyle ve her zamanki hazır cevaplılığıyla şöyle demiştir. İsviçreli paralı askerlerden biri olsaydım bu suçlama ağır sayılabilirdi. Ama ben bir bilginim ve huzur çalışmam için gereklidir. Güvenilir olmayan bu insanın güvenilebilir bir tek yanı vardı. Yorulmak nedir bilmeksizin hep aynı dengeyle çalışan beyni, sanki bu beyin zayıf bedeninin dışında ayrı bir cisimdi. Zaaf, yorgunluk, sarsıntı, güvensizlik tanımayan bu beyin, Erasmus'un ilk gençlik yıllarından son nefesine kadar aynı aydınlık ve dört bir yana ışık saçan güçle çalıştı durdu. Vücutça zayıf bir hastalık hastası olan Erasmus çalışmaya başladığında devleşirdi. Küçücük bedenini dinlendirebilmesi için 3-4 saatlik bir uykudan fazlasına hemen hiç ihtiyacı yoktu. Zaten o bedeni o kadar az kullanırdı ki. Ama bu sürenin dışında kalan 20 saat boyunca durup dinlenme nedir bilmeksizin çalışır, yazar, okur, tartışır, eline geçirdiği kopyaları asıllarıyla karşılaştırır, düzeltmeler yapardı yazı yazmayı gezileri boyunca sarsılıp duran arabaların içinde bile sürdürdüğü gibi, indiği her otel ya da handa önüne konan masayı hemen bir çalışma masasına dönüştürürdü. Uyumamak demek, onun gözünde yazarlık çabalarını bir an bile yitirmekse sürdürmek demekti. Ve kalem, bir anlamda elinin altıncı parmağıydı. Kitaplarını ve kağıtlarını siper alarak bir kameranın ardındaymışçasına bütün olayları izler, bilim alanındaki hiçbir ilerlemeyi, buluşu ve hiçbir politik olayı araştıran bakışlarını dört bir yana yönelten gözünden kaçırmazdı. Yeryüzünde ne olup bitiyorsa, kitapların ve mektupların sağladığı ortam aracılığıyla haber alırdı. Bütün bu algılamaların yalnızca yazılı ya da basılı söz aracılığıyla gerçekleşmesi, Erasmus'un gerçeklere yalnız ve yalnız düşünce yoluyla inmesi, yaratısına doğal olarak belli bir akademik hava, soyut bir soğukluk vermiştir. Tıpkı bedeni gibi yazıları da çoğu kez taşkın bir canlılığa, sürükleyiciliğe sahip olmaktan uzaktır. Dünyayı tüm canlı organlarıyla değil fakat yalnızca gözleri ve beyniyle kavrayan bir insan vardır karşımızda. Ama bu insanın merakının ve öğrenme tutkusunun kapsamına girmeyen alan yoktur. Bu tutku bir ışıldak gibi hayatın bütün sorunlarına yönelir ve onları aynı acımasız parlaklıkla aydınlatır. Bütün bunlar eşsiz bir duyarlılıkla çalışan, alabildiğine geniş kapsamlı bir düşünme aygıtının ürünüdür. Çağındaki olayların bir teki bile bu ışık demetinin etki alanı dışında kalmaz. Bu düşünce adamı, düşünsel çabasının kapsamına giren bütün alanlarda teşvik edici, tedirgin bir biçimde dolanıp duran ama yönünü her zaman doğru saptayan ruhuyla gelecekte bir araya toplanıp sonuçlarından yararlanılacak olan çabaların öncüsü ve devrimcisidir. Çünkü Erasmus'un kendisine özgü, şaşılası bir sezgisi, altıncı duyusu vardı. Çağdaşlarının hiçbir şey fark etmeksizin geçip gittiği yerlerde o, araştırılıp ortaya konması gereken sorunların altın ve gümüş damarlarını bulurdu. Bunların varlığını algılar, kokusunu alır, çağdaşlarının dikkatini onlara çeken ilk kişi olurdu. Ama her zaman sabırsızca dolanıp duran merak ve ilgisi, Damarları ilk kez bulmuş olmanın verdiği sevinçle yetinir ve hemen başka ufuklara yönelirdi. Bulunan hazinenin kazılıp çıkarılması, elekten geçirilmesi ve değerlendirilmesi işini ise kendisinden sonraki kuşaklara bırakırdı. Erasmus ya da onun beyninin gözleri sorunları yalnızca ışığa çıkarmakla yetinir, çözmeye girişmezdi. Kanında ve bedeninde nabız gibi atan tutkunun eksik oluşu gibi, yaratıcı yanı için de bağnazlığın son sınırlarına varmak diye bir şey söz konusu değildi onun evreni alabildiğine geniş alanlardı, yoksa derinlikler değil. İşte bu nedenden ötürü şaşılacak kadar modern ve çağının sınırlarını çok aşan bu kişiliğe ilişkin bir yargıya varırken, ölçü olarak yalnızca eserlerini ele almak ama o eserlerin etkisini göz önünde bulundurmamak adil olmaz. Çünkü Erasmus, çok kesitli bir ruhun taşıyıcısı, türlü yeteneklerin oluşturduğu bir bileşim, bir toplamdı. Buna karşılık tek düze bir bütün değildi. Serin kanlı ve ürkek, atılgan ama aynı zamanda son darbeyi indirme konusunda çekingen, düşüncede savaşçı, gönlünde barışsever, kültürlü bir kişi olarak kendisini beğenmiş ama insan olarak alabildiğine alçak gönüllü, kuşkucu ve idealist yanlarıyla tüm karşıtlıkları gevşek bir örgü biçiminde ruhsal evreninde kaynaştırırdı. Arı gibi çalışan bir bilim adamı, özgür düşünceli bir din bilimcisi, sert bir eleştirmen, yumuşak bir öğretici, Biraz kuru dizelere kaçan bir şair, bildur gibi anlatıma sahip bir mektup yazıcısı, hem en acımasız satirik yazıların yazarı, hem de insanoğlunu insan kılan tüm yüceliklerin savunucusu bir havari. Erasmus'un alabildiğine geniş tinsel dünyasında bu özelliklerin hepsi, birbirine düşman kesilmeden ya da birbirine ezmeden yer bulabilmişti. Çünkü sahip olduğu yeteneklerin en yücesi, yani çelişkileri bağdaştırmak, karşıtlıkları yumuşatmak yeteneği etki alanını yalnızca dış dünyada değil fakat kendi iç dünyasında da yerleştirebilmişti. Ancak böylesine bir çok yönlülük doğal olarak bütün halinde bir etkinin oluşumunu engellemiş ve bizim Erasmus'a özgü düşünce sistemi diye adlandırdığımız sistem Erasmus'tan çok onun yerine geçenlerce daha derli toplu bir anlatımın kalıbına dökülerek belirginleştirilmiştir. Gerek Almanya'daki reform hareketi ile aydınlanma çağı Gerek İncil'e ilişkin araştırmaların özgür bir düşünce yöntemiyle yürütülmesi, bir Rabelais'in ve Swift'in satirik yapıtları, Avrupa düşüncesi ve modern hümanizm, onun düşünce evreninden çıkan düşünceler olmakla birlikte hiçbiri onun tarafından gerçekleştirilmiş birer eylem niteliğini taşımaz. Erasmus her alanda ilk adımı atmış, sorunları harekete geçirmiş fakat yine her alandaki hareketler sonunda onu aşıp geride bırakmıştır. İleri görüşlülük, vurucu gücü felce uğratır. Bundan ötürü başlıca niteliği sorunun özünü kavramak olan kimselerin aynı zamanda birer eylemci kimliğiyle tarih sahnesine çıktıkları ender görülen bir durumdur. Luther'in deyişiyle iyi bir işin bilgelik ve sakınganlığının ürünü olması enderdir. Ne olacaksa ayrıntılı bilgi edinme çabasına girişilmeden olmalıdır. Erasmus çağının ışığıydı. Gücünü ise ötekiler oluşturdular. O yolu aydınlattı. Ötekiler bu yoldan gitmesini bildiler. Erasmus'un kendisi ise tıpkı ışığın kaynağında her zaman olduğu gibi gölgede kaldı. Ne var ki yeniye giden yolları gösterenler o yollardan ilk kez gidenlerden daha az saygıdeğer değillerdir. Gölgeliklerde, gözden uzakta çalışanlar da kendilerine düşeni yapmış olurlar. Ustalık Yılları bir sanatçının yaşamında en mutlu rastlantı, içerisinde yeteneklerinin tümünü uyumlu olarak bir araya getirebileceği ve işlemek istediği konuya uyan sanatsal biçimi bulabilmesidir. Erasmus, göz kamaştırıcı ve bütünüyle gerçekleştirilebilmiş bir düşünce aracılığıyla deliliğe övgüsünde bunu başarmıştır. Bu eserde çağının bilgi kişisi, acımasız eleştirmeni, alay dolu taşlamaların yazarı, kardeşçe bir araya gelmiştir. Erasmus'un ustalığı başka hiçbir eserinde bu ünlü ve güncelliğini her zaman korumuş eserinde olduğu kadar belirginleşmez. Oysa zamanın sorunları açısından tam hedefini bulan bu ok büyük bir kolaylıkla adeta oyun oynarcasına yaydan çıkmıştır. Erasmus bu eşsiz taşlamayı 7 gün gibi kısacık bir sürede ve gerçekte yalnızca içini dökmek için kaleme almıştır. Ama yazarı uçarcasın harekete geçiren ve kalemini büyük bir akıcılıkla oynatmasını sağlayan da işte bu rahat hava olmuştur. O sıralarda kırkını aşmış olan Erasmus sayısız kitap okumuş ve yazı kaleme almış oluşunun yanı sıra serin kanlı ve her zaman kuşkucu bakışlarını insanoğlunun derinliklerine yöneltmişti. Fakat o insanlığın durumunu hiç de istediği gibi bulamamıştı. Mantığın gerçekler karşısındaki gücünün ne kadar yetersiz olduğunu görmüş, gözlerinin önüne serilen kargaşayı ancak bir delilik olarak nitelendirmiş ve ne yana baksa durumun Shakespeare'in sonelerindeki anlama uyduğunu algılamıştı. Hizmetler bir dilenci olarak doğmakta. Acınası hiçlikler ise görkeme boğulmakta ve sanatın ağzı, iktidar sahiplerince tıkanmış düşüncenin hiçbir hakkı hukuku kalmamış ve yalın dürüstlüğün de adı aptallığa çıkmış. Erasmus gibi uzun süre yoksulluk çekmiş, karanlıklarda ve sadaka dilenerek güçlülerin kapısında beklemiş birinin yüreği, acıyı emen bir süngerden farksız olur. Böylesi, insandan gelme tüm davranışlara nasıl bir adaletsizliğin ve delilliğin egemen olduğunu bilir. Zaman olur, öfkeden ve içinde boğulup kalan çığlıklardan kimi zaman dudakları titrer. Gel gelelim Erasmus, ruhunun derinliklerinde bir sediosus yani kavgacı, asi, atılgan bir kimlik değildir. Çarpıcı, patetik suçlamalar onun ılımlı ve ihtiyatlı yaratılışıyla bağdaşmaz. Yeryüzünde kötü ne varsa bir darbeyle yıkılabileceği gibi saf ama delice bir inanç Erasmus'ta bütünüyle eksiktir. Ben tek başıma bir şey değiştiremeyecek olduktan sonra görünüşte bu başkalarını ve kendisini aldatma insanın yaratılışından gelen bir gerçek olduğuna göre diye düşünür. Dış dünyayla aramdaki uyumu ve ilişkileri neden bozayım? Akıllı kişi yakınmaz. Bilge kişi kendisini heyecana kaptırmaz. Dikkatli bakışlarıyla ve dudaklarındaki aşağılayıcı bir gülümsemeyle çevresinde toz tutup duran deliliğe bakar, yalnızca ve... Dante'nin bak ve geç öğüdüne uyarak kendi ısrar ettiği yolda gider. Ama kimi zaman keyifli bir esinti çok kısa bir süre için bile olsa bilge kişinin de sert ve kaderine boyun eğdiğini dile getiren bakışlarını yumuşatır. O zaman o kişi gülümser ve bu ironik gülümsemeyle dünyayı aydınlatır. O günlerde 1509 Erasmus'un yolu Alplerden geçiyordu. İtalya'dan dönmekteydi. İtalya'da kilisenin tam anlamıyla dinsel bir çöküntü içerisinde olduğunu görmüştü. Papa Julius çevresindeki savaşçılarla bir paralı asker komutanından farksızdı. Psikopozlar havarilere yakışan bir sadelik içerisinde olacakları yerde ihtişam ve israf içerisinde yaşamaktaydılar. Erasmus, sarsıntılar içindeki bu ülkede gözlerini savaş hırsı bürümüş olan prensleri görmüştü. iktidar sahiplerinin sonsuz cüretine ve halkın korkunç yoksulluğuna tanık olmuştu. Bakışlarını bir kez daha saçmalığın uçurumunun derinliklerine çevirmişti. Oysa dönüşte bunların tümü karanlık bir bulut gibi alplerin güneş ışığında yüzen zirvelerinin ötesinde kalmıştı. Yalnızca kitaplar için yaşayan bilgin Erasmus at sırtındaydı ve mutlu bir rastlantı olarak Normal zamanda yorumlayıcı merakının takılıp kaldığı filoloji malzemesi yani kodeks ve parşömenleri yanında değildi. İçine girdiği bu özgür havada ruhu da alabildiğine özgürdü. İçinde oynama ve coşma isteği vardı. İşte tam bu sırada bir kelebek gibi alacalı ve büyüleyici güzellikte bir düşünce uçup dolandı kafasının içinde. Ve Erasmus bu mutlu yolculuktan dönerken onu da beraberinde götürdü. İngiltere'ye ayak basar basmaz. Thomas More'un kent dışındaki aydınlık villasında o kısa taşlamayı kaleme aldı. Gerçekte bunu yapmaktaki amacı yalnızca çevresindekilere eğlendirmekti ve bu yazıyı Thomas More'un onuruna deliliğe övgü şeklinde bir kelime oyunuyla adlandırdı. Erasmus'un ciddi ve bilimselliğin olanca ağırlığını taşıyan asıl eserleriyle karşılaştırıldığında bu kısa ve edepsizce bir dille kaleme alınmış olan taşlama ilk anda biraz çocukça, içerik açısından yoksul ve hafif kaçar. Ne var ki sanat eserlerinin iç tutarlılığını sağlayan ögeler çapın genişliği ve ağırlık değildir. Politika alanında nasıl tek bir çekirdek sözcük, bir espri çoğu kez demosenesvari bir söylevden daha çok etki uyandırırsa edebiyat alanında da küçük eserler çoğu kez silindir gibi eserlerden çok daha uzun ömürlü olur. Voltaire'in kaleme aldığı 180 ciltten yalnız kısa Candide anlatısı canlı kalmıştır. Yazma düşkünü Erasmus'un sayısız kalın kitapları arasından günümüze kadar kalabileni de yalnızca yazarın keyifli bir anında bir rastlantının çocuğu olarak ortaya çıkan, adeta bize göz kırpan bir espriyi anlatan deliliğe övgüdür. Bu eserdeki eşsiz ve yenilenmesi olanaksız sanatsal beceri kaynağını dahiyane bir maskeli oyun düzeninde bulur. Erasmus, yeryüzünün iktidar sahiplerine yönelik düşündüğü acı hakikatleri dile getirmek için kendisi konuşacak yerde... Sözü deliliğe bırakmış, kendi kendisini övsün diye deliliği kürsüye çıkarmıştır. Böylece ortaya eğlendirici bir kuyu prob çıkmıştır. Gerçekte sözün kimde olduğu hiçbir zaman anlaşılamaz. Konuşan Erasmus mudur, yoksa en kaba ve küstah sözcükleri bile mazur görülmesi gereken deliliğin kendisi mi? Erasmus bu çift anlamlılıkla eserindeki bütün saldırıları için kendisine sarsılmaz bir konum yaratmış olur. Onun kendi düşüncesini saptayabilmek olanaksızdır ve biri kalkıp da Erasmus'un savurganca dört bir yana saçtığı değdiye yeri yakan kırbaç darbelerinden insanı ısıran bir alaycı sözcükten ötürü onu sorumlu tutacak olsa o zaman Erasmus şakacı bir ifadeyle kendisini şöyle savunabilecektir. Bu benden değil, sayın deli hanımefendinin ağzından çıktı. Bir delinin konuşmasını kim ciddiye alır ki? Sansürün ve Engizisyon'un egemen olduğu dönemlerde içinde yaşanan zamana yönelik eleştirileri alaylar ve simgeler aracılığıyla dünyanın her yanına kaçırmak öteden beri özgür düşünenlerin karanlık çağlardaki tek çareleri ola gelmiştir. Ancak delilere tanınan bu kutsal dilediğince konuşabilme hakkını Erasmus'un bu taşlamada kuşağının ilk, en yürekli ve aynı zamanda da sanat değeri en yüksek eseri olan bu taşlamada yaptığından daha ustaca kullanılana pek az rastlanmıştır. Bu eserde ciddiyet ve şaka, bilgi ve neşeli takılmalar, gerçek ve abartma renkli bir yumak içerisinde birleşmiştir. Bu yumağı tutmak ve ciddi olarak çözmek isteyen onu sürekli elinden kaçırır. Ve çağdaşlarının kaba saba söz düellolarıyla, ilkel sövüp saymalarıyla karşılaştırıldığında bu kadar göz kamaştırıcı bir havai fişek şenliğinin nasıl olup da bir düşünce karanlığının ortasında bütün bir yüzyılı neşeye boğduğu ve kurtardığı çok iyi anlaşılır. Taşlama, şakacı bir anlatımla başlar. Sırtında profesör cübbesi, başında ise çıngıraklı soytarı külahı bulunan Sayın Suzültiya, Holbey'in deliliği böyle resmetmiştir. Kürsüye çıkar ve kendi onuruna akademik bir övgü söylevi verir. Cariyeleri kavukluk ve bencillikle birlikte dünya çarkının dönmesini sağlayan yalnızca ve yalnızca kendisidir. Ben olmadığım takdirde yaşamda herhangi bir beraberlik ne zevkli ne de sürekli olabilir. Birbirlerini bazen aldatmadıkları, bazen birbirlerinin yüzüne gülüp akıllıca ödün vermesini beceremedikleri ve son olarak da bütün bunlara bir tutam delilikle lezzet katılmadığı takdirde ne halk uzun süre hükümdarına, ne efendi uşağına, ne hizmetçi saygıdeğer hanımına, ne öğretmen öğrencisine, ne dost dostuna, ne karı kocasına, ne hancı müşterisine, ne de yol arkadaşları birbirlerine dayanabilirlerdi. Kısacası kimse kimseyle geçinemezdi. Tüccar yalnızca parayı aşırı önemsemesi sayesinde çalışabilir. Yazar ve şair yalnızca aslında boş bir şey olan ünün çekiciliği, ölümsüzlük yanılsaması yüzünden yaratır. Savaşçı salt çılgınlığı nedeniyle yüreklilik gösterir. Soğukkanlı ve aklı başında bir insan her savaştan kaçar. Yalnızca en gerekli olanı kazanmak için çaba harcar. İçine... İnsanı sonrasızlığa susatan delilik tohumu serpilmemiş hiç kimse eline oynatıp kafasını zorlamaz. Bu satırların ardından neşeli paradokslar birbirini izler. Yalnız o, evet, yalnızca deliliğe başlayan sutiltia insanları mutlu kılmaktadır. Her insan tutkusuna ne kadar körü körüne bağlı kalırsa, ne kadar akıldan uzak yaşarsa o kadar mutludur. Çünkü kafa yormanın ve kendisine acı çektirmenin her türlüsü ruhu karartır. Zevk hiçbir zaman zihin açıklığından, akıllılıktan kaynaklanmaz ama yalnızca esriklikten, coşkulardan, kendisinden geçmekten, delilikten doğabilir. Gerçek anlamda yaşayabilmek her zaman ancak bir tutam deliliğe değer yer verildiği takdirde olanaklıdır. Ve adil olan, tutkuların egemenliğine girmeyip her şeyi açık seçik görebilen hiçbir zaman normal insan değildir. Tersine bir tür anormalliğin temsilcisidir yaşamda ancak delilliğe yakalanmış olana gerçek anlamda insan denebilir. Bu nedenle Sultia, kendisini yanaklarını şişire şişire, tüm insan çabalarının gerçek itici gücü diye över. Herkesi baştan çıkarmayı amaçlayan bir yer yeryüzünde göklere çıkarılan tüm erdemlerin, açık ve ileri görüşlülüğün, içtenliğin ve dürüstlüğün aslında bunlara sahip olanın yaşamını, nasıl yalnızca zehir etmeye yaradığını anlatır. Ayrıca kültürlü bir hanımefendi olduğu için de, Sözlerini desteklemek amacıyla ve övünerek sopok alıntı yapar. Hayat ancak anlaşılmadığı takdirde zevklidir. Stultia, katı akademik bir tutumla tezini nokta nokta gerekçelendirmek için delilik halatının ucundaki bütün tanınıklarını bir bir çağırır. Bu büyük geçit boyunca her kesim kendi özel deliliğini sergiler. Yürüyüşe hepsi katılırlar. Geveze hatipler, kılı kırk yaran hukuk bilginleri... Her biri evreni kendi çuvalına takıştırmak isteyen filozoflar, soyluluklarıyla övünenler, tefeciler, skolastikler ve yazarlar, kumarbazlar ve savaşçılar ve son olarak da duygular evreninin ezeli ve ebedi delilleri yani kendi sevgililerinde tüm güzelliklerin ve zevklerin toplandığına inanan aşıklar. Erasmus, o eşsiz dünya görüşüyle insanoğlunun deliliğin sergilendiği görkemli bir galeri oluşturur. Büyük komedi yazarlarının, bir Molière'in, bir Benjamin Johnson'ın, Erasmus'un hafif çizgilerle değindi bu karikatürleri gerçek insanların kalıbına dökmeleri için bu kukla gösterisine şöyle bir el atmaları yetmiştir. İnsanoğlunun, deliliğin hiçbir türü esirgenmemiş, unutulmamıştır ve Erasmus'un kalkanı da işte bu yetkinliktir. Hiçbir kesim kayırılmamış olduğuna göre kim kendisiyle daha çok alay edildiğini ileri sürebilir. Erasmus'un tüm evrenselliği, entelektüel güçlerinin tümü, Şakacılığı ve bilgisi, açık görüşlülüğü ve mizah yanı en sonunda ilk kez bu yapıtla etkinlik kazanmaktadır. Dünyaya bakışındaki kuşkucu ve üstün yan, burada yükselmekte olan bir roketin saçtığı, yüzlerce kıvılcım ve renk cümbüşü gibi bir araya gelir. Büyük bir düşünce adamı bu noktada doruğuna varır. Ama olayın derinine inmek gerekirse bu eser Erasmus için sadece bir şaka olmanın ötesindeydi ve Erasmus kendisini görünüşte küçük çapta olan bu eser aracılığıyla ötekilerinde olduğundan daha yetkin biçimde dile getirebildi. Çünkü en sevdiği eser olan deliliğe övgü, aynı zamanda kendi yaratılışının en derinde yatan noktalarına yönelik ruhsal bir öz hesaplaşma niteliğindeydi. Hiçbir şey ve hiç kimse konusunda kendi kendisini aldatmayan Erasmus, edebiyata yönelmesinde gerçek bir yaratıcı olmakta kendisini engelleyen o esrarlı zayıflığın en derinde yatan nedenini biliyordu. Erasmus hep aşırı akılcı bir tavırda kalıyor Duygularında yeterince tutkulu olamıyordu. Yan tutmaması ve her şeyin üzerinde kalması onu canlı olanın çevresi dışına çıkarmaktaydı. Akıl her zaman yalnızca düzenleyici bir güçtür. Ama hiçbir zaman tek başına yaratıcı bir güç değildir. Asıl üretici yan gerçekten de hep bir deliliğin varlığını şart kılar. Delilikten bu denli şaşılası ölçüde yoksun olduğu içindir ki Erasmus, yaşamı boyunca tutkusuz bir insan, yaşamın en uç noktadaki mutluluğunu, Kendisini mutlak anlamda adayışı, kendisini savurganca harcamaya yönelik o kutsal tutumu hiçbir zaman tanımamış, soğukkanlı ve büyük bir adaletsever olarak kaldı. İlk kez ve aynı zamanda da son kez olmak üzere bu kitap sayesindedir ki Erasmus'un akılcılığından, hak tanırlığından, sorumluluk duygusundan, dengeliliğinden ötürü gizliden gizliye acı çekmiş olduğu sezilmektedir. Ve nasıl bir sanatçı kendisinde eksik olanı özlemini çektiğini bir tipe dönüştürdüğünde yaratma eylemini en kendisine güvenir biçimde gerçekleştirirse burada da deliliğin o neşeli övgüsünü kaleme alacak ve yalnızca akla tapanlarla en akılcı biçimde alay edecek en uygun kişi olarak Erasmus gibi tam bir akıl adamı ortaya çıkmıştır. Ancak bir başka açıdan da kitabın üstün maskeleme sanatına kapılarak gerçek amacı konusunda yanılgıya düşmemek gerekir. Bu görünüşte şaka niteliğindeki deliliğe övgü takındığı karnaval maskesinin ardında çağının en tehlikeli kitaplarından biriydi. Ve bize bugün ince buluşlarla dolu bir şenlik gibi gelen olay gerçekte Almanya'daki reform hareketinin önündeki engelleri temizleyen bir patlamaydı. Deliliğe övgü bugüne kadar kaleme alınmış en etkili taşlamalardan biridir. O zamanlar hacılar papalarla kardinallerin İtalyan Rönesans prenslerinin savurgan ve ahlaktan uzak yaşamlarını sürdürdükleri Roma'dan şaşkınlık ve düş kırıklığıyla dönmekteydiler. Gerçek dindarlar kilisenin tepeden tırnağa bir reform geçirmesini gittikçe daha sabırsızlıkla ister olmuşlardı. Gel girelim görkemli papaların Roması en iyi niyetli itirazları bile geri çevirmekteydi. Aşırı yüksek sesle ve aşırı coşkulu konuşmuş olanlar ağızları tıkalı olarak... Günahlarının kefaretini odun yığınlarının üstünde ödüyorlardı. Kutsal tasvirlerin alım satımındaki yolsuzlukların ve günahların para karşılığı bağışlanması saçmalığının yarattığı öfke ancak halk ağzından çıkma kaba saba dizeler ya da bol küfürlü fıkralar aracılığıyla gizlice boşalabiliyordu. Üstünde papayı kan emen dev bir örümcek olarak tasvir eden resimlerin bulunduğu bildiriler el altından dolaştırılmaktaydı. Erasmus kitabıyla papalığın günahlar lisesini açıkça çağın duvarına asmış oluyordu. Çok anlamlılık yaratma konusunda bir usta sıfatıyla söylenmesi tehlikeli ve zorunlu ne varsa deliliğin ağzından din alanındaki yozlaşmalara güçlü bir saldırı olarak yöneltmedeki o büyük sanatsal becerisinden yararlanarak söylüyordu. Ve kırbacı indirenin görünüşte yalnızca bir delinin eli olmasına rağmen aşağıdaki türden sözlerin eleştirel amacını herkes derhal anlamaktaydı. En yüksek makamlardaki rahipler, papalar, Hz. İsa'nın vekilleri yaşam biçimlerini onunkine benzetmek için çaba harcasaydı, onun yoksulluklarına ve çektiği zahmetlere katlansaydı, onun çarmıhını sırtlansaydı, dünya nimetlerini hakir görme tavrını paylaşsalardı... O zaman dünyada onlardan daha acınmaya değer kimse kalır mıydı? Bilgelik bir kez olsun ruhlarını ele geçirseydi, o zaman kutsal pederler ne hazineler yitirirlerdi. O zaman o dev servetlerin, tanrısal saygınlıkların, onca makamların ve rütbelerin dağıtılmasının, bir sürü ayrıcalığın, türlü vergilerin, zevklerin ve eğlencelerin yerini, uykusuz geceler, oruç tutulan günler, dualar, gözyaşları, ayinler ve daha bin türlü zahmet alırdı. ve delilik. Delir rolünden bir çırpıda sıyrılarak gelecekteki reform hareketinin talebini dünyaya açıkça ilan eder. Hz. İsa'nın tüm öğretisi yumuşak başlılığa, sabra ve dünya nimetlerini önemsememeye dayandığından burada ne denilmek istendiği açıktır. Hz. İsa vekilini tam anlamıyla kendi doğrultusunda hazırlamak istemiş, bu nedenle de onlara havarilik makamına her şeyden arınmış olarak geçebilmeleri için yalnızca pabuçlarını çıkartmalarını ve ceplerini boşaltmalarını değil, sırtlarındakileri de çıkarmalarını buyurmuştur. Onlar yanlarında bir kılıçtan başka bir şey taşıyamayacaklardır. Ama bu yağma ve cinayetlerde kullanılan kılıç değil, düşüncenin ruhun en derin noktalarına kadar giren ve yüreklerde yalnızca dindarlık hüküm sürsün diye bir vuruşta tüm tutkuları öldüren kılıcıdır. Şaka bir çırpıda bıçak gibi keskin ciddiyete dönüşmüştür. Soytarı külahının altından çağın büyük eleştirmeninin o aldatılması olanaksız ve acımasız bakışları görünür. Binlerce ve yüzbinlerce insanın dudaklarında gizlice yanıp tutuşan sözleri delilik söylemiştir. Köklü bir kilise reformunun zorunluluğu, çağın başkaca herhangi bir metninde yapıldığından çok daha güçlü, ısrarlı ve herkesce anlaşılır biçimde dünyanın bilinci önünde sergilenmektedir. Bir yeni kurulmaya başlanmadan önce her zaman başlangıçta bir var olanın otoritesinin sarsılması gerekir. Düşünce alanındaki bütün devrimlerde eleştirici, aydınlatıcı insan, yaratıcının ve reformcunun önünden gider. Toprak ancak sürüldükten sonra ekilmeye hazır olur. Fakat salt olumsuzlama ve kısır eleştiri hiçbir alanda Erasmus'un düşünsel tavrına uymaz. Erasmus yanlışlığı gösterdiğinde bunu yalnızca doğruyu istemek için yapar. Ama hiçbir zaman kendisine beğenmiş bir tavırla sırf azarlamaktan hoşlandığı için azarlamaya kalkışmaz. Bu hoşgörülü kişiliğe hiçbir şey Katolik kilisesine yöneltecek kaba bir saldırı kadar yamancı değildir. Bir humanist olarak Erasmus kiliseye yönelik bir başkaldırıyı değil ama bir Reflores Kentay'ı din alanında bir Rönesans'ı Hristiyan düşüncesinin Hz. İsa zamanındaki aralığına geri dönülerek yenilenmesini düşler. Kısa süre önce Rönesans döneminde sanat ve bilim antik örneklere dönülmesi sayesinde görkemli bir biçimde gençleşmiştir. Erasmus da buna bakarak gösteriş içerisinde boğulmuş kilisenin en özgün kaynağını kazıp yeniden ortaya çıkarması öğretinin yeniden İncillere ve Hz. İsa'nın kendi sözlerine dayandırılması, dogmatik öğretilerin perdelediği İsa'nın yeniden bulunması yoluyla arınacağına inanmaktadır. Erasmus sürekli yenilediği bu istekle, her yerde olduğu gibi burada da bir öncü sıfatıyla reform hareketinin başını çeker. Ne var ki hümanizm, özü bakımından hiçbir zaman devrimci değildir. Ve Erasmus, düşünceleriyle kilise reformu için en önemli hazırlıkları gerçekleştirmiş olmakla birlikte uzlaştırıcı, en ileri ölçüde barıştan yana kişiliğinden ötürü kiliseyi açıkça bölmekten çok korkar. Erasmus, Hiçbir zaman Luther'in, Zwingli'nin ya da Calvin'in sert ve her itirazı yok sayan tavrıyla Katolik kilisesinde neyin doğru, neyin yanlış, hangi takdislerin yerinde hangilerinin yersiz olduğunu, şaraplı ekmek ayininin tözel mi yoksa töz dışı mı anlaşılması gerektiğini saptamaya kalkışmaz o salt biçimlere bağlı kalmakla Hristiyan inancının özünün eş anlamlı olmadığını, bir insanın inancının gerçek ölçüsünün yalnızca onun iç dünyasında aranabileceğini belirtmekle yetinir. Erasmus'a göre bir Hristiyanı Hristiyan yapan, azizlere saygı duyması, hac görevini yerine getirmesi ve ilahiler söylemesi, üretkenlikten uzak Yahudi öğretisine dayanan Tanrı bilimsel skolastiğin inancını paylaşması değil ama ruhsal değeri bir insan, bir Hristiyan olarak hayattaki tavrıdır. Azizlere hizmet etmenin en iyi yolu onların kemiklerini toplayıp kutsamak, mezarlarına hacca gitmek ve çok mum yakmak değil. Onların din doğrultusundaki davranış biçimlerini insanın kendi özel yaşamında en yetkin biçimde yinelemeye çalışmasıdır. Bütün dinsel tören kurallarına uyulmasından ve duaların edilmesinden, oruç tutmaktan ve ilahi okumaktan daha önemli olan İsa doğrultusunda bir özel hayat yaşamaktır. Bizim dinimizin özü barış ve birliktir. Erasmus her yerde olduğu gibi burada da canlı olanı kalıplar içerisinde boğulmaya bırakacak yerde tüm insanlığa ortak olacak bir düzeye çıkarma çabasındadır. Bilinçli bir tutumla ve din ile evrensel humanist ortam arasında ilişki kurabilmek için Hristiyanlığı yalnızca kilisenin kalıplarında kalmaktan kurtarmaya çalışır. Ta başlangıçtan bu yana uluslarda ve dinlerde ahlak açısından yetkinliğe ulaşmış ne varsa üretken bir öge niteliğiyle Hristiyanlık düşüncesinin çatısı altına almak için çaba harcar ve dar görüşlülüğün, dogmatik bağnazlığın egemenliğindeki bir yüzyılın ortasında bu büyük hümanist dünyaya yeni boyutlar kazandıran şu olağanüstü sözü söyler. Doğruya nerede rastlarsan ona Hristiyanlığın doğrusu gözüyle bak. Böylece tüm zamanlara ve tüm alanlara uzanan bir köprü kurulmuş olmaktadır. Erasmus gibi özgür bir düşünce evreniyle bilgeliği, İnsanlığı ve ahlaklılığı her yerde en yüksek düzeydeki insanlığın dışlaşma biçimleri, böylece de başlı başına Hristiyanlığın kendisi sayanlar, artık sırtlarında papaz cübbesi bulunan bağnazlar gibi antik çağ filozoflarını cehenneme sürmeyecekler. Aziz Sokrates diye bağırır bir defasında Erasmus hayranlıkla. Tıpkı Yahudilerin Mısır'dan göç ederken tapınağı süslemek amacıyla altın ve gümüş eşyalarını da yanlarında götürmeleri gibi. Geçmişte soylu ve büyük olan ne varsa dinin çatısı altına taşıyacaklardır. Erasmus'un din anlayışına göre herhangi bir zamanda insan ahlakının önemli bir edinimi niteliğini kazanmış hiçbir şey Hristiyanlıktan kesin sınırlarla ayrılmamalıdır. Çünkü insanlık açısından Hristiyanlığın doğrularıyla Hristiyanlığın dışındaki inançların doğruları diye bir ayrım söz konusu olmayıp doğruluk tüm dışlaşma biçimleriyle tanrısaldır. Bu nedenle Erasmus, Hiçbir zaman kökenini İsa'da bulan bir tanrı bilimden, bir inanç öğretisinden söz etmez ama İsa'nın felsefesinden yani bir yaşama öğretisinden söz eder. Ona göre Hristiyanlık yüksek ve insancı ahlaklılığı dile getirmek için kullanılan bir başka sözcüktür. Erasmus'un bu temel düşünceleri kutsal kitaplara ilişkin ve güçlü bir temele dayanan Katolik yorumlarının gücüyle ve mistiklerin o hararetli sevgi tutkularıyla karşılaştırıldığında belki biraz sığ ve genel gelebilir. Ama bu düşünceler insancıdır. Bilginin her alanında olduğu gibi burada da Erasmus'un etkisinin özelliği çok derine inmesi değil ama enginlere yayılmasıdır. Erasmus'un soylu bir hanımın kocasına uyarı olması için onun dileği üzerine yani bir rastlantı sonucu kaleme aldığı Hristiyan Savaşçısının El Kitabı adlı kitap halka yönelik bir tanrı bilimi konu alan bir el kitabı niteliğini kazanır ve savaşçı nitelikteki köklü istemleriyle birlikte gelen reform hareketi bu kitap sayesinde tarlayı ekilmeye hazır bulur. Ne var ki Erasmus'un çöllerin ortasındaki bu yalnız peygamberin misyonu böyle bir kavgayı kışkırtmak değil ama var olan savaş tehlikesini dengeleyici önerilerinin yardımıyla son anda savuşturmaktır. Konsillerde ufacık dogmatik ayrıntılar uğruna en acımasız kutuplaşmaların ortaya çıktığı bir dönemde Erasmus'un düşlediği tüm dinsel inançların son bir senteze varması ve Hristiyanlıkta Tanrı'ya inancı tam anlamıyla insanlığın dini kılmak amacıyla bütün dünyayı sürekli olarak kavga ve çekişmelerden arındıracak bir Rönesans'ın gerçekleşmesidir. Aynı düşüncenin nasıl birkaç kez anlatılabileceğini bilmesi Erasmus'un çok gönüllüğünden kaynaklanan özellikler arasındadır. Çağının bu yanıltması ve saptırılması olanaksız eleştirmeni, Deliliğe övgüde Katolik kilisesi içerisindeki yozlaşmayı sergilemiş, Hristiyan savaşçısının el kitabında ise içselleştirilmiş ve tümüyle insancı kılınmış bir dindarlığa ilişkin, herkesle anlaşılabilecek bir idealin düşünü dile getirmenin önderliğini yapmıştır. Ama aynı zamanda da zorunlu saydığı bir çabaya, Hristiyanlığın kaynaklarının yeniden ortaya çıkarılması çabasına da girişip bu konuya ilişkin kuramını eyleme dönüştürür. Metin eleştirmeni, filolog ve yorumcu olarak İncilleri Yunancadan Latince'ye yeniden çevirir. Bu, Luther'in Almanca İncil çevirisi için hazırlayıcı nitelikte ve o çağ açısından onunla aşağı yukarı aynı önemde bir eylemdir. Gerçek inancın kaynaklarına geri dönmek, bu kaynakları henüz tanrısal aralıkları içerisinde ve hiçbir dogma ile karışmamış oldukları yerde aramak Erasmus'un yeni hümanist tanrı bilim için öngördüğü hedef buydu. Ve zamanın neyi gereksindiğine ilişkin son derece yerinde sezgisiyle Luther'den 15 yıl önce asıl önemli çabanın bu olduğuna dikkatleri çekmişti. 1504'te şunları yazmıştır. Kutsal yazılara doğru nasıl yelken açmış olduğumu ve onlara giden yolda beni engelleyen hatta geciktiren her şeyden nasıl nefret ettiğimi anlatamam. İsa'nın İncil'lerde anlatılan hayatı artık daha fazla rahiplerin, Latince bilenlerin bir ayrıcalığı olarak kalmamalıdır. Halkın tamamının bundan payını alması gerekli ve zorunludur. Bunları çiftçi sabanın, dokumacı da tezgahının başında okumalı. Analar Hristiyanlığın bu özünü anlatabilmelidirler. Ancak Erasmus, ulusal dillerden birine çeviri yapmaya ilişkin bu büyük düşünceyi desteklemeye kalkışmadan önce, kilisenin itiraz etmediği ve onayladığı tek kutsal kitap çevirisi olan, Vulgata'nın da sonradan pek çok kez anlamını bulandıran değişikliklere uğradığını ve filolojik bakımdan tartışma götürür olduğunu anlar. Oysa gerçek, her türlü yanlıştan arınmış olmalıdır. Bu yüzden Erasmus, kutsal kitabı bir kez daha Latince'ye çevirmek, bu arada özgün metinden sapmaları ve daha özgür çevrilen bölümleri ayrı bir şerhte eleştirel bir tutumla belirtmek gibi dev bir çabaya girişir. 1516'da Latince ve Yunanca olarak Bazel'deki Froven yayın evinden çıkan bu yeni kutsal kitap çevirisi, bir başka devrimci adımdır. Özgür düşünceyle gerçekleştirilen araştırmacı ruh böylece son fakülteye yani tanrı bilim alanına da zafer kazanarak girmiştir. Ama Erasmus'un tipik özelliği burada da kendisini gösterir. Devrim yaptığı yerde de dış biçimlere o kadar ustalıkla bağlı kalır ki en güçlü atılımı bile itici olmaz. Erasmus, Tanrı bilimcilerin tüm saldırılarını daha başlangıçta durdurabilmek için bu ilk özgür kutsal kitap çevirisini kilisenin başına yani papaya ithaf eder. Kendisi de hümanist anlayışta olan Papa X. Leo yazdığı dostça bir mektupla çok sevindik diyerek yanıt verir dahası Erasmus'un bu kutsal yapıt için harcadığı çabayı över. Bireysel olarak Erasmus, uzlaştırıcı kişiliği sayesinde kilisenin anlayışı doğrultusundaki bilimsel araştırmalarla özgür anlayışın egemen olduğu bilimsel araştırmalar arasında ortaya çıkan ve başkalarını en korkunç düşmanlıklara sürükleyen çatışmaları her zaman aşmasını bilmiştir. Bağdaştırıcı dehası ve yumuşak bir denge kurabilme sanatı en büyük gerginliklerin egemen olduğu bu alanda da galebe çalmıştır. Bu üç kitapla Erasmus Çağını kazanmıştır. Kuşağının en can alıcı sorunu konusunda aydınlığa götüren sözü söylemiştir ve içinde yaşadığı zamanın en önemli sorunlarını dile getirirken kullandığı sakin, herkesce anlaşılır, insancı ifade kendisine ölçüsüz sempati kazandırmıştır. Aklın gücüyle bir ilerlemeyi olanaklı sayanlara insanlık her zaman derin bir şükran duyar ve yeni bir yüzyılın, bütün o heyecanlı papazlardan, kavgacı bağnazlardan, uslanmaz alaycılardan ve ne söyledikleri anlaşılmayan skolastik kafalı profesörlerden sonra Avrupa'da en sonunda din ve düşünce düzeyindeki konuları salt insancı bakış açısından değerlendiren bir adama tüm aksaklıklarına karşın bu dünyaya dost olan, inanan ve bu dünyayı açıklığa kavuşturmak isteyen birine kavuşmaktan duyduğu mutluluğu anlamak güç değildir. Böylece tek bir insan kararlı bir tutumla zamanının en önemli sorununun üstüne gittiğinde Genelde ne olursa bu kez de aynı şey yenilenir. Erasmus'un çevresini bir topluluk alır ve sessiz beklentisiyle onun yaratıcı gücünü çoğaltır. İnsanlığın yeni ortaya çıkan bilimler aracılığıyla ahlakileşmesine ve yücelmesine yönelik tüm güçler, umutlar ve sabırsızca bekleyişler odak noktasını sonunda Erasmus'ta bulmuştur. Bu insanlara göre zamanını sarsan dev gerilimi ya Erasmus ortadan kaldırabilecektir ya da hiç kimse… 16. yüzyılın başında Erasmus'un adı yalnızca edebiyat alanında bir ün olmaktan çıkıp eşsiz bir güç simgesine dönüşür. Eğer Erasmus atılımcı olsaydı bu gücü dünya tarihine geçecek reformcu bir eylem doğrultusunda diktatörce kullanabilirdi. Ama onun dünyası eylem değildir. O açıklık getirebilir ama gene bir biçim veremez. Hazırlayıcı olabilir ama gerçekleştirici olamaz. Reform hareketi anlında onunkini değil, bir başkasının adını taşıyacaktır. Erasmus'un ektiğini bir başkası biçecektir. Hümanizmin büyüklüğü ve sınırları. 40. ve 50. yaşları arasındaki dönemde Rotterdam'lı Erasmus ününün doruğuna erişir. Avrupa yüzlerce yıldır ondan daha büyüğünü tanımamıştır. Dürer, Raffaello, Leonardo Paracelius ya da Michelangelo dahil, çağdaşlarından hiçbirinin adı o günlerin ruhsal atmosferinde Erasmus'unki kadar saygıyla anılmaz. Hiçbir yazarın eserleri onunkiler kadar çok basılıp yaygınlaşmamıştır. ile ahlak ya da sanat alanında boy ölçüşebilecek başkaca bir ün yoktur. Erasmus, yeni başlayan 16. yüzyıl için bilgeliğin ta kendisidir. Melanchotun, Latince metiyesinde belirttiği gibi, düşünülebilecek en iyi ve en yücedir. Bilim ve edebiyat alanında din ve dünya işlerinde çürütülemez otoritedir. Kimi zaman bilimlerin prensi, bilimsel çalışmaların babası ve dürüst bir tanrı bilimin koruyucusu diye övülmekte, dünyayı aydınlatan ışık diye adlandırılmaktadır. Erasmus nedenle övülse azdır. Onun için Mutyan şöyle yazar. Erasmus tüm insani ölçülerin üzerindedir. O ilahi bir varlıktır. Yeri tanrı katında olan bir varlık gibi dini bir saygıyla onurlandırılması gerekir. Bir başka humanist Kamerius ise şöyle yazar. Musalların evreninde yabancı sayılmak istemeyen herkes ona hayranlık duyuyor. Onu göklere çıkararak övüyor. Biri ondan bir mektup almayı başarabildiği takdirde ünü çok büyük oluyor ve zaferlerin en görkemlisini kutluyor. Onunla konuşabilen ise cennete yeryüzünde kavuşuyor. Durum gerçekten de böyledir. Daha kısa süre öncesine kadar kimselerin tanımadığı bu bilginin o zamana kadar yaşamını itaflarla ders vererek ve yardım isteyen mektuplar yazarak güçlükle yürütebilmiş, alçaltıcı yaltaklanmalarla iktidar sahiplerinden bir lokma ve bir hırkaya yetecek kadar arpalıklar elde etmeye çalışan bu insanın yakınlığını kazanabilme uğruna bir yarıştır başlamıştır. Şimdi ona talip olanlar iktidar sahipleridir ve dünya iktidarıyla Paranın düşünceye hizmet etmek zorunda kalması her zaman zafer sevinciyle izlenen bir oyun ola gelmiştir. Artık imparatorlar, krallar, prensler ve dükler, bakanlar ve bilginler, papalar ve yüksek din adamları birer bendesi gibi onun yakınlığını elde edebilmek için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Her iki dünyanın efendisi olan İmparator Karl ona danışmanları arasında yer önerir. Erasmus'u 7. Henry İngiltere'ye, Avusturya İmparatoru Ferdinand Viyana'ya, Birinci Françis Paris'e çağırmaktadırlar. Hollanda'dan, Brabant'tan, Macaristan'dan, Polonya'dan ve Portekiz'den birbirinden çekici öneriler gelmektedir. Beş üniversite ona bir kürsü sunabilmenin onuru için birbirleriyle çekişmektedirler. Üç papadan saygı ifadeleriyle dolu mektuplar gelmektedir. Erasmus'un odasında zengin hayranlarının gönüllü vergileri olan altın kupalar ve gümüş takımlar birikmektedir. Fıçılar dolusu şarap, değerli kitaplar gönderilmektedir. Herkes onun ünüyle kendisinkini pekiştirebilmek amacıyla gönlünü çalmaya çalışmaktadır. Hem akıllı hem de kuşkucu bir insan olan Erasmus ise bütün bu armağanları ve onurları nazikçe kabul etmektedir. Kendisine armağanlar verilmesine, övülmesine ve göklere çıkarılmasına ses çıkarmamakta, üstelik bütün bunlardan saklamaya gerek görmediği bir hoşnutluk da duymaktadır. Ama kendisini satmaz, kendisine hizmet edilmesine izin verir. Fakat kimsenin hizmetine girmez. Bu tutumuyla da her türlü ruhsal etkinin zorunlu ön koşulu saydığı, o sanatçıya özgü iç özgürlüğünün ve satılmazlığın yılmaz öncüsü olur. Ancak kendi kendisi olarak kalabildiği sürece en büyük güce sahip olacağını bilmektedir. Ününü bir yıldızın parlaklığı ve ile kendi çatısının üzerinde koruyacak yerde, o ünün peşinden saraydan saraya gezmenin son derece gereksiz bir delilik olacağının bilincindedir. Erasmus'un artık çoktandır kimseye gitmesine gerek yoktur. Çünkü herkes ona gelmektedir. Basel onun varlığı sayesinde bir başkent olur. Düşünce hayatı bakımından dünyanın bir odak noktasına dönüşür. Kendi saygınlığını önemseyen hiçbir prens, hiçbir bilgin geçerken yolculuğuna ara verip bu büyük bilgine saygılarını sunmayı ihmal etmez. Çünkü Erasmus'la konuşmuş olmak Artık her yerde kültürel alanda bir tür şövalyeliğe yükseltilme, ona yapılacak bir ziyaret ise tıpkı 18. yüzyılda Voltaire'e, 19. yüzyılda da Göte'ye yapılanlar gibi göze görünmez ruhsal iktidarın simgesel taşıyıcısının önünde yapılan en somut saygı gösterisi anlamını taşır. Yüksek soylular ve bilginler onun elinden bir imza alabilmek için günlerce sürecek bir haç yolculuğuna çıkmayı göze alırlar. Papa'nın yeğeni olan bir kardinal, Erasmus'u üç kez boşuna yemeğe davet ettikten sonra onu Froben'in kirpas içindeki basım evinde ziyaret etmeyi kendisi açısından hiç de onur karıcı bulmaz. Erasmus'un yazdığı her mektup alıcısı tarafından sırmalı kumaştan yapılma keselerde saklanır ve saygıyla eğilen dostlara kutsal bir emanetmiş gibi gösterilir. Büyük ustanın bir öğüdü tüm kapıların açılması için yeterlidir. Göte ve Voltaire dahil hiç kimse... Avrupa'da tek başına ve salt tinsel varlığı nedeniyle bütün dünyayı bu kadar egemenliği altına alan bir güce sahip olmamıştır. Günümüz açısından baktığımızda Erasmus'un bu üstün konumu ilk başta ne eserleriyle ne de kişiliğiyle tam olarak anlaşılabilir. Bugün Erasmus'u akıllı, inancı çok yönlü, esin kaynağı olan ve çekici bir kişilik olarak tanımaktayız. Ama çevresindekileri sürükleyici, dünyayı değiştiren bir düşünce adamı olarak değil. Gel gelelim Erasmus, yaşadığı yüzyıl için yalnızca edebiyat dünyasında kalan bir kişi olmanın ötesindeydi. O, yüzyılın en gizli ruhsal özleminin simgesel anlatımına dönüşmüştü ve bu simgenin ta kendisiydi. Kendisini yenilemek isteyen her çağ, idealini önce bir kişiliğe yansıtır, çağın ruhu, kendi özünü somut bir biçimde, kendi bilinç düzeyinde algılayabilmek için her zaman önce bir insanı tip olarak seçer ve bu biricik, çoğu kez, rastgele seçilmiş bireyi kendi ölçülerinin çok üzerine çıkarmakla bir anlamda kendi coşkularından arınmış olur. Yeni duygular ve düşünceler her zaman yalnızca seçkin bir çevre tarafından anlaşılabilir. Geniş kitle bunları hiçbir zaman soyut düzeyde değil ama yalnızca somut ve insan biçimci düzeyde kavrayabilir. Bu nedenle yenilik, düşüncenin yerine bir insanı, bir görüntüyü, bir örneği koymaktan hoşlanır ve kendi kendisini inançla bunlara benzetmeye çalışır. Çağının bu dileği kısa bir zaman parçası boyunca Erasmus'un kişiliğinde yetkin düzeyde belirginleşir. Çünkü evrensel insan, tek yanlılıktan uzak, çok bilen, geleceğe özgür biçimde bakabilen insan, yeni kuşağın ideal tipi olmuştur. Çağ, hümanizmin çatısı altında kendi düşünme yürekliliğinin ve yeni umutlarının şenliğini yaşamaktadır. Tarihte ilk kez tinsel iktidar, salt miras yoluyla edinilen geleneğe dayanan iktidarın önüne geçmektedir ve eski iktidar sahiplerinin buna gönüllü boyun eğmeleri, değer yargılarındaki bu değişimin ne kadar çabuk yerleştiğinin kanıtıdır. 5. Karl'ın, saraylıların dehşet dolu bakışları önünde bir çobanın oğlu olan Tiziano'nun düşürdüğü bir fırçayı almak üzere eğilmesi, Papa'nın, Michelangelo'nun kabaca verdiği buyruya uyarak ustayı rahatsız etmemek için Sistina Şapeli'nden çıkması, Prenslerin ve psikoposların silah yerine ansızın kitaplar, resimler ve el yazmaları biriktirmeye koyulmaları, evet bunların tümü de yalnızca birer simgedir ve bu kişilerin hepsi böyle davranmakla Avrupa'da yaratıcı düşüncenin iktidara geçtiği ve sanat alanında yaratılanların savaşlarla politikalar sonucunda yaratılanlardan daha uzun ömürlü olacakları olgusu önünde bayraklarını indirmiş olmaktadırlar. Avrupa tarihinde ilk kez olarak anlamını ve misyonunu düşüncenin egemenliğinde parçalanmışlıktan uzak bir Batı uygarlığının örnek yapıtlar yaratan bir dünya kültürünün oluşturulmasında bulmaktadır. Ça bu yeni düşünce biçimi için bayraktar olarak Erasmus'u seçmiştir. Erasmus'u anti barbarus olarak her türlü gericiliğe ve gelenekçiliğe savaş açan biri, daha yüksek düzeyde, daha özgür ve daha insancı bir insanlığın sözcüsü gelecekteki bir dünya vatandaşlığı kavramının yol göstericisi olarak Herkesden önde tutar. Bugün bizler, o yüzyılın gözü pek ve sürekli arayan görkemli bir boğuşmaya atılan, Post'u çağrıştıran insanın bir başka ve daha derin tipinde, Leonardo ve Paracelius'un temsil ettikleri tiple karşılaştırma kabul etmeyecek ölçüde daha görkemli biçimde belirginleşmiş olarak bulmaktayız. Oysa Erasmus'un o zamanlardaki şansı açık ve seçik, kimi zaman aşırı saydan bir biçimde anlaşılabilirliği, yalnızca bilinebilecek olanla yetinmesi, Aşırı nazik yaratılışı gibi bugün son çözümlemede büyüklüğünü yıpratan özellikleriydi. Ve zaman içgüdüsel olarak doğru bir seçim yaptı. Dünyadaki her köklü yenilik, her köklü değişim, şansını önce öfkeli devrimcilerle değil ama ılımı reformcularla dener ve yaşadığı çağ Erasmus'u sessiz ama önüne geçilmez biçimde etkinliğini sürdüren aklın simgesi olarak görmüştür. Avrupa, görkemli bir an boyunca birlik ve bütünlük içerisinde bir uygarlığın, Hümanist düşünde birleşmiştir. Bu uygarlık içerisinde tek bir dünya diliyle, tek bir dünya diniyle, tek bir dünya kültürüyle insanlığa yalnızca yıkımlar getiren o öncesiz parçalanmışlığa son verilmesi öngörülmüştür. Bu unutulmaz deney tuhaf bir biçimde Rotterdamlı Erasmus'un adına ve kişiliğine bağlı kalmıştır. Çünkü Erasmus'un düşünceleri, istekleri ve düşleri dünya tarihinin kısa bir zaman dilimi boyunca Avrupa'ya egemen olmuştur. Ve Avrupa'nın kesin olarak birleştirilmesine ve barışa kavuşturulmasına yönelik bu arı ruhlu iradenin hepimizin ortak vatanının kanla yazılan trajedisi içerisinde yalnızca çok çabuk unutulan bir sahne olarak kalması hem Erasmus adına hem de bizler adına müthiş bir yıkımdır. Erasmus'un tarihte ilk kez olarak gerçekten unutulmaz bir zaman dilimi Avrupa'nın tüm ülkelerini, tüm halklarını ve dillerini çatısı altına alan bu imparatorluğu sertlikten uzak bir hükümranlıktı. Bu imparatorluk kaba güce başvurulmaksızın yalnızca ruhsal edimlerin inandırıcı gücüyle kurulduğundan hümanizm her türlü kaba güçten nefret eder. Yalnızca çağrılarak seçilmiş olması nedeniyle Erasmus kendisine hep haklı gören bir diktatörlüğü uygulamaktan kaçınır. Onun görünmeyen imparatorluğunun devlet ilkeleri zora başvurmama ve iç özgürlüktür. Erasmus anlayışı insanları kendi hümanist ideallerine bağlarken daha önce hükümdarların ve dinlerin yaptığı gibi sabırsızca ve hoşgörüsüz değil ama tıpkı ışığın karanlıkta uçuşan hayvancıkları kendi tertemiz evrenine çekmesi gibi henüz bilgisiz ve yoldan çıkmış olanları kendi aydınlığına yumuşak ve inandırıcı davranarak çağırmak ister. Hümanizm emperyalist değildir. Düşman tanımaz, uşakları da yoktur. Bu seçkin çevreye girmek istemeyen dışarıda kalabilir. Kendisine karşı zor kullanılmaz. Yeni idealin zorla benimsetilmesine kalkışılmaz. Her zaman iç dünyalardaki anlayışsızlıklardan kaynaklanan sabırsızlıklar bu dünya çapındaki uzlaşma öğretisine yabancıdır. Ama öte yandan da bu yeni ruhsal loncaya girmek kimseye yasaklanmaz. Eğitim ve kültür isteyen herkes hümanist olabilir. Her sınıftan her insan, erkek ya da kadın, şövalye ya da rahip, kral ya da tüccar isterse bu özgür topluluğa katılabilir. Hangi ırktan ve sınıftan geldiği, hangi ulustan olduğu Hangi dili konuştuğu sorulmaz. Böylece Avrupa düşünce evreninde yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır. Uluslarüstü. O zamana kadar insanlar arasında aşılmaz duvarlar gibi dikilen diller artık halkları birbirinden ayırmamalıdır. Her yerde geçerli hümanist latince aracılığıyla bu ortak dil aracılığıyla bütün uluslar arasında bir köprü kurulur. Bunun gibi kapsamanın aşırı darlığından ötürü yetersiz bir ideal olan vatan ideali, Avrupa idealince başka deyişle uluslarüstü idealle aşılmalıdır. Erasmus, bütün dünya ortak bir vatandır diye ilan eder ve Avrupa'ya bu üst noktadan baktığında uluslar arasındaki öldürücü düşmanlık İngilizler, Almanlar ve Fransızlar arasındaki her türlü nefret gözüne bir saçmalık olarak görünür. İsa adının hepimizi birleştirmesine rağmen bütün bu deli saçma adlandırmaların bizi hala birbirimizden ayırması neden? Avrupa'daki bütün bu düşmanlıklar, hümanist anlayıştaki insan için anlayış azlığından, eğitim yetersizliğinden kaynaklanan yanlış anlamalardan başka bir şey değildir. Ve gelecekteki Avrupalının görevi, kendisini duygusal bir tutumla parçalanmış ülkelerin hükümdarlarının, bağnaz tarikatçıların ve ulusçu bencillerin kibirli isteklerine kaptırmak yerine, sürekli olarak insanları birbirlerine bağlayanları, ulusların karşısında Avrupa'yı, ana vatan karşısında tüm insanlar için ortak olanı vurgulamak ve Hristiyanlık kavramını sadece bir dinsel topluluğu gösteren bir kavram olmaktan çıkarıp evrensel bir Hristiyanlık anlayışına kendisini adayarak hizmet etmeyi öngören, kendisini beğenmişlikten arınmış bir insanlık sevgisine dönüştürmektir. Demek ki Erasmus, idealinin hedefi salt-kozmopolit bir toplum oluşturmanın ötesindedir. Bu ideal içerisinde daha o zamandan düşünce düzeyinde yeni bir birlik ve bütünlük oluşturan bir Avrupa'ya yönelik kararlı bir irade dile gelmektedir. Gerçi daha önce Roma İmparatorları, Charlemaine gibileri Avrupa'yı birleştirmeyi denemişlerdir ve aynı deneyi sonradan Napolyon da yenileyecektir. Ama bu iktidar sahipleri, halkları ve devletleri kılıç ve ateşin yardımıyla bir araya getirmek istemişlerdir. Fatihler daha güçlü olanların boyunduruğuna sokmak için zayıf ülkeleri kaba güçle ezmişlerdir. Erasmus'ta ise çok önemli bir ayrımla Avrupa ahlaki bir düşünce, bencillikten tümüyle uzak ve ruhsal düzeyde bir istem niteliğiyle ortaya çıkar. Erasmus'la birlikte bugün hala gerçekleştirilememiş bir ideal, yani ortak bir kültürün ve uygarlığın çatısı altında Birleşik Avrupa Devletleri ideali ilk kez belirginleşir. Bu ve buna benzer tüm birleştirici düşüncelerin öncüsü Erasmus için doğal ön koşul, her türlü kaba gücün, özellikle de savaşın yani tüm iyi şeylerin sonunun ortadan kaldırılmasıdır. Erasmus'u edebiyat alanında pasifizmin ilk kuramcısı saymak gerekir. Çünkü Erasmus sürekli savaşlarla geçen bir dönemde savaşa karşı beş yazı kalemi almıştır. 1504'te yakışıklı Felipe'ye yazılan mektup, 1514'te Cambrai Psikoposu'na yazılan Hristiyan prensleri olarak Hz. İsa aşkına barışı kabul etsinler tümcesini içeren yazı, 1515'te Adagia'da doğruluğunu sonrasız koruyacak olan savaş yalnızca onun deneyimini yaşamamış olanlar için güzeldir başlıklı yazı 1516'da Erasmus Dindar bir Hristiyan hükümdarına öğüt adlı yazısıyla genç imparator 5. Karlı uyarır ve sonunda 1517 yılında bütün dillere çevrilmiş olan ama yine de hiçbir ulusun bilmediği Avrupa'nın tüm ulusları ve halklarınca aşağı görülen, kovulan ve öldürülen barışın yakınması yayımlanır. Ama Erasmus daha o zamandan yani zamanımızdan neredeyse 500 yıl önce hep barıştan yana çıkan birinin pek teşekkür ve onay beklemeyeceğini bilmektedir. İnsanın ağzını savaş aleyhine açması artık bir delilik ve Hristiyanlığa aykırı bir davranış sayılıyor. Ama bu durum Erasmus'un en büyük zorbalıkların egemen olduğu bir çağda hükümdarların savaş tutuklarına kararlı bir tutumla sürekli saldırmasını engellemez. Erasmus'a göre Cicero adil olmayan bir barış bile en haklı savaştan daha iyidir demekte de haklıdır. Ve Erasmus, bu yalnız savaşçı, yanında bugün için bile zengin bir kaynak olabilecek kanıtlardan oluşma bir ile savaşa sefer açar. Hayvanların birbirlerine saldırmalarını, bilgisizliklerine vererek anlayışla karşılayabiliyorum diye yakınır. Ama insanlar, savaşın başlı başına bir adaletsizlik olduğunu anlamak zorundadırlar. Çünkü genel olarak savaşta yara alanlar, onu körükleyenler ve yürütenler değildir. Savaşın bütün yükünü masumlar ve... Eline ne zaferlerden ne de yenilgilerden bir şey geçecek olan zavallı halk taşır. Savaşın en büyük yükü bu savaşın hiç ilgilendirmediği kişilerin sırtına biner ve savaşa herhangi bir başarı söz konusu olsa bile taraflardan birinin mutluluğu öteki tarafın zararı ve yıkımı demektir. Demek ki savaş düşüncesiyle adalet düşüncesini birbiriyle bağdaştırabilmek olanaksızdır. O halde diye sorar Erasmus bir kez daha. Bir savaş nasıl haklı olabilir? Erasmus için mutlak ve tek başına geçerli bir doğruluk ne tanrı bilim alanında ne de felsefe alanında vardır. Erasmus'a göre doğruluk ve hak her zaman çok anlamlı ve çok renklidir. Bu nedenle hükümdar hiçbir yerde savaşa razı olacak kadar dikkatsiz olmamalıdır ve haklılığını ileri sürmemelidir. Çünkü kendi davasını haklı görmeyen var mıdır? Erasmus'a göre her hakkın iki yanı vardır. Her şey çok gönlüdür ve taraflarca yozlaştırılmıştır. Biri haklılığına iştenlikle inansa bile bir hak ne zorla çözüme bağlanabilir ne de zorla sona erdirilebilir. Çünkü her savaştan bir başkası bir savaştan bir ikincisi doğar. O halde düşünen insanlar için silahlarla elde edilebilecek sonuç hiçbir zaman bir çekişmenin ahlaki çözümü olmaz. Erasmus açıkça bir savaş çıkması durumunda tüm ulusların düşünürlerinin ve bilginlerinin dostluklarına son vermemeleri gerektiğini savunur. Onların tutumu hiçbir zaman düşünceler, uluslar, ırklar ve sınıflar arasındaki karşıtlıkları hareketli yan tutmalarla güçlendirmek olmamalıdır. Onlar sarsılmaz bir kararlılıkla insanlığın ve adaletin tertemiz evreninde kalmalıdırlar. Onların sonrasız görevleri savaşın iyilikten uzak, Hristiyanlığı aykırı ve vahşi anlamsızlığı karşısında dünya çapında bir ortaklığı ve Hristiyanlık anlayışını savunmaktır. Bu nedenle Erasmus'un en yüksek ahlaki makam olarak Kilise'ye yönelttiği en şiddetli eleştiri, kilisenin Hristiyanlık anlayışındaki dünya barışı düşüncesini, yani Augustus'un o büyük idealini yeryüzündeki iktidarını arttırma pahasına bir yana atmış olmasıdır. Tanrı bilimciler ve Hristiyan hayatının ustaları, Hazreti İsa'nın o kadar nefret etmiş olduğu bir şeyin başkışkırtıcılar olmaktan utanmıyorlar diye bağırır öfkeyle ve sözlerini şöyle sürdürür. Piskoposluk asasıyla kılıç, piskoposluk şapkasıyla mihfer İncil ve kalkan nasıl bir araya gelir? Aynı vaazda hem Hazreti İsa hem de savaş nasıl anılır? Aynı trompetle hem Tanrı hem de şeytan nasıl selamlanır? Demek ki savaşçı din adamı Tanrı buyruğu karşısında bir saçmalıktan başka bir şey değildir. Çünkü böyle bir din adamı efendisinin ve öğretmeninin... Hepiniz barış içinde yaşayın demekle ona iletmek istediği en yüce mesajı inkar etmiş olur. Erasmus sesini ne zaman savaşa, nefrete ve dar görüşlülüğe karşı yükseltse heyecanlanır. Ama öfkesinden kaynaklanan bu heyecan hiçbir zaman dünyaya bakışındaki netliği bulandırmaz. Hem yürekten bir idealist, hem de düşünce biçimi açısından bir kuşkucu olan Erasmus, gerçek dünyada Hristiyanlık anlayışındaki dünya barışının humanist aklın tek başına egemenliğinin gerçekleştirilmesinin önüne dikilen engellerin bilincindeydi. Deliliğe övgüsünde insana özgü deliliğin ve saçmalıkların her türünü iyileşmezlikleriyle birlikte gözler önüne sermiş olan bu düşünür, yazılı sözler, kitaplar, vaazlar ve bilimsel yapıtlarla, İnsan doğasının zorbalık içgüdüsünün öldürülebileceğine ya da en azından uyuşturabileceğine inanan idealist hayalcilerden değildi. Erasmus, bu güçlülük tutkusunun ve savaşma isteğinin yüzlerce ve binlerce yıldan bu yana insanlığın kanına işlemiş olduğunu, bir zamanlar ki yarı hayvan insanın hem cislerine duyduğu, hayvansın nitelikteki o ilk nefretten kaynaklandığını ve insan soyunun hayvani yanlarından tümüyle arınıp insancılaşması için daha yüzlerce, belki de binlerce yıllık bir ahlak eğitimine ve kültürel kalkınmaya gerek bulunduğunu iyi biliyordu. Temel içgüdülerin tatlı ve ahlaktan yana sözlerle silinip atılamayacağını da biliyordu. Ve bu dünyanın barbar yanını bir gerçek ve henüz aşılması olanaksız bir durum olarak kabulleniyordu. Bu nedenle asıl kavgasını bir başka alanda vermekteydi. Bir düşünce adamı olarak güdülenlere ve yoldan çıkarılanlara değil, yalnızca ve yalnızca düşünen kafalara, Hükümdarlara, rahiplere, bilginlere, sanatçılara, başka deyişle Avrupa'daki her çatışmadan sorumlu tuttuğu kişilere seslenebilirdi. Uzak görüşlü bir düşünür olarak kaba güç kullanma içgüdüsünün tek başına çok büyük bir tehlike oluşturmadığını çoktan saplamıştı. Tek başına kaba güç uzun soluklu değildir, darbelerini körü körüne, kudurmuşçasına indirir. Ama bilinçli bir hedef seçmediğinden, düşünmesi de yeterli olmadığından bu tür ani patlamaların ardından şiddetini hemen yitirir ve kendi içinde çöker. Bulaşıcı etki yarattığı ve psikolojik açıdan toplulukları harekete geçirdiği zaman bile yalnızca ilk heyecanın yatışmasıyla birlikte dağılıveren başıbozuk sürülerin varlığı söz konusudur. Tarihin akışı boyunca gerçek bir düzenin ruhsal önderliğinde gerçekleşmeyen ayaklanmalar ve patlamalar Hiçbir zaman tehlikeli olmamıştır. Asıl kargaşalar, kanlı ve yıkıcı devrimler ancak kaba güç kullanma içgüdüsü bir düşüncenin hizmetine girdiği ya da düşünce bu içgüdüden yararlandığı zaman ortaya çıkar. Çünkü başı bozuk bir sürü ancak bir parolayla partiye, örgütlenmeye, orduya, dogmayla bir harekete dönüşür. İnsanlığın kaba güce dayanan tüm büyük çatışmaları kana susamış bir zorbalık iradesinden çok bu iradenin zincirlerini çözen ve insanlığın belli bir bölümünün üstüne yönelten bir ideolojiden kaynaklanır. İnsanların toplumunu dost ve düşman, yandaş ve hasım, kahramanlar ve caniler, inananlar ve dine karşı gelenler diye bölen şey, düşüncenin ve zorbalığın birleşmesinden dogma bir piç olan bağnazlıktır. Bu bağnazlık, tek bir kişinin düşüncesinin diktatörlüğünü, egemen olmasına izin verilen tek inanç ve yaşama biçimi niteliğiyle tüm dünyaya benis ister. Yalnızca kendi sistemini tanıdığından ve yalnızca kendi doğru bildiğini gerçekleştirmek peşinde olduğundan, Tanrı'nın bir çeşitlikler dünyası olmasını istediği dünyada başka herkesi susturabilmek için kaba güce başvurmak zorundadır. İnanç ve düşünce özgürlüğünün tüm kısıtlamalarını, engizisyonu ve sansürü, insanların yakıldığı odun yığınlarını ve idam sehpalarını dünyanın başına saran, gözü kör zorbalık değil ama bir tek yanılık dehası, evrenselliğin düşmanı, tek bir düşüncenin tutsağı olan, bütün dünyayı da kendi hapishanesine çekmek ve kapatmak uğruna sürekli çaba harcayan bağnazlıktır. İşte bu nedenle, insanlığı her zaman, herkese ortak olanları en yüce ve en kutsal varlığı diye gösteren hümanist Erasmus'a göre düşünce, insanın en büyük suçu, Kitlelerin zorbalığı her zaman hazır olan iradelerine gerekli bahaneyi sağlamaktır. Çünkü düşünen insan böyle yapmakla kendisinin başlangıçtaki düşüncelerini vahşice çiğneyip geçecek ve en temiz amaçlarını yıkacak olan güçleri harekete geçirmiş olur. Tek bir kişi kitleyi coşkuya sürükleyebilir. Ama bir kez zincirlerinden boşalmış olan coşkuyu geri döndürmeyi hemen hiçbir zaman başaramamıştır. Sözlerini ufak bir aleve üfleyen bundan yıkıcı bir yangının doğacağının bilincinde olmalıdır tek bir yaşama, düşünme ve inanç biçimini geçerli ilan eden, böylece dünyayı bölünmeye, başka her düşünme ve yaşam biçimine karşı ruhsal düzeyde ya da savaş alanlarında yürütülecek bir savaşa itmenin sorumluluğunu da yüklenmelidir. Her düşünce tiranlığı, insanın düşünme özgürlüğüne karşı açılmış bir savaştır. Ve bu nedenle de Erasmus gibi bütün düşünceler için en yüksek düzeyde bir sentez, tüm insanlığa ortak bir uyum arayan biri, Düşüncedeki her türlü tek yanlılığı körü körüne anlamak istemeyişi kendi uzlaşma düşüncesine yöneltilmiş bir saldırı olarak görmek zorundadır. Bundan ötürü, humanist yetiştirilmiş ve humanist düşünceli insan kendisini hiçbir ideolojiye adamamalıdır. Çünkü bütün düşünceler özleri gereği hegemonya kurmak peşindedirler. Bir humanist hiçbir partiye bağlanmamalıdır. Çünkü bir partiden olan her insanın görevi yanlı görmek, yanlı duymak ve yanlı düşünmektir. Bir humanist Düşünme ve eylem özgürlüğünü her durumda korumalıdır. Çünkü özgürlük olmaksızın adalet, yani bütün insanlığın en yüce ideal sayması gereken tek düşünce gerçekleşemez. Bundan ötürü Erasmus anlayışı doğrultusunda düşünmek, bağımsız düşünmek demektir. Erasmus anlayışı doğrultusunda etkin olmak da karşılıklı anlaşmayı sağlamak amacıyla etkin olmayı dile getirir. Erasmus anlayışını taşıyan, insanlığa inanan kişi, kendi yaşam çevresi içinde insanları birbirinden ayıranları değil, Birleştirenleri destekleyecektir. Onun görevi tek yanlıları, yanlılıklarında düşmanlık besleyenleri, düşmanlılıklarında desteklemek değil, anlayış yaymak ve anlaşmalara zemin hazırlamaktır. Ve zaman, bağnazlığı doğrultusunda yanlılığını ne kadar artırırsa, hümanist insan da bütün bu yanılgıların ve kargaşaların içerisinde tüm insanlara ortak olanı görmesini sağlayan partiler üstü konumunda kalmayı o ölçüde dirençle sürdürecektir. O, Yeryüzünde ruhsal özgürlüğün ve adaletin şaşmaz savunucusudur. Bunun için Erasmus her düşünceye hakkını verir. Ama hiçbir düşüncenin tek başına haklılığını onaylamaz. Deliliği bile anlamaya ve övmeye çalışmış olan Erasmus, hiçbir kuramın ve savın karşısına daha baştan düşmanca dikilmez. Ama bunlar başkalarına saldırmaya yeltendikleri anda karşılarında yer alır. Çok bilen kişi sıfatıyla hümanist insan, Dünyayı özellikle çeşitliliğinden ötürü sever ve bu dünyadaki karşıtlıklar yüzünden korkuya kapılmaz. Tüm değerleri tek bir paydaya, tüm çiçekleri tek bir biçime ve renge indirgemek peşinde olan bağnazlar ve sistem koymak isteyenler gibi dünyanın karşıtlıklarını ortadan kaldırmayı aklının ucundan bile geçirmez. Zaten hümanist düşüncenin belirleyici özelliği de karşıtları düşmanlık olarak değerlendirmemek, görünüşte bağdaşmaz olan her şey için onların üstündeki birliği, insanlığı aramaktır. Erasmus, Hristiyanlık ve Antikça, inanç özgürlüğü ve Tanrı bilim, Rönesans ve Reform gibi birbirine normalde amansız düşman olan ögeleri kendi iç dünyasında uzlaştırmayı bilmiş olduğundan, günün birinde insanlığın da bütün farklılıkları, mutluluk kaynağı bir birlikteliğe, çelişkileri daha yüksek düzeyde bir uyuma dönüştürebileceğine inanmaktaydı. Dünya çapındaki bu anlaşma, Avrupa'da tinsel düzeyde gerçekleşecek bu birleşme, genelde soğukkanlı ve akılcı bir tutumda olan hümanizmin tek dinsel inanç ögesini oluşturuyordu ve hümanizm o karanlık yüzyılda başkalarının tanrıya olan inançlarını ilan ederken duydukları coşkuyla insanlığa olan inancını içeren mesajı dünyanın anlamının, hedefinin ve geleceğinin tek yanlılıklar yerine ortak yanları yaşamak böylece de gittikçe daha insancı, daha insana yaraşır olmak olduğunu haykırıyordu. Hümanizm, insanları hümanist olarak yetiştirmek için tek bir yol tanır. O yol eğitimdir. Erasmus ve yandaşları, insanoğlunun içindeki insancı yanın ancak eğitim ve kitaplar aracılığıyla güçlendirilebileceğini düşünürler. Çünkü onlara göre yalnızca eğitilmemiş, kendisine bir şey öğretilmemiş olan insan kendisini körü körüne tutkularına kaptırır. Eğitilmiş, uygarlaşmış insan, Erasmus'un ve yandaşlarının düşüncelerinin trajik yanlışlığı buradadır. Artık zorbalığa kayamaz eğitilenler kültürlüler, uygarlaşmış olanlar ağırlık kazandıklarında kaos ve vahşet kendiliğinden son bulacak, savaşlar ve ruhsal baskılar çağ dışı eylemler olarak geçmişe karışacaktır. Hümanistler, uygarlık konumunu gözlerinde aşırı büyütmelerin sonucu, o dizginlenmesi olanaksız güçlere sahip bulunan içgüdülerin dünyasını anlayamamışlar, kültür alanındaki imserlikleriyle çözümü neredeyse olanaksız ve korkunç bir sorunu insanlar arasındaki nefret ve insanlığın Büyük psikozları sorununu aşırı yalın bir düzeye indirgemişlerdir. Humanistlerin hesapları çok yalındır. Onlara göre biri alt, biri de üst olmak üzere iki kesim vardır. Aşağıda uygarlaştırılmamış, kaba, yalnızca tutkularına göre yaşayan kitle, yukarıda ise eğitilmişlerin, anlayanların, insancı ve uygar olanların bölgesi yer alır. Humanistlere göre alttaki eğitilmemiş kesimlerin gittikçe daha büyük bölümlerinin üst kültüre çekilmesi başarılabilirse, İşin büyük bölümü de tamamlanmış sayılacaktır. Avrupa'da nasıl önceden vahşi ve tehlikeli hayvanların gezindiği çorak ülkeler gittikçe daha çok oturulabilir kılınmışsa, insanlar arasında da anlayışsızlığın ve zorbalığın zamanla ortadan kaldırılması, özgür, aydınlık ve verimli bir insanlık ikliminin yaratılması mümkün olmalıdır. Böylece hümanistler, dinsel düşüncenin yerine insanlığın önüne geçilemez biçimde ilerlemesi düşüncesini koyarlar. İlerleme düşüncesi Darwin tarafından bilimsel bir yönteme dönüştürülmeden çok önce hümanistlerce ahlaki bir ideal niteliğiyle ortaya konur. 18. ve 19. yüzyıl bu idealden temellenir. Erasmus'un düşünceleri pek çok bakımdan modern toplum düzeninin temel ilkelerine dönüşmüştür. Buna rağmen hümanizmde ve özellikle de Erasmus'un kişiliğinde bir demokrat ve liberalizmin bir öncüsünü görmek çok büyük bir yanılgı olur. Erasmus ve yandaşları halka yani bilgisizlerden ve ergin olmayanlardan onlara göre her eğitilmemiş insan aynı zamanda erginlikten uzak insandır. Oluşan kitleye en ufak bir hak tanımayı bile düşünmezler ve soyut düzeyde tüm insanlığı sevmelerine karşın sıradan halkla ortak bir yanlarının bulunmasından dikkatle kaçınırlar. Daha yakından bakıldığında hümanistlerde soylulara özgü kendisini büyük görmenin yerini yeni bir türe 300 yıl boyunca etkinliğini sürdürecek olan akademik kendisini beğenmişliğe bırakmış olduğu görülür. Bu yeni tutum, hak ve haksızlık, ahlaklılık ve ahlak dışılık konusunda karar verme hakkını yalnızca latince bilen üniversiteli insana tanır. Hümanistler akıl adına dünyayı yönetme konusunda kaba güçle yönetmek isteyen hükümdarlar ve Hz. İsa adına yönetmek isteyen kilise kadar kararlıdırlar. Düşledikleri bir oligarşidir. Kültür, aristokrasinin egemenliğidir. Polisin, devletin yönetimini antik Yunanlılar doğrultusunda yalnızca en iyiler ve en kültürlüler ellerinde bulundurmalıdır. Üstün bilgilerinden, aydın ve hümanist dünya görüşlerinden güç alan hümanistler, arasındaki budalaca ve ancak geriye götürmeye yarayan çekişmelere birer aracı ve önder olarak el atma görevinin yalnızca kendilerine ait olduğuna inanırlar. Ama durumları kesinlikle halkın yardımıyla değil, fakat kitleyi bir yana bırakarak düzeltmek isterler. Böylece temeline inildiğinde hümanizm şövalyeliğin reddedilişi değil, tinsel biçimde yenilenmesidir. Şövalyeler dünyayı kılıçla ele geçirmeye çalışmışlardır. Hümanistler bu işi kalemlerinin gücüyle yapacaklarına inanırlar ve bilincinde olmaksızın tıpkı şövalyeler gibi kendilerine barbarlardan ayrılmalarına yarayan bir toplumsal konum bir tür saray etiketi yaratırlar. Haltan geldiklerini perdelemek için adlarını Latince'ye ya da Yunanca'ya çevirerek soylulaştırırlar. Kendilerine Schwarzert yerine Melanton, Geisler yerine Mykonos, Olerker yerine Olerius, Kofi yerine Saitreus ve Dopnik yerine Kolos gibi adlar takar, kendilerini kentte yaşayan öteki insanlardan dış görünüş bakımından bile ayırmak için özel bir özenle siyah ve bol giysiler giyerler. Bir şövalyeye at üstünde önden gitmek yerine yürüyenlerin arasında gitmesini önermenin aşağılayıcı gelmesi gibi humanistler de bir kitabı ya da bir mektubu kendi ana dillerinde yazmayı bir aşağılanma sayarlar. Ortak kültürel idealleri nedeniyle her biri davranışlarında ve insanlarla ilişkilerinde özellikle soylu bir tutum takınmak zorunda olduğuna inanır. Hepsi de sert sözcükler kullanmaktan kaçınırlar ve zorbalıkla kabalığın egemen olduğu bir çağda Nezaketi özel bir görev sayarlar. Bu düşünce aristokratları sözde ve yazıda, dilde ve davranışta, düşünce ve anlatımlarının soylu olması için çaba harcarlar. Böylece aslında İmparator Maximilian'la birlikte mezara girmiş olan şövalyeliğin can çekişen bu sınıfın son parıltıları kendisine simge olarak çarmıh yerine kitabı seçmiş olan bu tinsel tarikattan yansır ve soylu şövalye sınıfının topların gülleleri saçan zorba gücü önünde yenik düşmesi gibi bu soylu idealist topluluk da bir Luther'in, bir Zwingli'nin yarattığı halk devriminin köylü yumruklarını andıran darbeleri önünde tüm güzelliğiyle ama herhangi bir biçimde karşı koyamadan yıkılıp gidecektir. Çünkü özellikle bu halkı görmezden geliş, gerçekler karşısındaki bu umursamaz tutum... Erasmus'un imparatorluğunu daha başında her türlü ayakta kalabilme olanağından, düşüncelerini de doğrudan etkin olabilme gücünden yoksun kılmıştır. Halkı anlamaya ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışmak yerine, halka tepeden bakarak ders vermeye çalışması organik açıdan hümanizmin temel yanlışıydı. Bu akademik idealistler, imparatorlukların sınırları geniş olduğundan, tüm ülkelerde, saraylarda, üniversitelerde, manastırlarda ve kiliselerde, o güne değin barbarlığın kol gezdiği bölgelerde, Eğitim ve hitabet sanatı ilerlemelerini onlara gururla haber veren görevlileri bulunduğundan artık iktidarın kendilerinde olduğuna inanmışlardı. Oysa aslında imparatorluk yalnızca incecik bir üst yüzeyi kapsamını almaktaydı. Ve gerçeklerle olan bağları da son derece zayıftı. Polonya'dan, Bohemya'dan ve Macaristan'dan ve Portekiz'den gelen mektuplar Erasmus'a her gün sevinçli haberler ulaştırdıklarında bütün ülkelerden imparatorlar, krallar ve papalar Erasmus'un yakınlığını aradıklarında, o zaman Erasmus çalışma odasına kapandığı kimi anlarda kendisine aklın imparatorluğunun artık kalıcı biçimde kurulduğu gibi bir çılgınlığa kaptırabiliyordu. Ama bu Latince mektupların perde arkasında ne milyonlarca insandan oluşan büyük kitlerin suskunluğunu ne de ölçüsüz derinliklerden gittikçe daha şiddetle gelmekte olan homurtuları algılayabiliyordu. Hümanizmin halkın varlığını hiçbir zaman kabul etmediğinden sevgisini kazanmak uğruna kitleye yaltaklanmayı Bilgisizlerle, barbarlarla herhangi bir ilişki kurmayı kültürlü bir kişiye yakışmayan, soyluluğa aykırı bir davranış olarak gördüğünden her zaman yalnızca mutlu bir azınlık için var oldu. Bu anlayışın ürünü olan Platonik İnsanlık İmparatorluğu ise çok kısa bir zaman parçası boyunca bütün dünyayı aydınlatan, bulunduğu yüceliklerden mutlu bakışlarını karanlık yeryüzünde gezdiren, izlenmesi çok görkemli, yaratıcı ruhun katıksız bir ürünü olan, ama yalnızca bulutlardan oluşma bir imparatorluktu. Bu iddialı yapı karanlıklarda çoktandır oluşmaya başlamış, gerçek bir fırtına karşısında dayanamayacak, hiç savaşmaksızın geçmişin pençelerine düşecekti. Çünkü hümanizmin en derinde yatan trajedisi ve çabuk çöküşünün nedeni, düşüncelerinin büyük ama bu düşünceleri yayan insanların büyüklükten uzak olmalarıydı. Sadece akademik düzeyde kalarak dünyaya bir çeki düzen vermeye çalışan insanlarda görüldüğü gibi, Çalışma odalarından dışarı çıkmayan bu idealistlerin de biraz gürünç yanları vardır. Hepsi de kısır ruhlu insanlardır. İyi niyetli, dürüst, latince adlarını bir maskeli baladoymışçasına taşıyan, biraz kendisini beğenmiş kılı kırk yaranlardır. Bir öğretmen gibi titiz davranmaları en canlı düşüncelerin bile ellerinde tozlanıp kalmasına yol açar. Erasmus'un bu küçük yoldaşlarının akademik saflıkları gerçekten duygulandırıcıdır. Bu halleriyle bugün de rastlanan insanlar arasında dostluğu yaymayı ve dünyayı daha güzel kılmayı amaçlayan derneklerde toplanan dürüst insanlara benzerler. Bu kuramcı idealistler ilerlemeye bir dine iman etmişçesine inanırlar. Gerçek dünyada savaşlar birbirini izlerken barış düşüncelerini hayranlıkla alkışlamış olan aynı papalar, imparatorlar ve prensler bir yandan da birbirleriyle ve birbirlerine karşı anlaşmalar imzalayıp dünyayı ateşe verirlerken, Ayık kafayla düş gören bu insanlar yazı masalarının başında ahlakın egemen olacağı bir dünyayı kurgularlar ve sürekli barışın tezlerini kaleme alırlar. Cicero'ya ait yeni bir el yazması bulunduğunda hümanist kılan bütün dünyanın sevinçten yerinden oynayacağına inanır. Ellerine geçen her taşlama heyecandan kendilerini kaybetmeleri için yeterlidir. Ama sokaktaki insanları neyin harekete geçirdiğini, Kitlelerin derinliklerinde baştan beri neyin egemen olduğunu bilmezler ve bilmek de istemezler. Odalarına kapalı kaldıkları için iyi niyetle söyledikleri sözler, gerçeklerin dünyasında titreşimler yaratmaktan uzak kalır. Kötü sonuçlara yol açan bu kopukluk, tutkulardan ve halka dönüklükten bu kadar uzak kalış nedeniyle hümanizm, verimli düşüncelerini gerçekten verimli kılmayı hiçbir zaman başaramamıştır. Öğretilerinin temelinde bulunan görkemli iyimserlik, insanlık düşüncelerinin bu kuramcı öğreticileri arasında sesini halka kadar ulaştırabilecek güçte tek bir kişi bile bulunmadığından yaratıcılık düzeyine ulaşamamıştır. Büyük ve kutsal bir düşünce birkaç yüzyıl boyunca hiçbir parıltısı bulunmayan bir soy içerisinde kuruyup gitmiştir. Ama insanlığa duyulan güvenin, kutsal bulutların yumuşak, Kanla lekelenmemiş parıltılarının Avrupa'mızın topraklarını ışığa boğduğu o kısa zaman parçası dünya tarihinde güzel bir zaman parçasıydı ve bu dönemin ulusların artık aklın çatısı altında barışa ulaştıkları ve birleştikleri yolundaki çılgınca düşü biraz aceleye gelmiş bir düş bile olsa bize düşen ona saygı ve şükran duymaktır. Tarihin kısır ve tek düze bir kendi kendisini tekrarlamadan değişik görünüşler içerisinde aynı anlamsızlıkla yenilenen bir oyundan başka bir şey olmadığına inanmayı reddeden, bunun yerine tarihin ahlaki bakımdan bir ilerleme anlamını taşıdığına ne pahasına olursa olsun inanmayı sürdüren, insanlığın görünmeyen bir merdivenin yardımıyla hayvanların düzeyinden tanrı katına, zorbalıktan bilgece düzen getiren anlayışa doğru tırmandığına, kesin anlaşmayı temsil eden en yüksek aşamanın artık çok yakında olduğuna, bu aşamaya neredeyse erişildiğine inanan insanların varlığı dünya için her zaman gerekli olmuştur. Rönesans ve Hümanizm, dünya tarihinde işte böyle bir an, dünyaya inançla ve iyimserlikle dolu bir an yaratmıştı. O dönemi bunun için sevmemiz ve o dönemde kurulan düşleri aynı nedenle saygıyla karşılamamız gerekir. Çünkü Avrupa insanı tarihinde ilk kez o dönemde geçmişteki tüm çağları aştığı Antik Yunan'da ve Roma'da bile olduğundan çok daha yüce, bilgili, bilge bir insanlığı oluşturmaya koyulduğu gibi bir özgüven kazanmıştı. Ve gerçekler Avrupa'nın imserliğinin bu ilk önderlerini haklı çıkarır gibidir. Çünkü geçmişte ne varsa gölgede bırakan görkemler o günlerde yaşanmamış mıdır? Dürer ve Leonardo yeni bir Zeuxis'in ve Apelles'in, Michelangelo'da da yeni bir Pidas'ın temsilcileri değil midirler? Bilim, yıldızları ve dünyayı açık ve yeni yasalara göre düzenlememiş midir? Yeni ülkelerden akan para, yeni bir zenginlik, bu zenginlik de yeni bir sanat yaratmamış mıdır? Yaratıcı insanları, eğitici sözleri dünyanın dört bir yanına ulaştıran mucize, Gutenberg'in mucizesi o günlerde gerçekleşmemiş midir? Hayır, artık kurtuluşa az kalmıştır. Erasmus ve yandaşlarının sevinçleri budur ve kendi gücü konusunda fazlasıyla aydınlatılmış, bu güçle yeterince donatılmış olan insanlık artık gelecekte yalnızca kardeşçe yaşamak, ahlaklı davranmak ve doğasının hayvansı yanlarını kesin olarak kurutmak yolundaki ahlaki misyonunun bilincine varmalıdır. Ulrich von Hutten'in yaşamak başlı başına bir zevk, çığlığı, bir davul sesi gibi dünyanın dört bir yanına dağılır ve yeni Avrupa'nın vatandaşları Erasmus İmparatorluğu'nun burçlarından inançlı ve sabırsız bakışlarını geleceğin ufkundaki bir ışık çizgisine çevirirler. Bu ışık kafaları sarmış olan uzun gecenin ardından dünya barışının güneşini müjdeler gibidir. Ama karanlık yeryüzünün üzerinde yükselen sabahın kutsal kızıllığı değil, hümanistlerin ideal dünyasını yıkacak olan yangının ilk ışıklarıdır. Germenlerin Roma'ya saldırışları gibi. Luther yani bu bağnaz eylem insanı da ulusal bir halk hareketinin önüne geçilmez, vurucu gücüyle hümanistlerin uluslarüstü idealist düşlerinin üstüne çöker ve hümanizm dünyayı birleştirmeye yönelik çabalarına, daha tam anlamıyla başlayamadan reform hareketi Avrupa'da düşünce düzeyindeki son birliği, evrensel kiliseyi bir balyoz darbesiyle ikiye verir. Büyük hasım, yön verici güçlerin yani kaderin ve ölümün insanlara uyarısız yaklaştıkları enderdir. Bunlar her defasında yüzü örtülü, sessiz bir haberci gönderirler ve kendisine haberci gönderilen, hemen her zaman yöneltilen esrarlı seslenişi duymazdan gelir. O yıllarda Erasmus'un masasında yığılan sayısız onay ve saygı mektuplarının arasında 11 Aralık 1516 tarihini taşıyan Saksonya elektörünün veli hattının özel öğretmeni Spalatin'in yazmış olduğu bir mektup da vardır. Spalatin, Erasmus'a hayranlığını dile getiren ifadelerin ve bilim dünyasından haberlerin yanı sıra yaşadığı kentte bulunan ve Erasmus'a büyük hayranlık duyan genç bir Agustinusçu keşişin ilk günah konusunda kendisiyle aynı görüşte olmadığını da bildirir. Bu keşiş, Aristoteles'in insanın adil davranırsa adil olacağı görüşüne katılmamakta, insanın ancak adil olursa doğru hareket edebilecek bir konuma gelebileceğini savunmaktadır. Önce kişi değişmiş olmalıdır. Eserler ancak ondan sonra gelir. Bu mektup dünya tarihinden bir parçadır. Çünkü Doktor Martin Luther, adı belirtilmeyen ve henüz ünlü olmayan bu Agustinusçu keşiş, Luther'den başkası değildir. Böylece ilk kez büyük Erasmus'a seslenmiş olmaktadır. Ve Luther'in itirazı daha başlangıçta reform hareketinin bu iki büyük önderini ileride birbirine düşman edecek olan temel soruna yöneliktir. O günlerde Erasmus bu satırları doğal olarak üstün körü okur. İşi başından aşkın olan, bütün dünyanın göz bebeği, bir adamın Saksonya'da yaşayan, adı sanı bilinmeyen bir rahiple tanrı bilim konusunda tartışmalara girmek için zaman ayırması da zaten beklenemez. Erasmus mektubu pek dikkat etmeksizin o saat hayatında ve dünyada bir dönüm noktasına gelindiğinin farkına varmaksızın okur. O zamana kadar Erasmus, Avrupa'nın efendisi ve yeni din öğretisinin büyük üstadı sıfatıyla hep yalnız başına olmuştur. Şimdi ise büyük hasım ortaya çıkmıştır. Hafif, belli belirsiz parmak vuruşlarıyla Erasmus'un evinin ve yüreğinin kapılarını çalmıştır. O noktada Martin Luther henüz adını kullanmamaktadır. Ama kısa süre sonra dünya onu Erasmus'un mirasçısı ve zaferi kazanan hasmı diye anacaktır. Luther ile Erasmus arasında gerçekleşen bu düşünce düzeyindeki karşılaşmayı hayatları boyunca kişisel bir karşılaşma izlememiştir. Sayısız yazılarda, bakır baskılarda adları ve resimleri yan yana yer alan, dini Roma'nın boyunduruğundan kurtaran kişiler ilk dürüst Alman protestanları olarak birlikte kutlanan bu iki insan daha en baştan birbirleriyle karşılaştırılmaktan içgüdüsel olarak kaçınmışlardır. Böylece tarih bizi son derece dramatik bir sahneden yoksun kılmıştır. Çünkü bu iki büyük hasmı göz göze görememek gerçekten büyük bir fırsatın kaçırılmış olması demektir. Dünyanın kaderinin iki insanı karakter ve vücut olarak Erasmus ve Luther kadar birbirinin karşıtı niteliğiyle biçimlediği pek az görülmüştür. Bu iki insan etleri ve kemikleriyle düşünce ve yaşam biçimleriyle dış görünüşlerinden sinirlerinin ucuna kadar birbirinden son derece farklı, Birbirine tümüyle düşman kampların ürünüdürler. Bu iki insanın yapılarında hoşgörü ile bağnazlığın, akıl ile tutkunun, kültür ile doğal gücün, dünya vatandaşlığı ile ulusçuluğun, evrim ile devrimin çatışması söz konusudur. Bu karşıtlık daha vücut yapıları bakımından somut olarak ortaya çıkar. Bir maden işçisinin oğlu olan köylü atalardan gelme Luther, turp gibi sağlıklıdır. İçinde birikmiş olan gücün neredeyse tehlikeli zorlaması altındadır ve bastığı yeri titretir. Alabedine canlıdır ve bu canlılığın verdiği kaba saba zevki de yansıtır. Bir Bohemyalı gibi tıkınıyorum, bir Alman gibi de içiyorum. Her yanından hayat fışkıran bir insandır. Bütün bir ulusun şiddeti ve vahşiliği bu durduğu yerde kaynayan canlı da toplanmıştır. Sesini yükselttiğinde konuşmasıyla birlikte sanki bir orgun bütününü çalmaya başlar. Ağzından çıkan her söz taze fırından çıkma siyah köylü ekmeği gibi lezzetli ve tuzludur. İnsan onun konuşmasında, Doğanın tüm ögelerini, kaynakları, kokusu ve gübresiyle toprağı algılar. Bu ateşli konuşma biçimi bir fırtınanın vahşiliği ve yıkıcılığıyla tüm Alman topraklarında eser. Luther'in dehasının kaynağı entelektüel yapısından çok daha ileri ölçüde bu somut şiddetinden kaynaklanır. Son derece büyük bir betimleme gücüyle halkın dilini konuştuğu gibi bilincinde olmadan kitleye koşut düşünür ve kitlenin iradesine doğruya varan bir coşkule sergiler. Kişiliği aynı zamanda Alman olan ne varsa tümünün patlamasını Almanya'da protestoya geçen ve başkaldıran tüm içgüdüleri dünyanın birinci önünde sergiler ve ulus onun düşüncelerini paylaşırken o da ulusun tarihine geçer. Doğal gücünü kaynağına geri verir. Bu iri yapılı, iri kemikli, kanlı canlı Luther'den, dar alnında Michelangelo'nun Musa'sındaki boynuzlarını çağrıştırıcısına yer alan, iradenin göstergesi olarak korkutucu biçimde yükselen, Kabarıklıklarıyla bu insandan sonra bir düşünce adamı olan Erasmus'a o teni parşömen rengi, derisi incecik, kendisi zayıf ve her an yere yığılabilirmiş izlenimini uyandıran insana bakıldığında her ikisi salt vücut yapıları bakımından karşılaştırıldığında göz bir olguyu akıldan önce kavrar. Birbirine bu kadar karşıt iki kişi arasında sürekli bir dostluk, bir anlaşma asla olası değildir. Hep hastalıklı olan, soğuktan titreyerek, hep odasının gölgeliklerinde kalan, kürklerine sarınarak oturan, Luther'in aşırı sağlıklı olmasına karşılık sağlığından yana hep aksaklıklarla boğuşan Erasmus, hasmının aşırı ölçüde sahip bulunduğu ne varsa sürekli eksikliğini çeker. Bu zayıf yapılı insan soluk renkli, zavallı kanını hep burgonya şarabının yardımıyla sıcak tutmak zorundadır. Oysa ayrıntılardaki karşıtlıklar hep en somut ayrımlardır. Luther, kıpkırmızı şişen damarlarını akşamları iyi uyuyabilmek amacıyla yatıştırmak için her gün kuvvetli Wittenberg birasına içmek gereğini duyar. Luther, konuştuğu zaman bulunduğu evin içinde gök gürültüleri dolaşır. Kilise titrer, dünya sarsılır. Ama o, masa başında ve dostlarının arasında çevreyi titreten kahkahalar atmasını da iyi bilir. Müzikteki tanrısal yanı, çok seven biri olarak güçlü erkek sesiyle şarkı söylemekten de çok hoşlanır. Buna karşılık Erasmus, Göğsünden hasta gibi alçak sesle konuşur. Söyleyeceği her tümceyi dantel gibi işler. Luther'e gelince onun konuşması da yazması da kör bir at örneği dolu dizgindir. Luther'in kişiliği gücü çevresine bir atmosfer gibi yayar. Çevresinde bulunan herkes Melanchthon'dan Spalatin ve dahası Prensler Luther'in buyurgan kişiliğinin etkisiyle ona neredeyse hizmet etmeye hazır bir konuma girerler. Buna karşılık Erasmus'un gücü kendisinin gözükmediği yerde yani yazıda. Mektupta, yazılı sözde en belirgin biçimde ortaya çıkar. Erasmus, her şeyi ufak tefek, zavallı ve ihmale uğramış vücuduna değil ama dünyayı kavrayan Engin kafasına borçludur. Bu iki adamın tinsellikleri de düşünce dünyasının çok farklı bölgelerinden kaynaklanır. Erasmus, hiç kuşkusuz ikisinden de daha ileri görüşlü ve bilgilidir. Hayatın ona yabancı olan hiçbir yanı yoktur. Aklının soyut gücü... Gün ışığının renksizliği ve netliğiyle sırların bütün aralıklarından ve çatlaklarından sızar ve her şeyi aydınlatır. Luther'in ufku ise Erasmus'unkinden çok daha dar ama daha derindir. Onun dünyası Erasmus'un dünyasından daha dardır. Hem de karşılaştırılamayacak kadar dardır. Ama Luther her düşüncesine, her inancına kişiliğinin atılganlığını katmasını bilir. Her şeyi iç dünyasına sokup kıpkırmızı kanıyla alabildiğini ısıtır. Her düşünceyi o müthiş yaşama gücüyle gebe bırakır, bağnazlaştırır ve bir kez saptayıp benimsediğini bir daha bırakmaz. Her iddia tüm yaratılışıyla özdeşleşir ve ondan olağanüstü bir dinamik güç kazanır. Luther ve Erasmus sayısız kez aynı düşünceleri dile getirmişlerdir. Ama bir düşünce Erasmus'tan çıktığı zaman düşünenler üzerinde salt tinsel bir çekicilik yaratırken Luther'in ağzından çıktığında sürükleyici kişiliği sayesinde hemen parolaya, çığlığına, maddeleşmiş isteme dönüşür. Luther, bu istemleri kutsal kitaptaki tilkilerin yangınları örneği, bütün insanlığın vicdanını tutuşturuncaya kadar bir kırbaç gibi dünyanın suratına çarpar. Erasmus'un bütün çabalarının son hedefi, düşüncede huzuru ve barışı sağlamaktır. Luther'in çabalarının amacı ise, duyguları gerileme sokmak ve sarsmaktır. Bu nedenle, Erasmus en büyük gücünü en açık seçik, en soğukkanlı konuşabildiği zaman, bir coşku insanı olan Luther ise öfke ve nefret dudaklarını en çok yaktığı zaman kazanır. Bu türden bir karşıtlığın savaştaki hedef aynı olsa bile tarafları organik olarak birbirine hasım olmaya sürüklemesi kaçınılmazdır. Başlangıçta Luther'in ve Erasmus'un istedikleri aynı şeydi. Ama yaratılışları gereği isteme biçimlerinde ortaya çıkan büyük karşıtlık kişilikleri bakımından ve bu istekleri birer çelişkiye dönüştürdü. Düşmanca davranışlar Luther'den kaynaklandı. Dünyaya gelmiş tüm dahiler arasında Luther belki de en bağnaz, en boyun eğmez ve en savaşçı olanıydı. Çevresinde yalnızca hizmetlerinden yaralanmak için kendisine hep evet diyenlerin, hırsını çıkarıp ezmek için de hep hayır diyenlerin varlığına dayanabilirdi. Erasmus için ise bağnazlıktan uzak, neredeyse bir din olup çıkmıştı ve Luther'in sert diktatör tonu, söylediği ne olursa olsun Erasmus'un ruhunu bir bıçak gibi yaralamaktaydı. Luther'in yumruklarını vurmasına ve ağzından köpükler saçarak konuşmasına Erasmus, düşünürler arasında dünya vatandaşlığı anlamında bir anlaşma sağlamayı en yüce hedef bilen bu insan, salt bedensel bakımdan bile dayanamıyordu. Ve Luther'in kendisine duyduğu, Luther'in kendisinin tanrıdan emin olmak diye adlandırdığı güven, Erasmus'a yanılgıların ve deliliğin pençesine kaçınılmaz olarak hep düşen dünyamızda kışkırtıcı, Neredeyse Tanrı'yı inkar eden bir kendisine beğenmişlik olarak gözükmekteydi. Luther'e gelince o da doğal olarak Erasmus'un inancı ilişkin konulardaki kararsız ve kaypak tavrından bir türlü karara varmayı istememeyi istemesinden gerçek inancının hiçbir zaman saptanamayışından nefret etmekteydi. Erasmus'un tavrını açık seçik ortaya koymak yerine estetik bakımdan kusursuz yapay konuşması Luther'in midesini bulandırıyordu. Erasmus'un kişiliğinin derinliklerindeki bir şeyler Luther'i Luther'in kişiliğinin derinliklerindeki bir şeyler de Erasmus'u kaçınılmaz biçimde sinirlendirmekteydi. Bu nedenle yeni Hristiyan öğretisinin bu ilk iki havarisinin Luther ile Erasmus'un işbirliği yapmamış olmalarının sadece dış nedenlerden ve rastlantılardan kaynaktığı yolundaki görüş akıl dışıdır. İkisinin birbirlerine en benzeyen yanlarının bile düşüncelerindeki ve yaratılışlarındaki farklılık nedeniyle birer ayrılığa dönüşmesi zorunluydu. Çünkü bu iki insanın farklılıkları organikti. Bu farklılık beyinden başlayıp içgüdülerin örgüsüne, oradan da kanın kanallarıyla bilinçli düşünme iradesinin artık egemen olamadığı derinliklere kadar uzanıyordu. Bu yüzden bu iki insan politik düşüncelerle ve ortak davaları uğruna birbirlerini uzun süre esirgeyebildiler. Birer ağaç gövdesi gibi bir süre aynı akıntıda yan yana yüzebildiler ama daha ilk dönemeçte ilk yol ayrımında birbirleriyle çatışmaları, yazgıları gereğiydi. Dünya tarihinin bir parçası olan bu çekişme kaçınılmazdı. Bu savaşı Luther'in kazanacağı daha baştan belliydi. Bu yalnızca Luther daha güçlü bir deha olduğu için değil ama savaşa daha alışkın ve savaşmaktan hoşlanan bir kavgacı olduğu için böyleydi. Luther hep savaşçı bir kişilik, tandıyla, insanlarla ve şeytanla sürekli çarpışan, doğuştan kavgacı biri olarak kaldı. Savaş onun için yalnızca bir zevk ve bir gücünü harcama yolu değil. Ama durup dinlenmek bilmeyen yaradılışı için neredeyse bir kurtuluş yoluydu. Dövüşmek, çekişmek, küfretmek, Luther için bir tür kan aldırmak demekti. Ve gerçek boyutlarını ancak böyle coştuğu, çevreyi kasıp kavurduğu zamanlar ulaşabiliyordu. Bu nedenle ister haklı ister haksız olsun kendisini her davanın içine tutkulu bir keyifle atıyordu. Dostu Busser onun için şöyle yazar. Karşısına bir hasmı çıktığı zaman bu adamın içinde kaynayan öfkeyi düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor. Çünkü Luther savaşa atıldığında kendisini yitirmişçesine tüm bedeneyle gözlerini kan bürümüş olarak ve ağzından köpükler saçarak çarpışırdı. Sanki bu germen ırkına özgü öfkeyle bir anlamda vücudundan zehir atmış olurdu. Ve gerçekten de ancak böylesine delice savaştıktan ve öfkesini dindirdikten sonradır ki rahatlardı. O zaman bütün kanım yenileniyor. Yeteneklerim yeniden güçleniyor ve tüm zaaflar uçup gidiyor. Bu kültürlü tanrı bilim doktoru, savaş alanında hemen bir ücretli askere dönüşür. Geldiğimde kafalarını topuzla ezeceğim. Bütün benliğini çılgınca bir zorbalık ve vahşet sarar. İster diyalektik tartışma yöntemi olsun, ister en kaba sövgüler, elinin altındaki her silahı kullanır, her türlü çekingenliğe sıyırıp atar ve gerektiğinde düşmanı ortadan kaldırmak için doğruluktan sapmaktan, iftira etmekten de kaçınmaz daha iyinin ve kilisenin uğruna iyi ve güçlü bir yalandan da ürkülmemelidir. Şövalye ruhu bu köylü savaşçıyla tümüyle yabancıdır. Artık yenilmiş olan düşmana bile ne soylu davranır ne de acıma duyar. Savunmasız yerde yatmakta olana bile gözünü kan dürümüşçesine vurmayı sürdürür. Tamus Münzer ve on binlerce köylü iğrenç bir biçimde öldürüldüklerinde sevinç çığlıkları atar ve açıkça onların kanının sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyerek övünür. Domuz Zvanklin'ın, Karstadt'ın ve ona karşı çıkmış olan bütün ötekilerin ölüme gitmelerinden büyük mutluluk duyar. Bu gözünü nefret bürümüş olan insanın bir düşmanının hakkını ölümünden sonra bile teslim ettiği hiç görülmemiştir. Kürsüde dinleyenleri kendisine hayran bırakan insancı bir ses, evinde sevecen olan bir aile babası, sanatçı ve yazar olarak en yüksek düzeydeki kültürün temsilcisi olan Luther, bir savaş başlar başlamaz, acıma ve adalet tanımayan... Dev bir öfkenin tutsağı bir canavara dönüşür. Doğasının bu vahşi yanı nedeniyle yaşama boyunca hep savaş peşinde koşmuştur. Çünkü ona göre savaş yalnızca en zevkli değil, aynı zamanda da ahlak açısından en doğru olan yaşama biçimidir. Bir insan, özellikle de bir Hristiyan, bir savaşçı olmak zorundadır, der gururla aynaya bakarak ve daha sonra kaleme aldığı bir mektupta bu inancının sınırlarını... Tanrının savaştığı tartışma götürmez biçimindeki esrarlı savıyla gökyüzüne kadar genişletir. Erasmus ise bir Hristiyan ve bir Hümanist olarak ne savaşçı bir Hazreti İsa ne de savaşçı bir Tanrı tanır. Bu kültür aristokrati için nefret ve öc alma tutkusu barbarlığa dönüşten başka bir şey değildir. Her türlü boğuşmadan ve kargaşadan tiksinir. Doğuştan uzlaşmadan yana yaratılışıyla kavgadan Luther'in hoşlandığı ölçüde nefret eder. Kavgadan ürkmesi konusunda bir defasında şöyle demiştir. Elime büyük bir çiftlik geçseydi ve bunun için bir dava açmak zorunda kalsaydım, çiftlikten vazgeçmeye yeğlerdim. Bir düşünür olarak Erasmus, kendisiyle aynı düzeyde olan düşünürlerle tartışmaktan hiç kuşkusuz zevk alır. Ama bu, şövalyenin soylu bir oyun olarak turnuvayı sevmesi gibidir. Humanist eğitimden geçenlerin oluşturduğu forumda Erasmus'un hoşlandığı, Akıllı kişilerin klasik kültürün ateşinden geçmiş kılıçlarla eskirim sanatının inceliklerini ortaya koymalarıdır. Birkaç kıvılcım çıkarmak, birkaç becerikli ve yeni hamle yapmak, kötü bir latince süvarisini atının üstünden almak, düşünce şövalyeliği alanında bu türden oyunlar Erasmus için asla etici değildir. Buna karşılık Erasmus, Luther'in bir düşmanının üstüne çıkıp tepinmekten aldığı zevki, Hiçbir zaman anlayamayacak, kalemiyle yürüttüğü çok sayıdaki savaşlarda nezaketi hiçbir zaman elde bırakmayacak, Luther'in düşmanlarına saldırırken tutsağı olduğu o öldürücü nefrete kendisini hiçbir zaman kaptırmayacaktır. Erasmus bir savaşçı olarak doğmuş değildir. Ayrıca uğrunda savaşmasını gerektirecek kesinlikle bir inancı da yoktur. Nesnel kişiliklerinin kendilerine güvenleri azdır. Kendi görüşlerinden kolaylıkla kuşkuya düşerler ve hasımlarının kanıtlarını en azından gözden geçirmeye her zaman hazırdırlar. Ama hasmı konuşturmak demek aynı zamanda ona bir hareket alanı tanımak anlamına da gelir. Ancak hiçbir şey duymamak için kulaklarını inatla tıkayan ve savaşta sarhoşluğunu koruyabilen kişiden iyi savaşçı olabilir. Bir coşku insanı olan Luther için hasımlarının her biri ortadan kaldırılması gereken bir şeytanın elçisi bir İsa düşmanıdır. Hümanist Erasmus da ise düşmanlarının en taşkın davranışları bile ancak bir acıma duygusu uyandırabilir. Zweigli, bu iki rakibin karakter karşıtlıklarını Luther'i Aes'la, Erasmus'u da Odysseus'la karşılaştırarak yetkin bir biçimde ortaya koymuştur. Aes, Luther, bir savaşçıdır savaşmak için doğmuştur ve tek yurdu savaş alanlarıdır. Odysseus, Erasmus ise savaş alanına sadece rastlantı ile gelmiştir ve sakin İthakesine, derin düşüncelere dalabildiği o mutlu adaya eylemlerin dünyasından, zamandan bağımsız zaferlerin ya da yenilgilerin yenilmesi olanaksız platonik düşüncelerin varlığı karşısında bütün önemlerini yitirdikleri düşünce dünyasına geri dönebilmekten mutludur. Erasmus savaşmak için doğmamıştı ve bunu biliyordu. Doğasının yasasına karşı gelerek savaşa karıştığı yerde ise yenik düşmesi kaçınılmazdı. Çünkü sanatçı, bilgin, ne zaman kendi sınırlarını aşıp eylem insanının, her şeyi gücüyle elde eden insanın yoluna çıkarsa, kendi ölçülerini kendi eliyle daraltmış olur. Düşünce insanı yan tutmamalıdır. Onun hareket alanı, her türlü çekişmenin üzerinde yer alan adaletin alanıdır. Erasmus, Luther'in ilk ve hafiften kapı vuruşunu duymazdan gelmiştir ama kısa zaman sonra ona kulak vermek zorunda kalacak ve bu yeni adı yüreğine gömecektir. Çünkü adını kimsenin bilmediği Agustinusçu keşişin 95 tezini Wittenberg kilisesinin kapısına çıkarken indirdiği çekit darbeleri bütün Almanya'da yankılanmaktadır. Henüz mürekkebi kurumamış yapraklar meleklerin eliyle dağıtılmışçasına hızla elden ele dolaşır. Bir gece içinde Erasmus'un yanı sıra Martin Luther'in adı da özgür bir Hristiyan öğretisinin etkin bir öncüsü ve savaşçısı olarak bütün Alman halkının belleğine yerleşir. Halk adamı Luther, dahice bir sezgiyle Alman halkının Vatikan'ın baskısını en acı biçimde duyduğu nazik noktaya, günahların para karşılığında bağışlanması konusuna değinmiştir. Bir ulusun en ağrına giden yabancı bir güç tarafından haraç vermeye zorlanmaktadır. Kilisenin insan olduğu için öncesiz korku kaynağı olmuş bir inancı elde edilen bedelden yüzde alanların ve bu işi uğraş edinenlerin eliyle paraya çevirmesi, Alman köylülerinden ve kent soylularından önceden hazırlanmış makbuzlar karşılığında sızdırılan paraların yurt dışına çıkıp Roma'nın kasalarına akması, uzun süreden beri bütün ülkede derin ve henüz sözcüklerin kalıbına dökülmemiş bir ulusal nefretin kökleşmesine yol açmıştı. Luther, kararlı eylemiyle bu barut fıçısını ateşlemiş oldu. Dünya tarihi açısından asıl önem taşıyan noktanın bir kötüye kullanmaya karşı çıkmak değil fakat bu karşı çıkmanın biçimi olduğu hiçbir zaman bu olaydaki kadar belirginleşmemiştir. Gerek Erasmus, gerekse öteki hümanistler, Günahların para karşılığında affolunması ve cehennem ateşinden kurtuluşun satılığa çıkarılması karşısında kayıtsız kalmamış bu kurumu ince alaylarıyla yermişlerdi. Ne var ki alay ve şaka yalnızca var olan güçleri olumsuz yönde etkileyip parçalamaya yarar. Buna karşılık yaratıcı bir atılım için varlığı gerekli yeni güçlere kaynaklık edemez. Luther ise doğuştan sahip olduğu sonradan edinilmesi olanaksız bir içgüdü sayesinde her soruna en etkili ve herkesin anlayabileceği biçimde el atmasını biliyordu. Tarih sahnesine adımını attığı andan başlayarak bir halk önderi dehasını taşıdığını kanıtlayan tüm görsel jestleri ve hedefini şaşmayan sözcükler seçme yeteneğini ortaya koymuştu. Papa hiçbir suçu bağışlayamaz ya da Papa'nın verdiği cezalar yalnızca kendi adına verilmiştir şeklindeki ilkelerini kısa ve açık seçik dile getirdiğinde bu sözler bütün bir ulusun vicdanında şimşeklerin parıltısını ve gök gürültülerinin sarsıntısını yansıtıyor. San Pietro kilisesi temellerinden sarsılıyordu. Erasmus ve yandaşlarının alay ve eleştirileriyle düşünürlerin dikkatini çekebildikleri ancak kitle tutkularının evrenine inemedikleri yerde Luther tek bir atılımla halkın duygularının derinliklerine ulaşabiliyordu. İki yıl gibi kısa bir zaman parçası Luther'i Almanya'nın simgesi, Roma'ya niteliğini taşıyan bütün ulusal dilek ve isteklerin savunucusu, ulusal direnişin odak noktası yapmaya yetti. Erasmus gibi kulağı delik ve meraklı bir kişinin Luther'in eyleminden hemen haberdar olduğundan kuşku duyulamaz. Gerçekte duyduklarının Erasmus için sevinç kaynağı olması gerekirdi. Çünkü Luther'in kişiliğinde özgür bir din bilimi uğrunda yürüttüğü savaşta kendisine yeni bir yandaş bulmuş oluyordu. Gerçekten de başlangıçta Erasmus'un ağzından bir yakınma ya da yergi duyulmadı. Bütün iyi insanlar Luther'in içtenliğini seviyorlar. Luther'in şimdiye kadar yaptıklarıyla dünyaya yararlı olduğu kesindir. Erasmus, hümanist dostlarına Luther'den böyle övgüyle söz ediyordu. Ancak bu ileri görüşlü ruh bilimcinin ruhunda ilk kuşkuların tohumları da filizlenmeye başlamıştı. Luther'in pek çok yergisi gerçekten yerinde diyor, sonra bir iç çekişiyle ekliyordu. Ama keşke bütün bunları yaparken biraz daha ölçülü davransa. Duyarlı Erasmus, içgüdüsüyle, sezgisiyle Luther'in coşkun yaratılışını bir sakınca olarak görüyor ve her zaman böyle ateşli bir havayla ortaya atılmaması için onu uyarıyordu. Bence ağırbaşlılık, düşünmeden girişilen davranışlardan çok daha yarar sağlar insana. Hazreti İsa, dünyaya bu yolla egemen oldu. Erasmus'u tedirgin kılan Luther'in sözleri ve ortaya attığı ilkeler değildir. Bütün yazılarında ve girişimlerinde kendisini belli eden demagojik ve bağnaz tondur. Erasmus'a göre tanrı bilim alanına giren bu türden nazik sorunları alçak sesle ve kültürlü bir çevrede konuşmak, vulgus profanumu akademik latince ile saf dışı etmek yeğlenmelidir. Tanrı bilimin nazik konuları ayakkabıcıların ve hırdavatçıların bile söze karışmasına olanak sağlayacak biçimde sokak ortasında tartışılamaz. Hümanistlere göre, halkın önünde ve onun duyması amacılığıyla yapılacak her türlü tartışma, o tartışmanın düzeyini düşürür. Ve tumultus, yani kargaşa, halkın arasında bir heyecan dalgasının doğması tehlikesini de beraberinde getirir. Erasmus, gerçek uğrunda yürütülecek her türlü propaganda ve kışkırtmadan nefret eder. Gerçeğin içinde var olan, etkisini kendiliğinden geliştirip yayan güce inanır. Ona göre bir kez sözlerin aracılığıyla dünyaya yayılan bilgi, tamamen düşünsel bir düzeyde gelişmek zorundadır. Özünde daha ileri bir doğruluk ve gerçeklik düzeyine erişmek için kitlenin alkışını ya da parti çabalarını gereksinmez. Düşünce adamının yapması gereken gerçekleri saptamak ve sözcüklerin kalıbına dökmektir. Yoksa onlar uğrunda savaşmak değil. Demek ki Erasmus'un Luther'in söz fırtınasının ardından kalkan heyecanın koskoca bir toz bulutu gibi kabarışını, hoşnutsuzlukla karşılayışı, karşıtlarının ileri sürdükleri gibi kıskançlıktan değil ama içten bir korkudan, düşünce aristokrati olmasının verdiği sorumluluktan ileri gelmektedir. Ama keşke bunu yaparken daha ölçülü davransa, Erasmus bu ölçüsüz insana ilişkin yakınışını hep yineler, ruhunun derinliklerinde ise bilge ön sizesi, edebiyat, bilimler ve hümanizmden oluşan yüce dünyasının bu tür dünya çapında bir fırtına karşısında ayakta kalamayacağını ona duyurur. Ancak Erasmus ile Luther arasında hala bir iletişim yoktur. Alman reform hareketinin bu en ünlü iki adı birbirlerine karşı henüz suskunluk içindedirler ve bu suskunluk giderek çevrenin gözüne batmaya başlamıştır. Kendisine sakınmasını bilen Erasmus ne yapacağı kestirilemeyen Lutherle ilişki kurmaya gerek duymamaktadır. Luther'e gelince inancının zorlamasıyla savaş alanlarına atıldıkça bu kuşkucu kişiye giderek daha kuşkulu gözlerle bakar. Erasmus için o, insanların sorunlarına din sorunlarından daha çok önem veriyor diye yazar ve böylece aralarındaki ayrılığa da büyük bir ustalıkla dikkati çekmiş olur. Luther için yeryüzündeki en büyük sorun din, Erasmus için ise insancı olandır. Ancak o yıllarda Luther artık yalnız değildir. İstemeksizin ve belki de ne olduğunu iyice anlayamadan yalnızca din ve düşünce alanına ilişkin olarak ileri sürdüğü talepler onu birbirinden çok farklı yarar çekişmelerinin ortasına sürüklemiştir. Luther, artık papa, imparator ve prensler arasında oynanmakta olan politik satranç oyununun önemli bir taşıydı. Onun kazandığı başarının ürünlerinden yararlanmak amacını güden yabancı ve protestanlık öğretisiyle ilgili bulunmayan kişiler, onu kendi erekleri uğrunda sömürmek için çevresinde birikmişlerdi. Başlangıçta tek başına olan Luther, giderek bir partinin, gelecekteki bir dinsel sistemin odak noktası olma yolundaydı. Ama daha protestanlığın büyük kitle ordusu bir araya gelmezden uzun süre önce Alman örgütlenme dehasının bir sonucu olarak Luther'in çevresinde politikacılar, tanrı bilimciler, hukukçulardan oluşan bir kurmay topluluğu belirmişti. Melanton, Spalatin, soylular ve bilim adamları bu topluluğun üyesiydiler. Yabancı elçiler meraklı bakışlarını Saksanya'ya çevirmiş, bu sert adamı güçlü imparatorluğun bağrına girecek bir hançer olarak kullanıp kullanamayacaklarını kendi kendilerine sormaktaydılar. Luther'in tümüyle ahlaki temellere dayanan talepleri üzerinde diplomasinin göze görünmez ağları örülmekteydi. Doğrudan doğruya Luther'in yakın çevresinde olanlar kendilerine ideal yandaşı aramaktaydılar. Luther'in Alman ulusunun Hristiyan soylularına adlı yazısı yayımlanır yayınlanmaz Nasıl bir karışıklığın çıkacağını çok iyi bilen melanton tarafsız Erasmus'un büyük otoritesinin protestanlık davası yararına kazanılması konusunda direniyor, direniyordu. Sonunda bu direnişe boyun eğen Luther, 28 Mart 1519'da ilk kez kişisel olarak Erasmus'a başvurdu övgü sözcükleriyle örülü nezaket tümceleri, mektubu yazanın kendisini sanki Çinlilerin anlatımını anımsatır biçimde, abartmalı küçültüşü, hümanizm anlayışıyla kaleme alınmış bir mektubun olmazsa olmaz ögeleridir. Bundan ötürü Luther'in mektubuna, düşünceleri Erasmus'ta dolu olmayan birinin varlığı düşünülebilir mi? Erasmus'un ışığıyla aydınlanmamış, onun egemenliği altına girmemiş birinin varlığı düşünülebilir mi? gibi tümcelerle başlaması, kendisini ise gerçekten üstün bir bilge kişiye mektupla nasıl başvurulacağını yeni öğrenmiş, elleri nasırlı, kaba saba biri diye tanımlaması özel bir anlam taşımaz. Günahların para karşılığında affolunmasına ilişkin ama aslında hiçbir değer taşımayan sözleriyle adının Erasmus'un kulağına gitmiş olduğunu öğrendiğini belirten Luther, bu nedenle ikisi arasındaki suskunluğun daha uzaması halinde yanlış yorumlanabileceği kaygısını dile getirdikten sonra şöyle devam eder. Ey iyi yürekli insan! İşte sırf bundan ötürü bilgisizliği nedeniyle seninle aynı gök kubbenin ve güneşin altında anılmaya değil, fakat ancak karanlık bir köşede gömülüp kalmaya layık olan bu din kardeşinin önemsiz varlığını da tanı. Bütün mektup aslında bu tek tümcenin uğruna yazılmıştır. Satırlar Luther'in Erasmus'tan elde etmeyi umduğu her şeyi içerir. Luther, karşısındakinden onayını belirtir bir mektup, savunduğu görüşlere yakınlık duyduğunu belirtir. Bugünkü deyişle Luther'in yayın hayatında değerlendirebileceği bir sözcük istemektedir. Zaman Luther için karanlıktır ve bir dönüm noktası oluşturmuştur. Yeryüzünün en büyük gücüne karşı savaş açmış olan Luther'in aforoz belgesi Roma'da hazırlanmıştır bile. Böyle bir savaşta Erasmus'un tinsel desteğini sağlamak Luther'in davası için önemli, dahası belki de bu davayı zafere götürebilecek bir olaydır. Çünkü Erasmus'un adı satın alınmazlığın simgesi diye kabul edilmiştir. Tarafsız kişi taraf tutan için her zaman en iyi bayraktır. Ne var ki Erasmus hiçbir yükümlülük altına girmek istemeyen hele tam tutarının hesaplanması henüz olanaksız bir borcun kefili olmayı asla düşünemeyecek bir insandır. Luther'i şimdiden açıkça onaylamak ilerideki bütün kitaplarına, yazılarına ve saldırılarına ölçü nedir tanımayan bir insana evet demek olacaktır. Her zaman uyumdan yana olan Erasmus, bu adamın zorbaca ve kışkırtıcı yazı stilinden ötürü ruhunun derinliklerinde tedirginlik duymaktadır. Ayrıca Luther'in davası diye nitelendirilen olayın aslı nedir? 1519 yılındaki durum nedir? Yarın bu dava nasıl bir görünüm alacaktır? Bir insandan yana çıkmak, kendisini yüküm altına sokmak, kişisel özgürlüğünün bir parçasından özveride bulunmak, kapsamı kestirilemeyecek borçların sorumluluğu altına girmek demektir. Erasmus ise özgürlüğünün sınırlandırılmasına asla rıza gösteremez. Belki de bu eski din adamının koku alma yetisi, alabildiğine güçlü olan burnu, Luther'in yazılarından belli belirsiz bir dine karşı geliş kokusu almıştır. Kendisini durup dururken güç duruma sokmak, Erasmus'un gözünde hiçbir zaman bir erdem ya da güçlülük belirtisi olmamıştır. Bu nedenle Erasmus... Verdiği karşılıkta açık bir evet ya da hayırdan çok dikkatle kaçınır. Önce Luther'in yazılarını doğru dürüst okumadığını belirterek her yandan gelebilecek saldırılara karşı kendisini güvenlik altına almış olur. Gerçekten de bir katolik rahibi olan Erasmus'un üstlerinin açık izni bulunmaksızın kiliseye düşman kitapları okuması yasaktır. Usta bir mektup yazarı olan Erasmus kesin bir tutum anlayışını haklı göstermek için bu noktayı büyük bir titizlikle vurgular. Din kardeşine teşekkür ederek Luther'in kitaplarının Löwen'de ne kadar büyük bir heyecan yarattığını ve düşmanların bu konuda ne kadar çirkin sözler söylediklerini yazar. Böylece dolaylı yoldan bir sempati belirtisi dile getirmiş olur. Bütün bunlara rağmen iç bağımsızlığın tutkunu olan bu adamın sonradan kendisini bağlayabilecek yüküm altına sokabilecek her türlü onay sözcüğünden kaçınmakta gösterdiği ustalık gerçekten şaşırtıcıdır. Luther'in mezbur şerhini yalnızca şöyle bir karıştırdığını, yani okumadığını açık seçik vurgular ve bu şerhin yararlı olmasını umut ettiğini yazar. Dile getirdiği bir yargı değil, bir dilektir. Luther'le arasına belli bir uzaklık koymak için Luther'in yazılarının kaleme alınmasında, kendisinin de yardımı dokunduğu yolundaki söylentilerle alay ederek, Bunları budalaca ve kötü niyetle söylenmiş sözler diye nitelendirir. Mektubun sonunda Erasmus'un sözleri daha kesindir. Bu tatsız tartışmaların dışında kalmak istediğini açıkça belirtir. Yeniden canlanan bilim yaşamına gereğince destek olabilmek için yapabildiğim ölçüde yansız kalıyorum ve aklın kılavuzluğundaki bir çekimserliğin olaylara haşim bir tutumla karışmaktan daha iyi sonuç vereceğine inanıyorum. Daha sonra Luther'i bir an önce ılımlı olması yolunda uyaran Erasmus, Hz. İsa'nın Luther'e her gün bir parça daha kendi ruhundan vermesi dileğiyle mektubunu noktalar. Böylece Erasmus tavrını belli etmiştir. Tutumu Reoklin tartışmasındakinin aynıdır. Ben bir Reoklin yanlısı değilim ve hiçbir safta yer almıyorum. Yalnızca bir Hristiyanım. Bundan ötürü de Reoklin ya da Erasmus yanlıları diye bir ayrım gözetmiyor. Salt Hristiyanları tanıyorum. Erasmus çizdiği sınırı bir adım aşmama konusunda kararlıdır. Korkak bir insandır. Ancak korku, insana ileriyi görme yeteneğini de kazandırır. Korkunun verdiği tuhaf ve ani duyarlılık, kimi zaman gelecekte yer alacak bir olayın düşlenmesini sağlar. Luther'e bir mesihmiş gibi alkış tutan öteki hümanistlerin tümünden daha uzak görüşlü, aydın kafalı olan Erasmus'ta, Luther'in saldırgan, koşul tanımaz sertlikteki tutumunda yakın bir tumultusun, kargaşanın belirtilerini görmüştür. Ona göre tutulan yolun sonu bir reform hareketi değil, fakat bir devrimdir. Erasmus bu tehlikeli yoldan gitmeyi kesinlikle istemiyordu. Atıldığı tehlikede yoldaşlık etmemin Luther'e ne yardımı dokunabilir? Böyle bir tutum bir yerine iki insanın yıkılıp gitmesinden başka ne sonuç verebilir? Luther bir takım şeyleri çok güzel söyledi ve yerinde uyarılarda bulundu. Ama isterdim ki bu iyi şeyleri büyük yanlışlarıyla yıkmamış olsun. Ne var ki o? Gerçeği söylemem gerekirse bütün yazdıklarını... Bir din adamına yakışır bir anlatımla kalemi almış olsaydı bile kendimi tehlikeye atmazdım. Herkes kendisini bir ideal uğrunda harcayacak kadar güçlü değildir. Papanın ve prenslerin yasalarına haklı oldukları ölçüde uyuyor. Kötü yasalarına ise böyle bir tutum daha güvenli olduğu için sabır gösteriyorum. Öyle sanıyorum ki bu bir direnmenin başarısızlığını gören, bütün iyi niyetli insanlara uygun düşen bir davranıştır. Erasmus hem yaratılışında var olan çekingenlikten hem de o sarsılmaz bağımsızlık tutkusundan ötürü kimseyle ve dolayısıyla da Luther'le de ortak iş yapmamak konusunda kararlıdır. En uygunu herkesin kendi yoluna gitmesidir. Böylece ikisi yalnızca birbirlerine düşman olmama noktasında anlaşırlar. İşbirliği önerisi geri çevrilmiş, onun yerine bir tarafsızlık anlaşması almıştır. Kader. Oyunu sahneye koymak için Luther'i görevlendirmiştir. Erasmus ise yalnızca seyirci kalabileceğini ne yazık ki boş yere umut etmektedir. Eğer Tanrı Luther'in davasının çığ gibi büyümesinden belli olduğu üzere her şeyi izlemişse ve içinde yaşadığımız zamanın çürümüşlüğü karşısında Luther gibi acımasız bir doktoru gerekli bulmuşsa onun buyruğuna karşı çıkmak bana düşmez. Gel gelelim siyasal açıdan hareketli zamanlarda olayların dışında ve yansız kalma yan tutmaktan daha güçtür. Yeni oluşan kamp Erasmus'un tüm hoşnutsuzluğuna karşın temellerini onda aramaktaydı. Luther'in papalığa karşı bir saldırıya dönüştürdüğü kiliseye yönelik reformcu eleştirilerin kaynağı Erasmus'tu. Katolik tanrı bilimcilerin öfkeyle söyledikleri gibi Luther onun yumurtladığı yumurtalar üzerinde kuluçkaya oturmuştu. Erasmus istesin ya da istemesin Belli bir ölçüde Luther'in eylem yolunu hazırlayıcı işlev yerine getirmişti. Erasmus'un eliyle gel dediği yerden Luther içeri saldırdı. Erasmus'un dikkatle açtığı kapıdan Luther fırtına gibi girmişti. Öyle ki Erasmus, Zwingli'ye şunları söyleme ihtiyacını duymuştu. Luther'in istediği ne varsa hepsinin öğreticisi ben oldum ama bunu aşırı bir dille yapmadım. Erasmus ise Luther'i ayıran yalnızca yöntemleridir. Koydukları teşhis ise aynıydı. Gösterişe ve yüzeyselliğe kaymasından ötürü kilise ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak Erasmus ağır tempolu bir iyileştirme yöntemi ve kilisenin mantıkla, ince alaylarla temizlenmesini önerirken Luther neşter kullanıyordu. Erasmus ise bu kadar tehlikeli bir yöntemi geri çevirmek zorundaydı. Kaba kuvvetin her türlüsü onun gözünde iticiydi. Özellikle inanç konularında ikilik çıkmasına yol açmak yerine kendimi parçalatmayı yeğlerim. Bu konuda kararım kesindir. Gerçi Luther'in çok sayıda yanlışı ben barış değil, kılıç getirmek için buradayım ilkesine sarılıyorlar. Ne var ki kilisede din yararına bazı değişiklikleri gerekli görmeme rağmen ayaklanmanın böylesine yol açan her şeyden nefret ediyorum. Erasmus Tolstoy'u hatırlatan bir kararlılıkla kuvvete başvurmanın her türlüsünü reddediyor. Böyle bir değişikliği bir tumultusla kan dökerek elde etmek yerine... Kötü duruma katlanmayı yeğliyordu. Dar görüşlü ve aşırı iyimser olan öteki hümanistler Luther'in eylemine kilisenin özgürlüğe kavuşması ve Almanya'nın kurtuluşu diye alkış tutarlarken Erasmus bu eylemi dünya kilisesini ülke kiliselerinden ayıran Almanya'yı Avrupa'nın oluşturduğu bütünden koparan bir öge olarak görüyordu. Aklıyla kavramaktan çok sezgisiyle gerek Almanya'nın Gerekse öteki germen ülkelerinin papalığının egemenliğinden çıkmalarının en kanlı çekişmeler patlak vermeden gerçekleştirilemeyeceğini biliyordu. Ve savaş, onun gözünde bir gerileme, çoktan yaşanmış çağlara barbarca bir geri dönüş anlamına geldiğinden Hristiyan toplumu içerisinde düşünülebilecek en büyük faciayı önlemek için bütün gücünü ortaya koyuyordu. Böylece Erasmus, gerçekte gücünün sınırlarını aşan bir tarihsel görevi üstlenmiş oluyordu. Bunca gözü dönmüşün ortasında mantığın sesi olmak, Silah diye yalnız kalemini kullanarak Avrupa'nın birliğini, kilisenin birliğini, hümanizmin ve dünya vatandaşlığı kavramının birliğinin yıkılıp gitmekten kurtarmak için savaşmak zorundaydı. Erasmus, uzlaştırma görevine Luther'i yatıştırma girişimiyle başladı. Arkadaşları aracılığıyla söz dinlemeyen bu insanı böylesine kışkırtıcı yazmaması, İncil'i bu kadar İncil'le bağdaştırılması olanaksız biçimde öğretmemesi için durmaksızın uyardı. İsterdim ki Luther bütün çekişmelerden uzak kalsın ve protestanlık davasını içine başka şey karıştırmadan tertemiz yürütsün. Bu onu daha başarılı kılardı. Özellikle her konu kamuoyu önünde tartışılmamalı. Kiliseye ilişkin reform talepleri asla için için kaynayan ve kavgaya eğilimli bir kitlenin kulağına sokulmamalıydı. Diplomat Erasmus, Konuşma sanatının kışkırtıcı gücü karşısında düşünce insanına özgü bir başka ustalığı uygun zamanda susmayı bilmenin yüce sanatını şöyle övüyordu. Her zaman gerçeği olduğu gibi söylemek zorunluluğu yoktur. Önemli olan gerçeğin açıklanış biçimidir. Oysa zaman uygun olmadığında gerçeğin saklanabileceği yolundaki bu anlayış isterse bu saklamanın süresi yalnızca bir dakika olsun Lutere yabancıydı. İnanç adamı olan Luther'e göre insanın yüreği ve ruhuyla bir kez bilincine vardığı her gerçeğe inanması, savaş ve kargaşa çıkması ya da göğün yakılması pahasına onu bütün dünyaya haykırması, hak tanırlıkta temelini bulan en kutsal görevdi. Luther, susma sanatını ne öğrenmişti ne de öğrenmek niyetindeydi. Aradan geçen dört yıl içerisinde yeni ve güçlü bir dili konuşmaya başlamış, bir ulusun birikmiş tüm alma duygularını parmaklarının arasında tutar olmuştu. Yabancı ögelere ve imparatora karşı devrimci bir başkaldırının tutkusuyla yanıp tutuşan Alman ulusunun bilinci, bencil din adamlarına ve yabancılara karşı duyulan nefret ve köylü sınıfındaki dinsel nedenlere dayanan heyecan dalgaları, Luther'in Wittenberg Kilisesi'nin kapılarına indirdiği çekit darbeleriyle vermişti. Bütün sınıflar, prensler, köylüler, kent soylular, gerek özel... Gerekse sınıfsal davalarının protestanlık sayesinde kutsal bir nitelik kazandığı duygusuna kapılmışlardı. Luther'e gözü pek bir kişi ve eylem adamı gözüyle bakan bütün Alman ulusu, o güne kadar parçalanmış olan tutkularının simgesini onun kişiliğinde bulmuştu. Ulusal öge, toplumsal öge ile din coşkusunun potasında birleşirse evreni yerinden oynatan sarsıntılar oluşur ve Luther olayında olduğu gibi sayısız bireylerin o güne kadar bilincinde olmadıkları iradeyi kişiliğinde gerçekleştirdiğine inanan bir adam ortaya çıkarsa o adam ansızın esrarlı güçler kazanır. Daha ilk seslenişiyle bütün bir ulusun gücünü onun gücüne kattığını gören, kendisini kolaylıkla Tanrı'nın elçisi sayar. Luther, yıllardan sonra Almanya'da yine peygamberlerin dilini konuşmaya başlayan adam olmuştu. Tanrı bana Alman ülkesinde bir havari ve İncil'in savunucusu olarak öğretmemi ve yargılamamı buyurdu. Üslendiği görevin esrikliğiyle dopdolu olan Luther, kiliseyi kurtarmak, Alman halkını Papa'nın... Bu kılık değiştirmiş şeytanın elinden sözle, sözle olmazsa kılıç, ateş ve kanla kurtarmak görevinin kendisine Tanrı tarafından verildiğine inanmıştı. Kitlelerin alkışları ve Tanrı'nın buyruklarıyla dolu olan bir kulağa uyarıda bulunmanın ve dikkatli olmasını söylemenin sonuçsuz kalması doğaldır. Kısa bir süre sonra Luther, Erasmus'un ne yazdığı ve ne düşündüğüyle ilgilenmez oldu. Artık ona ihtiyacı kalmamıştı sarsılmaz ve acımasız adımlarla tarihin kendisine çizdiği yolda ilerledi. Erasmus ise aynı dirençle Luther'e karşı sert tutum almakta acele etmemeleri için bu kez karşı tarafa, papaya, biskopozlara, hükümdar ve prenslere yöneldi. Ancak ezeli düşmene olan kör bağnazlık burada da karşısına dikildi. Erasmus uyarısında Aforoza başvurulmasında belki de acele davranıldığını, Luther'in ne de olsa yaşama biçimi genellikle öbülen, sapına kadar dürüst bir kişi olduğunu belirtti. Evet Luther günahların din adamlarınca bağışlanması konusunda bir takım kuşkular ileri sürmüştü. Ama ondan önce başkaları da aynı konuda ileri geri konuşmuşlardı. Her yanılgı dinsizlik olarak nitelendirilemez diyen ezeli uzlaştırıcı pek çok şeyi kötü niyetle değil ama çok acele kaleme aldı. Sözleriyle en amansız düşmanı Luther'i haklı çıkarmaya çalıştı. Erasmus'a göre böyle bir durum karşısında hemen yakmaktan söz etmeye ve kuşku altındaki herkesi Hristiyan öğretisine karşı gelmekle suçlamaya gerek yoktu. Luther'e sövüp saymak ve onu kışkırtmak yerine onu uyarmak ve aydınlatmak daha akıllı bir davranış olmaz mıydı? Kardinal Compecio'ya yazdığı mektupta Erasmus şöyle diyordu. Doyurucu bir çözüm amaçlanıyorsa Papa'nın taraflardan inançlarını açıkça ortaya koymalarını istemesi en olumlu girişim olur. Böylece yanlış betimlemelerin kötüye kullanılmasının önü alınır ve gerek söz gerekse yazıdaki sertlik ve ölçüsüzlük yoğunluğundan yitirir. Uzlaşma yanlısı Erasmus sürekli olarak bir konsilin toplanmasında, bütün bu ilkeler üzerinde bilginler ve din adamlarından oluşan kapalı bir çevrede tartışma açılmasında direnir. Böyle bir tartışma Hristiyanlığın ruhuna yakışır bir anlaşmaya götürecektir. Ancak Roma, Wittenberg'den gelen sese olduğu gibi bu sese de kulaklarını tıkar. Papa'nın başka dertleri vardır o günlerde. Sevgili Raphael Sanziosu, Rönesans'ın yeniden kurulan dünyaya verdiği bu tanrısal armağan, ansızın hayata gözlerini kapamıştır. Şimdi Vatikan'ın odalarındaki süslemeleri ve San Pietro Kilisesi'nin yapısını kim tamamlayacaktır? Medici'lerin soyundan gelen papa için sanat, bu yüce ve kalıcı değer, Saksonya'daki küçük bir eyalet kentinde sürüp giden çekişmelerden yüz kez daha önemlidir. Gözü böylesine görkemli hedeflere yönelmiş bir kilise prensi, Wittenberg'deki küçük keşişe küçümseyerek bakar, prensin kibirli ve güçlerinden emin kardinalleri ise daha kısa bir süre önce Savonarola odun yığınlarının üstüne İspanyodaki dinsizler de ülke dışına yollanmamış mıdır? Luther'in başkaldırısına tek karşılık olarak aforozu önermektedirler. Aforos'dan önce onu dinlemeye, bu köylü kökenli din adamıyla tartışmaya girmeye ne gerek vardır? Erasmus'un uyarı mektupları, önemi dikkate alınmaksızın bir yana atılır. Zaman yitirilmeksizin aforoz belgesi hazırlanır ve Roma elçisine. Almanya'daki bu asiye karşı alabildiğine sert davranmasını buyurur. Kilisenin dik kafalılığı ilk ve ilk olduğu için de en elverişli barışma olanağını ortadan kaldırmıştır. Tam o karar günlerinde Almanya'daki reform hareketinin geleceği tarihin bu sahnesinde günümüzde pek de az dikkat edilmiştir. Çok kısa bir zaman parçası için Erasmus'un eline geçer. İmparator Karl Restak'ı Worms kentinde toplantıya çağırmıştır. Luther son anda boyun eğmeyi kabul etmeyecek olursa bu meclis tarafından yasa dışı kılınacaktır. Restak'a davet edilenler arasında Luther'in yaşadığı eyaletin prensi olan Saksonyalı da vardır. O sıralarda yalnızca Luther'in koruyucusudur ve henüz açıkça ondan yana çıkmış değildir. Kiliseye içten bağlı olan Almanya'nın en zengin kutsal eşya ve aziz kemikleri koleksiyonuna yani Luther'in değersiz ve şeytan işi diye nitelendirip alaya aldığı nesnelerin koleksiyonuna sahip olan bu ilginç adam, Luther'e belli bir yakınlık duymaktadır. Wittenberg Üniversitesi'ne dünya çapında ün kazandıran bu din adamıyla övünmektedir. Ama henüz açıkça ondan yana çıkmak yürekliliğini gösterememektedir. Gerek kendi güvenliğini düşündüğünden, gerekse içinden henüz kesin bir karara varmamış olduğundan, Luther'le kişisel ilişki kurmaktan diplomatça kaçınmaktadır. Tıpkı Erasmus gibi gerektiğinde kendisini koruyabilmek amacıyla onunla arasında kişisel bir ilişki bulunmadığını söyleyebilmek için Luther'i kabul etmez. Ama diplomatik nedenlerden ötürü bu güçlü kuvvetli köylüyü oynanmakta olan satranç oyununda imparatora karşı kullanabilmek umuduyla ve başında bulunduğu eyaletin yargı açısından bağımsız olduğunu vurgulamak istediğinden o güne kadar... Luther'i korumuş ve Papa'nın gazabına rağmen kiliseden ve üniversiteden almamıştır. Ne var ki artık bu dikkatli koruma bile bir tehlikeye dönüşmüştür. Çünkü Luther, beklendiği gibi yasa dışı kılınacak olursa onu korumayı sürdürmek bir eyalet prensinin imparatora açıkça başkaldırması anlamına gelecektir. Bu denli açıktan açığa bir başkaldırı konusunda ise protestanlığı henüz yarı yarıya benimsemiş olan prensler daha kesin kararlı değillerdir. Gerçi imparatorlarının askeri açıdan güçsüz olduğunu bilmektedirler. Fransa ve İtalya ile yürütülen savaş, imparatoru eli kolu bağlı duruma getirmiştir. Prenslerin kendi güçlerini artırmaları için zaman belki de elverişlidir. Ve böyle bir amaç açısından protestanlık davası belki de bahanelerin en güzeli ve onurlusudur. Ancak dindar ve adil bir kişi olan Frederick, bu din adamının ve profesörün gerçek protestan öğretisinin bir habercisi mi yoksa sayısız serüvencilerinden ve tarikat yanlılarından biri mi olduğu sorusuna ruhunun derinliklerinde henüz doyurucu bir karşılık bulamamıştır. Bu büyük ama büyüklüğü ölçüsünde tehlikeli insanı korumayı sürdürmenin sorumluluğunu Tanrı'nın ve kendi mantığının önünde alabilip alamayacağını henüz karar verememiştir. Bu karanlık dönemde çıktığı bir gezide kölden geçen Frederick, Erasmus'un da aynı kentin konuğu olduğunu öğrenir ve hemen Sekreteri Spalater'in aracılığı ile görüşmek üzere onu davet eder. Çünkü Erasmus, din ve dünya sorunlarında hala en yüksek otorite sayılmaktadır. Alabildiğine tarafsız oluşundan ötürü kazandığı haklı ün ve onurun tacı hala başını süslemektedir. Kararsızlığını gidermeye yardımcı olacak en güvenilir öğüdü ondan bekleyen elektör, Erasmus'a açıkça Luther'in davasında haklı olup olmadığını sorar. Gel gelelim Erasmus açık bir eveti ya da hayırı gerektiren sorulardan pek hoşlanmaz. Hele o günün koşulları içinde onun oyununun ölçülmesi olanaksız büyüklükte bir sorumluluğu beraberinde getirmesi olağandır. Çünkü Erasmus Luther'in eylem ve sözlerini onaylar ve bu sayede manen güçlenecek olan Friedrich de Luther'i korumayı sürdürürse Luther ve onunla birlikte Almanya'daki reform girişimleri kurtulmuş olacaktır. Friedrich cesareti kırılıp üzerinden elini çekecek olursa Luther diri diri yakılmamak için ülkeden kaçmak zorunda kalacaktır. Dünyanın kaderi o anda bu evetle hayır arasındadır ve Erasmus, karşıtlarının ileri sürdükleri gibi Luther'e karşı kıskançlık ya da düşmanlık besliyor olsa, ondan bütünüyle kurtulmak için bundan daha iyi bir fırsat düşünülemez. Erasmus'un hasmını onaylamadığını bildiren bir sözü, büyük bir olasılıkla elektörün bundan böyle Luther'i korumaktan vazgeçmesine yol açacaktır. O gün... 5 Kasım 1520 günü Alman Reform Hareketi'nin geleceği büyük bir olasılıkla tümüyle Erasmus'un ürkek ellerinin arasındadır. Erasmus, o tarihi günde onurlu bir tutum alır. Yürekli, büyük, kararlı, kahramanca değil ama onurlu bir tutumdur bu. Ve bu bile oldukça önemli sayılır. Elektörün, Luther'in görüşlerinde haksız ve dine aykırı kaçan bir yan bulunup bulunmadığını sorması üzerine Erasmus, Önce işi şakaya vurarak sıyrılmak ister. Luther'in en yanlış davranışının Papa'nın tacına, rahiplerin şişman göbeklerine dil uzatmak olduğunu söyler. Ama daha sonra fikrini söylemesi kendisinden ciddi olarak istenince aksiomata adını verdiği kısa tümcelerle Luther'in öğretisine ilişkin kişisel kanısını son derece dürüst biçimde dile getirir. Luther, Papa'nın hoşgörüsünü kötüye kullanıyor gibi Luther'i onaylamadığını belirten bazı cümleleri de vardır. Ama en önemli ilkeler söz konusu olduğunda cesaretle tehlikede olanın yanında yer alır. Bütün üniversiteler arasında yalnızca ikisi Luther'i mahkum etti. Onlar da Luther'in savlarını çürütemedi. Bu nedenle Luther, açık bir tartışma açılmasını ve tarafsızlıkları kuşku götürmez yargıçların çağrılmasını istemekle haklı bir istekte bulunmuştur. Papa için de başvurulabilecek en iyi çözüm yolu, sorunu haklarında herhangi bir kuşku bulunmayan saygın yargıçlara inceletmektir. Dünya gerçek incele susamıştır ve çağın bütün eğilimi bu yöndedir. Bu gelişmenin karşısına bu kadar nefretle dikilmemek gerekir. Erasmus son olarak bu nazik sorunun bir tumultusa dönüşüp yeryüzünü yüzyıllar boyu sürecek bir huzursuzluğun içine atmadan önce hoşgörü ve açık bir konsil aracılığıyla çözüme bağlanmasına öğütler. Bu sözlerle birlikte reform hareketinin yararına önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Ne var ki Luther? Bundan dolayı daha sonra Erasmus'a karşı herhangi bir şükran duymayacaktır. Elektör, Erasmus'un açıklamalarındaki dikkatli ifade ve birden çok yoruma elverişli sözler karşısında biraz hayrete düşmekle birlikte Erasmus'un o gece konuşmasında kendisine öğütlediklerini bir bir yerine getirir. Ertesi günü yani 6 Kasım günü Fredik, Papa'nın elçisinden Luther'in adil, bağımsız ve her bakımdan lekesiz yargıçlar tarafından herkesin önünde dinlenmesini, bu yapılmadan önce de kitaplarının yakılmamasını ister. Böylece Frederick, Roman'ın ve İmparator'un dik başlılıklarını protesto etmiş, Alman prensleri arasında protestanlık ilk sesini yükseltmiştir. Erasmus, gizli desteğiyle en nazik anda reform hareketine önemli ölçüde yardımcı olmuş, sonradan kendisine yöneltilecek olan türlü saldırıları değil ama adına anıt dikilmesini hak etmiştir. Bunun ardından kaderin çanları Worms'ta çalmaya başladı. Kent tıka basa dolmuştu. Önce papalık elçilerinin, öteki elçilerin, elektörlerin ve sekreterlerin eşliğindeki genç bir imparator, alacalı süvariler ve paralı askerlerle çevrili olarak kente geldi. Aynı yolu birkaç gün sonra yalnız başına gelen bir rahip izledi. Papanın gazabına uğramış olan bu rahibi, dine aykırı davranışlarından ötürü diri diri yakılmaktan yalnızca cebinde katlı duran bir mektup korumaktaydı. Caddeler bir kez daha alkış tutan kalabalıkla dolmuştu. Alman prensleri, imparatoru, Alman halkı ise yalnız başına gelen din adamını Almanya'nın önderi seçmişlerdi. İlk görüşmeler kaderi belirleyecek kararla noktalanmadı. Erasmus düşüncesi henüz canlılığını korumaktaydı. Uzlaşma umudu az da olsa henüz vardı. Ama ikinci gün Luther kader cümlesini söyledi. İşte önünüzdeyim ve başka türlü davranamam. Dünya ikiye ayrılmıştı. Jan hastan bu yana ilk kez bir adam imparatorun ve saray halkının önünde kiliseye boyun eğmeyi reddediyordu. Saraylıların arasında bir ürperti ve mırıltı dolaştı. Basit bir rahibin bu denli küstahlaşması herkesi şaşırtmıştı. Aşağıda ise paralı askerler Luther'e alkış tutmaktaydılar. Acaba Luther'in olumsuz tutumunun kendi yararlarına olacağını mı sezmişlerdi? Yoksa bu fırtına kuşları kapıya gelmiş olan savaşın kokusunu mu almışlardı? Fakat Erasmus o neredeydi bu kritik anda? Erasmus anca trajik diye nitelendirilebilecek bir kusur işlemiş, dünya tarihinin dönüm noktalarından birini saptayacak olan o saatlerde ürkekçe çalışma odasına kapanmıştı. O anda sert bir yargıya varılmasını önleyebilecek tek kişi, Papa'nın elçisi, Alexander'ın gençlik arkadaşı, imparatorun güvenine sahip ve protestanlığın düşünce yandaşı olan Erasmus'tu. Ama yaşama boyunca kesin tutum almaktan kaçınan Erasmus, Orada da açıkça ortaya çıkmaktan korkmuştu. Ne kadar dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini ancak kötü haberi aldıktan sonra anladı. Orada olsaydım ölçülü davranışlar yoluyla bu trajedenin önüne geçilmesi için elimden geleni yapardım. Ne var ki dünya tarihi açısından bu kadar önem taşıyan karar anları bir kez kaçırıldı mı bir daha ele geçirilemez. Gereken zamanda gereken yerde bulunmayan ise her zaman haksız çıkar. Erasmus, o dönüm noktasında tüm varlığını ve gücünü inandığı şeye adamamıştı. Davasını bundan ötürü yitirdi. Luther'e gelince, o alabildiğine yüreklilikle ve galebe çalma iradesinin sarsılmaz gücüyle kendisini davasına adamıştı. Bundan ötürü de eyleme dönüşen onun iradesi oldu. Bağımsızlık uğruna savaş Worms'ta toplanan Rech Tank'tan Luther'in kiliseden atılmasından ve İmparatorun onu yasa dışı ilan etmesinden sonra Erasmus ve onunla birlikte büyük bir çoğunluk Luther'in reform girişimlerine sona aziz gözüyle bakıyorlardı. Luther'in çabalarını bundan sonra da sürdürmesi devlete ve kiliseye karşı açık bir ayaklanma anlamına gelecek ve büyük bir olasılıkla acımasızca bastırılmak istenecekti. Erasmus'un önlemek istediği böyle kanlı bir çözüm yoluydu. O protestan öğretisini reform yoluyla kilisenin bünyesine sokmayı düşlemişti. Ve böyle bir hedefi sevinçle destekleyebilirdi. Luther, Katolik kilisesinde kalırsa sevinerek onun yanında yer alırım diye açıkça söz vermişti. Oysa kaba kuvvetten yana olan Luther, bir silkinişte Roma ile olan bağlarını geri dönülemez bir biçimde koparmıştı. Artık her şey bitmişti. Luther, trajedisi sona erdi. Keşke hiç sahneye konmamış olsaydı. Barışsever Erasmus böyle yakınıyordu. Protestanlığın kıvılcımı sönmüş, manevi ışığın kaynağı olan yıldız kayıp gitmişti. Bundan böyle Hristiyanlığın geleceği Celat Yamaklarının eline kalmıştı. Erasmus ise yüz yüze kaldığı sınavın çetinliği karşısında kendisini güçsüz hissettiğinden bundan böyle çıkacak her çekişmeden uzak durmaya kararlıydı. Kaderce bir tutumla bu kadar büyük ve sorumluluk kaynağı bir kararı verilebilecek kadar kendisinden emin değildi. Zwingli ve Baser bu ruha sahip olabilirler. Ama Erasmus bir insandır yalnızca. Tanrının dilinden anlamaz. Tanrısal sorunların ne kadar derinliğine inilemez olduğunu çoktan anlamış olan bu ellilik adamda bu çekişmede sözcülük görevinin kendisine verildiği duygusu yoktu. O, yalnızca ebedi aydınlığın hüküm sürdüğü yerde bilim ve sanat alanında sessizce ve kaderine boyun eğerek hizmetini sürdürmek isteğindeydi. Böylece tanrı bilimden, politikadan, Kilise çekişmelerinden çalışma odasına, verimsiz tartışmalardan kitapların yüce suskunluğuna çekildi. Ancak burada dünyaya hala yararlı olabilirdi. O halde dön bakalım yaşlı adam hücreye ve kapat pencerelerini zamana. Kavgayı, Tanrı'nın çağrısını yüreklerinde duyan ötekilere bırak ve daha sessiz sedasız bir görevin kendini, gerçeği, sanat ve bilimin daha dürüst atmosferinde savunma görevinin peşinden git. Roma'daki ruhban sınıfının ahlaki çöküntüsü olağanüstü bir ilacın kullanılmasını gerektirebilir. Ama kurtarıcı rolünü üstlenmeye kalkışmak benim gibilerinin haddi değildir. Çoğunlukla istenenin tam tersine yönlere kayan yeni bir huzursuzluk çıkartmaktansa olayların akışına katlanmayı yeğlerim. Bilerek bir ayaklanmanın önderliğini yaptığım ya da bir ayaklanmaya katıldığım ne oldu ne de bundan sonra olacak. Erasmus artık kilise kavgalarından sanatın ve bilimin kucağına, kendi asıl edinimine çekilmiştir. Tartışmalardan ve kavgalardan tiksinmektedir. Artık tek aradığı huzurdur. Sanatın kutsal rahatıdır. Oysa dünya onu rahat bırakmamaya sanki yemin etmiştir. Zaman olur, tarafsızlığın suç diye adlandırıldığı zamanlar vardır. Politik dalgalanmalarla dolu anlarda dünya, kime karşı, kimden yana olunduğu konusunda... Luther'den veya Papa'dan yana net bir cevap talep eder. Erasmus'un yaşadığı Löwen kenti de onun barışçı tutumunu sürdürmesini güçleştirir. Reformcu Almanya, Erasmus'u aşırı ılımlı bir Luther yanlısı olmakla suçlarken, Löwen'in tutucu Katolik fakültesi ona düşman kesilmiş ve onu Luther denen vebanın kışkırtıcısı diye nitelendirmiştir. Her zaman köktenciliğin vurucu gücünü oluşturan öğrenciler, Erasmus'a karşı gürültülü gösteriler düzenlemekte. Kürsüsünü devirmektedirler. Aynı zamanda da Löwen kiliselerinde sürekli olarak Erasmus aleyhinde konuşmalar yapılmaktadır. Papalık elçisi Alexander eski arkadaşını hiç olmazsa açıktan açığa sövüp saymalara karşı korumak için bütün otoritesini kullanmak zorunda kalır. Yürekli davranmak yaşama boyunca Erasmus'un elinden gelmemiştir. Onun için kaçmayı savaşmaya yeğler. Nefret havasından vebadan kaçarcasına kaçar ve Yıllarca türlü eserler verdiği o kentten ayrılır. Yaşlı gezgin birkaç parça eşyasını toplayıp yeniden yollara düşer. Almanya'dan ayrılmadan önce artık kendilerini yitirmiş olan Almanların elinde paramparça olmamaya dikkat etmeliyim. Tarafsız olan her zaman kavgaların en ile karşı karşıya kalır. Erasmus artık ne koyu katolik ne de koyu reformcu bir kentte yaşamak istemektedir. Kaderine uygun tek yer tarafsız bir kent olabilir. Bu nedenle çareyi tarih boyunca bağımsızlık düşüncesinin sığınağı olmuş bir ülkeye, İsviçre'ye gitmekte bulur. Bazel artık uzunca bir süre için seçimlik vatanı olacaktır. Avrupa'nın ortasında yer alan bu sakin ve soylu kent, tertemiz caddeleri, coşkunan uzak insanları, dizginleri savaş düşkünü bir prensin elinde olmayan demokratik yönetimiyle bağımsız bilim adamına özlediği huzuru vaat etmektedir. Erasmus, burada bir üniversitede, ona saygı duyan dostlar, çalışmalarına yardımcı olabilecek kişiler, Holbein gibi bir sanatçı ve hepsinden önemlisi basımcı Froben'i yıllardan beri son derece verimli bir işbirliği yaptığı bu büyük ustayı bulur. Hayranlarının çabasıyla Erasmus'a rahat bir ev hazırlanır. Bu sürekli gezgin, bu özgür kentin rahat atmosferi içinde ilk kez vatanındaymış gibi bir duyguya kapılır. Burada düşünce evreninde, Başka bir deyişle kendi gerçek evreninde yaşama olanağını bulabilecektir. Çünkü Erasmus ancak kitaplarını huzur içinde yazabildiği ve yazdıklarının titiz bir çabayla basılabildiği yerde kendisini rahat hissedebilir. Bazel yaşamanın en sakin durağıdır. Erasmus bu kentte her yerdekinden çok tam 8 yıl kalmış ve akıp giden zaman içerisinde iki ad Erasmus ve Bazel bir zafer takının altında birleşmişçesine birbiriyle kaynaşmıştır. O zamandan bugüne dek ne Bazel'siz Erasmus'u ne de Erasmus'suz Bazel'i anma ve düşünme olanağı kalmıştır. Bugün Basel'de Erasmus'un yaşadığı ev olduğu gibi korunmakta. Holbeyn'in Erasmus'un yüzünü ölümsüzlük katına yüceltmiş olan birkaç resmi bu evde bulunmaktadır. Erasmus en güzel yazılarının büyük bir kısmını özellikle koligalarını o pırıl pırıl latince diyalogları burada kaleme almıştır. Başlangıçta Froben'in oğlu için okuma parçaları olarak kaleme alınan bu diyaloglar nice kuşaklara latince yazı yazma sanatı konusunda kılavuzluk etmiştir. Erasmus kilise büyüklerine ait büyük eserini de burada tamamlamış yine aynı kentten dünyanın her yanıyla mektuplaşmıştır. Avrupa'nın düşünce dünyası önderini aradığında gözlerini Bazel'e çevirmiştir. O yıllarda Bazel Erasmus'un varlığı nedeniyle Avrupa'nın başkenti olmuştur. Büyük bilim adamının çevresinde Johannes Oelampadius, Beatus Renanus ve Bonifasus Amerbach gibi hümanist öğrenciler toplanmıştır. Önemli olan hiç kimse, hiçbir prens ve bilim adamı ya da sanat dostu, Froben'in basım evinde ya da bizzat evinde Erasmus'u ziyaret edip saygılarını sunma fırsatını kaçırmamıştır. Hümanistler bu saygın kişiyi çalışırken görebilmek amacıyla Fransa, Almanya ve İtalya'dan kalkıp gelmişlerdir. Wittenberg'de, Zürich'te ve bütün üniversitelerde din kavgaları olanca şiddetiyle sürüp giderken Bazel'in sessizliğinde sanat ve bilim sanki son bir sığınak bulmuştur. Ama kendi kendisini aldatmamalısın yaşlı adam. Çünkü senin zamanın artık geride kalmış. Ekmek istediğin tarla yakılıp yıkılmıştır. Dünya bir ölüm kalım savaşının cehennemi içindedir. Düşünce taraf tutmaktadır. İnsanlar birbirinin can düşmanı olan sürüler içerisinde birleşmektedir. Böyle bir ortamda özgür ve bağımsız olana kenarda kalmak isteyene yer yoktur. Şimdi reformdan yana veya ona karşı dünya çapında bir kavga sürüp gitmektedir. Artık pencereleri kapatmanın, kitapların arasına sığınmanın bir yardımı dokunmaz. Luther'in Hristiyan dünyasını paramparça ettiği bir Avrupa'da Başını kuma sokup onun eserlerini okumadığı gibi çocukça bir bahaneyle işin içinden sıyrılabilme olanağı yoktur. Şimdi sağda da solda da o korkunç ve zorlayıcı söz fırtına gibi esmektedir. Bizden olmayan bize karşıdır. Bir evren iki parça olduğunda çatlak tek tek bütün bireylerden de geçer. Hayır Erasmus boşunaydı. Bütün kaçmaların ve seni sığındığın yerden dumanlayarak çıkmak zorunda bırakacaklar. Bu çağ Açık tutum istemektedir. Bu zamanın dünyası Erasmus'un manevi önderinin Luther'den yana mı, ona karşı mı, Papa'dan yana mı, Papa'ya karşı mı olduğunu bilmek istemektedir. Artık sarsıcı bir oyun sahnelenmektedir. Dünya savaşmaktan yorgun düşmüş bir insanı ne pahasına olursa olsun savaşın içine çekmek peşindedir. 55 yaşına gelen Erasmus şöyle yakınmaktadır. Onca çalışmamdan sonra tam hak ettiğim huzura kavuşacağım umudunda olduğum sırada Dünyayı saran bu fırtınaya yakalanmam ne mutsuz bir rastlantı. Oyunculuğu için bunca elverişsiz oluşuma ve bir sürü insanın bunca tutkuyla sahneye atılmak istemesine karşın bu trajedinin yalnızca izleyicisi kalmama neden izin vermiyorlar? Ne var ki ün, böyle zamanlarda bir yüküme, lanetli bir kadere dönüşür. Erasmus, sağdan da soldan da olanların vazgeçemeyeceği kadar bütün dünyanın merakının odak noktasıdır ve otorite sahibidir. Kampların önderleri... Onu kendilerinden yana çekmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Onu akıllı suskunluğundan çekip almak için parayla ve abartmalı övgülerle gözünü kamaştırmaya çalışmakta, kimi zamanda korkaklığıyla alay etmektedirler. Bazen kitaplarının Roma'da yasaklandığına ve yakıldığına ilişkin yalan haberler yayıp onu korkutmakta, mektuplarını taklit edip sözlerini çarpıtmaktadırlar. Bağımsız kişinin gerçek değeri bütün görkemiyle böyle anlarda ortaya çıkar. Bir yanda imparatorlar, Krallar ve birbiri ardından üç papa, öte yandan Luther, Melanchthon ve Zwingli Erasmus'un ağzından bir onay sözcüğü koparabilmek için yarışmaktadırlar. Erasmus, kamplardan birine katılsa akla gelebilecek yeryüzü nimetlerinin tümüne birden kavuşacaktır. Ayrıca istese reform hareketinin ön safında yer alabileceğini ya da Luther'in aleyhinde yazacak olursa bir psikoposluk elde edebileceğini de bilmektedir. Ne var ki bu tür koşulsuz ve tek yanlı bir katılmayı asla onuruyla bağdaştıramamaktadır. Papalığın kilisesini içtenlikle savunması olanaksızdır. Çünkü bu çekişmede o kilise içindeki yolsuzluklara karşı çıkan bir yenileşmeye gidilmesini isteyen kendisi olmuştur. Ne var ki açıkça protestanlardan yana çıkması da olanaksızdır. Çünkü onlar Erasmus'un barış yanlısı Hazreti İsa düşüncesine dünyaya yayacak yerde gözünü kan bürümüş bağnazlar olup çıkmışlardır. Durmaksızın İncil, İncil diye bağırıyorlar. Ama o İncil'i yorumlama hakkını da yalnızca kendi tekellerini almak istiyorlar. O İncil ki bir zamanlar vahşileri ehlileştirir, suçluları doğru yola getirir. Durmaksızın kavga arayanları barış yanlısı kılar. Lanet okuyanları çevrelerine kutsayan kişilere dönüştürürdü. Bunlar ise gözleri hiçbir şey görmeksizin kargaşanın her türlüsünü körüklüyor ve iyilik yolunda hizmeti dokunanların ardından kötü konuşuyorlar. Yeni kavuklar yeni acımasızlar var ortada. Ama incelin ruhundan katre yok. Hayır, Erasmus açıktan açığa ne papa ne de Luther yanlısı olmak istemektedir. Huzur ve barıştır bütün istediği. Huzur ve barış içinde olayların dışında kalmak, salt bütün insanlığı ileri götürecek işler için çaba harcamak. Gel gelelim Erasmus'un ünü çok büyüktür ve çevre onu kimden yana olduğunu açıklanmasını daha fazla bekleyebilecek durumda değildir. Dünyanın dört bir yanından yöneltilen çağrılar giderek çoğalmaktadır. Erasmus öne çıkmalı, kendisi ve herkes için kararını açıklamalıdır. Bütün kültürlüler çevresinde Erasmus'un soylu ve satın alınamaz bir düşünür olduğuna ilişkin inancın ne kadar kökleşmiş olduğunu büyük bir Alman'ın ruhunun derinliklerinden fışkıran sarsıcı bir çağrı çok iyi kanıtlar. Albert Dürer, Hollanda gezisi sırasında Erasmus'u tanımıştır. Birkaç ay sonra Almanya'nın dini önderi Luther'in öldüğü söylentileri yayıldığında Dürer bu kutsal davayı sürdürebilecek tek kişi olarak Erasmus'u görür ve içine düştüğü ruhsal bunalımı güncesinde Erasmus'a yönelttiği şu çağrıyla dile getirir. Ey Rotterdamlı Erasmus neredesin? Dinle ey Hazreti İsa'nın şöbelyesi. Hazreti İsa'nın yolundan git, gerçeğin savunucusu ol ve kendilerini din yoluna adayanların tacını giy. Artık yaşlı bir adamsın. Bir şeyler yapabilmek için önünde yalnızca iki yılının kaldığını sen söylüyorsun. Bu süreyi incele. Hristiyan inancının gerçek kaynağını ada. Ondan sonra sesini yükselttiğinde Hz. İsa'nın deyişiyle cehennemin kapıları olan Roma artık karşısında dayanamayacaktır. Ey Erasmus bil ki golyatı yıkacak güçtesin. Dürer ve onunla birlikte bütün Alman ulusu böyle düşünmektedir. Öte yandan Katolik Kilisesi de bütün umudunu Erasmus'a bağlama konusunda protestanlardan geri kalmamaktadır. Ve Hazreti İsa'nın yeryüzündeki temsilcisi sayılan Papa kendi el yazısıyla kaleme aldığı bir mektupta sözcüğü sözcüğüne şu uyarıda bulunur. Öne çık. Sana ihsan edilmiş olan o görkemli yeteneklerini Tanrı'nın onuru için kullan. Luther yüzünden yanılmaya düşenlerin büyük bir kısmının Yine doğru yola gelmesinin, henüz bizden kopmamış olanların ayakta durabilmelerinin ve uçuruma yuvarlanmak üzere olanların bundan korunmasının senin elinde olduğunu düşün. Hristiyanlığın başı ile piskopozları, yeryüzünün efendileri olan İngiltere Kralı 8. Henry, Kutsal Roma, Germen İmparatorları 5. Karl, 1. Franz ve 1. Ferdinand, Burgonya Dükü, öte yanda Reform Hareketi'nin önderleri bir zamanlar öfkeli Akileus'un çadırının önünde duran Homeros prensleri gibi, dinginliğinden sıyrılıp savaşa girmesi için Erasmus'un çevresini almışlardır. Sahne gerçekten görkemlidir. Yeryüzünün iktidar sahiplerinin tek bir düşünürünün sözü uğrunda bunca çırpındıkları, manevi gücün maddi güce böylesine galebe çaldığı tarihte pek az görülmüştür. Ne var ki Erasmus'ta doğuştan var olan gizli bir aksaklık bu vesileyle belirginleşir. Onu kendi saflarına çekmek isteyen bu kişilere Erasmus açıkça ve yüreklilikle ''Hayır istemiyorum.'' diyemez. İçten bir sözcük dudaklarının arasında biçimlenemez. İstediği şu ya da bu yanı tutmamaktadır. Bu nitelik onun iç bağımsızlığını onurlandırır. Ama ne yazık ki Erasmus kimseyle arası bozulsun da istemez. Bu Erasmus'un kesinlikle doğru olan tutumunu yücelikten yoksun kılar. Çünkü Erasmus koruyucuları ve hayranları olan bu gibi kişilere karşı açıktan açığa direnmek yüreklerini gösterecek yerde hepsi anlamı bulanık kaçamaklarla oyalar, söz verir, duraklamalar geçirir. Gerçekte bağlanmaksızın bağlayıcı sözcükler yazar. Karşısındakinin gururunu okşayıp yaltaklanır. Arka planda kalmasına gerekçe olarak bazen hastalığını, bazen yorgunluğunu, bazen de kendisini yetkili görmeyişini gösterir. Papa'ya verdiği karşılıkta alabildiğini alçak gönüllüdür. Nasıl, böylesine büyük bir girişime atılmak, dinsizliğin kökünü kazımaya kalkışmak gözü pekliliğini, onun gibi kültür düzeyi ortanın altında olan biri mi gösterecektir? İngiltere kralını aylar ve yıllar boyu türlü avutmalarla oyalar. Öte yandan aynı zamanda Melanchthon ve Zwingli'yi pohpohlayıcı mektuplarla yatıştırmaya çalışır. Hiç durmaksızın yeni bahaneler bulur. Ancak insana ilk bakışta itici gelen bütün bu hile ve dolanların arasında kararlı bir irade gizlidir. Eğer Erasmus'u inancı zayıf bir Hristiyandır diye takdir etmeyen varsa hakkımda nasıl isterse öyle düşünsün. Ben neysem oyum. Başka türlü olmak elimden gelmez. Hazreti İsa'dan daha büyük yetenekler almış ve kendisine güveni benimkinden çok olan biri varsa o bunları Hazreti İsa'nın yoluna adasın. Daha sessiz ve güvenlik verici bir yoldan gitmek bana düşünce açısından daha uygun gelen bir davranıştır. İkilikten nefret etmekten... Barışı ve uzlaşmayı sevmekten başkaca bir şey elimden gelmez. Çünkü insanlar arasındaki sorunların nedenle karanlık olduğunu anladım bir kez. Kargaşa çıkarmanın bastırmaktan çok daha kolay olduğunu biliyorum. Ve kendi aklımı her alanda güvenmediğimden, başkalarının manevi yanı üzerine kesin konuşmaktan kaçınmayı yeğliyorum. İsterdim ki herkes kaba güce başvurmaksızın, salt gerçeğin ve aklın önderliğinde Hristiyanlık davası ve barışın kaynağı İncil uğrunda çaba harcasın. İsterdim ki gerek din adamlarının yeri, gerekse Hazreti İsa'nın özgür olmasını istediği halkın özgürlüğü konusunda görüş birliğine varabilelim. Erasmus, bu hedefe yönelen herkes elinden geldiğince yardımcı olacaktır. Ama beni kargaşanın içine sokmak isteyen beni ne önder ne de yoldaş olarak yanında görebilir. Erasmus'un kararı kesindir. İmparatorları, kralları, papaları... Luther'i, Melanton'u, Durer'i ve savaşmakta olan bütün dünyayı yıllar yılı bekletir. Aralarından bir teki bile onun ağzından kesin bir söz almayı başaramaz. Dudakları herkese nazikçe gülümser ama iş son sözü söylemeye geldiğinde açılmamakta direnir. Ama biri vardır ki beklemek niyetinde değildir ve bu Gordion'u çözmeye kesinlikle kararlıdır. Bu atılgan ve sabırsız düşünce savaşçısı Ulrich ve Hatton'dır. Bu ölüme ve şeytana meydan okuyan şövalye Erasmus'a karşı hep ancak bir babaya beslenebilecek inancı ve sevgiyi beslemiştir. Kendisini hümanizma tutkuyla veren bu gencin en büyük özlemi ve isteği, bu Sokrates'in alkı adesi olabilmektir. Tüm yaşamının güvenle Erasmus'un ellerine bırakmıştır. Tanrılar beni korudukça ve seni Almanya'nın onuru aşkına esirgedikçe, seninle kılabilmek için dünyanın bütün nimetlerini tepebilirim. Kendisine hayranlık duyulmasına karşısında, her zaman duygulanmış olan Erasmus, Musalların bu eşsiz sevgilisini içtenlikle desteklemiş, ölçüsüz bir sevinç, mutluluk ve güvenle, ''Ey içinde yaşadığımız çay, ey edebiyat, yaşamak başlı başına bir mutluluk'' diye haykıran bu ateşli genci sevmişti. Bu genç öğrenciyi dünya çapındaki bilim yaşamının yeni bir ustası olarak yetiştirebileceğine içtenlikle inanmış, bu yolda çabı harcamaya karar vermişti. Ne var ki siyaset kısa sürede Ulrich von Hutten'ı da avcuna almış. Hümanizmin kitap kokusu ve kapalı odaların havası Hatine giderek sıkıcı ve çekilmez gelmeye başlamıştı. Ulrich von Hutten sonunda eldivenlerini eline geçirdi. Artık kalem değil, fakat Papaya ve açgözlü din adamlarına karşı kılıç oynatmak istiyordu. Bir Latin yazarı olmanın tacını başında taşıdığı halde bundan böyle yalnızca Almanca sözcüklerle çağını Almanya'daki reform hareketi için silah başına çağırmak üzere Latince'yi bilginlerin dilini bir yana bıraktı. Latince yazdım önceleri ama anlaşılır değildi herkes için. Şimdi vatanıma sesleniyorum. Ne var ki Almanya bu haddini bilmez genci kovdu. Roma da onu dine karşı gelmekle suçlayarak yakmak istedi. Daha 35 yaşını doldurmamış olan Ulrich von Hutton her yerden kovulmuş, barını yoğunu yitirip Frengi yüzünden kemiklerine dek erimiş, er yanı cerahatli yaralarla kaplı bir halde, avcıların kovaladığı ölesiye yaralı bir hayvan gibi son gücünü harcayarak Bazel'e gelebilmişti. Büyük dostu, Almanya'nın güneşi, öğretmeni, ustası ve koruyucusu Erasmus nasılsa o kentte yaşıyordu. O güne dek ondan dostluğunu hiç esirgememiş, türlü çevrelere salık vererek ilerlemesini sağlamıştı. Neredeyse yitip gitmiş olan sanatçı gücünün büyük bir kısmını Erasmus'a borçluydu. Ardından şeytanların kovaladığı kaçak mahvolmasına bir adım kala karanlık dalgaların arasında kaynayıp gitmek üzereyken son bir tahta parçasına rastlayan bir kazazede gibi elini Erasmus'a uzattı. Ama Erasmus yasa dışı ilan edilmiş olan hatını evine almadı. Ruhunun acınası korkaklığı hiçbir zaman bu olaydaki kadar çıplak bir biçimde gözler önüne serilmemiştir. Erasmus, bu kavgacı kişiden çoktandır hoşlanmaz olmuş, ona bir asalak gözüyle bakmaya başlamıştı. Daha Löwen'de, hatın ondan Papa'ya karşı açıkça savaş açılmasını istediğinde ''Benim görevim yalnızca insanları eğitme yolunda hizmet etmektir.'' diyerek bu isteği sert bir ifadeyle geri çevirmişti. Edebiyatı siyaset uğruna bırakmış olan bu bağnazla, Luther'in Pyladesi ile en azından açıkça ve hele yüzlerce gözün penceresine dikili olduğu bu kentte bir ilişkisi olsun istemiyordu. Erasmus bu zavallı kaçaktan yarı ölü halde dolaşan bu insandan üç nedenden ötürü korkuyordu. Birincisi bu hastalıklının kendisine. Erasmus yaşama boyunca birinden hastalık kapmaktan çok hiçbir şeyden korkmamıştır. Konuk olmak istemesinden korkuyordu. İkincisi bu varını yoğunu yitirmiş dilencinin kendisine sürekli yük olmasından korkuyordu. Ve üçüncüsü de papaya sövüp saymış ve Alman ulusunu Katolik din adamlarına karşı kışkırtmış olan bu adamın herkese açıkça belli etmeye çalıştığı tarafsızlığına gölge düşürmesinden korkuyordu. Böylece Hatton'un Bazel'de kendisiyle görüşme isteğini geri çevirdi. Bunu da her zamanki tutumuna bağlı kalarak açık ve kararlı bir istemiyorum sözüyle değil sudan bahanelerle yaptı taş sancılarından ve bağırsak rahatsızlığından ötürü sıcak isteyen hatını ısıtılmış bir odada ağırlayamayacağını, çünkü kendisinin en ufak bir soba dumanına bile dayanamadığını ileri sürdü. Açıkça daha doğrusu acınası bir bahaneydi bu. Böylece bütün dünyanın gözleri önünde utanç verici bir oyun sahnelendi. O sıralarda belki topu topu yüz sokak ve caddesi iki ya da üç meydanıyla henüz küçük, İçinde yaşayan herkesin birbirini tanıdığı bir kent olan Basel'de haftalar boyu acınası bir hasta adam Ulrich von Hatten, büyük yazar ve Almanya'daki reform hareketiyle Luther'in bahtı kara gönlüsü sokaklarda ve lokantalarda dolanıp durdu. Eski dostunun uğrunda savaştıkları davanın ilk önderinin evinin önünden defalarca geçti. Bazen pazar alanında durup öfkeli bakışlarını onu bir zamanlar, Yeni bir Lucianus, çağın büyük hiciv yazarı diye dünyaya ilan etmiş olan adamın sürgülü kapısına ve korkudan panjurları kapatılmış pencerelerine dikti. Panjurların ardında kabuğuna çekilmiş bir böcek gibi oturan Erasmus, artık ufalmış olan bu yaşlı adam ise sabırsızlıkla huzurunu kaçıran insanın bir an önce kentten çıkıp gitmesini bekliyordu. Bu arada el altından haberler de gönderiliyordu. Çünkü Hatun hala belki eski dostum eli yardım için yoksulluğuna uzanır, şu önündeki kapı açılır diye bekliyordu. Ama Erasmus susuyor, suçluluk duygusuyla evinde saklanıyordu. Sonunda Hatun zehirlenmiş kanının yanı sıra yüreği de zehirlenmiş olarak kentten ayrıldı. Zürihe, onu korkusuzca karşılayan Zwingli'ye gitti. Binbir güçlükle gövdesini bir hasta döşeğinden ötekine sürükledi. Ufenev adasındaki mezarının kazılmasına artık yalnızca birkaç ay kalmıştı. Ama bu korkusuz şövalye düşmeden önce Erasmus'u kılıcının sapıyla olsun öldürücü biçimde yaralayabilmek umuduyla son bir kez silahına sarıldı. Eski arkadaşına ve ustasına korkunç bir yazıyla saldırdı. Bütün dünyanın gözü önünde Erasmus'u bir başkasının artan gücü karşısında bu sözleriyle Luther'i kastediyor ve böylece Erasmus'a ağır bir darbe indiriyordu. Kıskançlığa kapılacak kadar şöhret düşkünü biri diye nitelendirdi. Onu acınacak kadar güvenilmez bir olmakla suçladı. Anlayış biçimini aşağıladı ve Erasmus'un ulusal davaya, Luther'in davasına içinden inanmasına rağmen ihanet ettiğini bütün Almanya'ya haykırdı. Ölüm döşeğinden ateşli sözlerle Erasmus'a seslenerek protestan öğretisine savunmak yüreklerini gösteremediğine göre hiç olmazsa bu öğretiye karşı açıktan açığa cephe almasını, çünkü protestanların artık çoktandır kendisinden korkmadıklarını söyledi. Doğrul artık. İş, eyleme geçilebilecek olgunluğa vardı. Senin yaşına yaraşır bir görev belirdi. Bütün gücünü topla ve eylem yolunda kullan. Düşmanlarının hazırlıksız olmadıklarını göreceksin. Yeryüzünden silmek istediğin Luterciler savaşı bekliyorlar ve o savaşı senden esirgemeyecekler. Erasmus'un ruhunun derinliklerinde yatan gizli çelişkiyi çok iyi bilen Hattin, hasmanın böyle bir savaşa kalkışamayacağını, çünkü vicdanının birçok konuda Luter'e hak verdiğini söylüyordu. Bir anlamda kendi eski yazılarına kendin ve üstelik bizim yapabileceğimizden çok daha şiddetle karşı çıkacaksın. Kendi bilgini, konuşma yeteneğini kendine karşı kullanmak zorunda kalacaksın. Kaleme aldığın yazılar birbiriyle savaşacak. Erasmus darbenin ağırlığını derhal hissetti. O güne kadar karşısına yalnızca önemsiz kişiler çıkmıştı. Arada sırada bazı öfkeli kalem sahipleri küçük çeviri yanlışlarını sergilemiş, bazı düzensizliklere ve yanlış alıntılara dikkati çekmişlerdi. Bu tehlikesiz sivri sinek vızıltıları bile Erasmus'u tedirgin kılmaya yetmişti. Şimdi ise karşısına ilk kez gerçek bir hasım çıkıyor ve ona bütün Almanya'nın önünde meydan okuyordu. Erasmus içinde uyanan ilk korkuların etkisiyle, Önce Van Hatton'un elden ele dolaşmakta olan el yazısı metinlerinin basımını önlemeye çalıştı. Bunu başaramayınca kaleme sarılıp Hatun'un suçlamalarını süngerle temizlemek içinle karşılık verdi. Darbelerini aynı acımasızlıkla indirdi ve bu amansız savaşta Hatun'un frengisinden söz etmekten bile kaçınmadı. 424 paragraf içinde Hatton'un her suçlamasını teker teker çürüttükten sonra güçlü ve açık seçik bir itirafta bulundu. Güçlü denilmesi gerekirdi bu itirafa. Çünkü Erasmus ne zaman kendisi için en önemli olan nokta yani bağımsızlık söz konusu olsa büyüklüğünün doğruğuna erişirdi. Bunca kitapta, mektupta ve tartışmada hiçbir zaman taraf tutmak, bu tür sorunlara karışmak istediğinde olmadığını defalarca ve kararlı biçimde açıkladım. Hatın'ın Luther'i onun istediği gibi destekleme ötürü bana kızmasına gelince daha 3 yıl önce bu partiye tamamen yabancı olduğumu ve böyle kalmak istediğimi dahası kendimi bu çevrenin dışında tutmakla yetinmeyip bütün dostlarımı da benim gibi bir tutum almaları için yüreklendirdiğimi açıkça belirtmiştim. Bu görüşümden dönecek değilim taraf tutmaktan. Luther'in yazdığı, yazmakta olduğu ve bundan sonra yazacaklarının tümüne kendini koşulsuz adamayı anlıyorum. Böylesine kendini feda ediş ancak olağanüstü kişilerde görülür. Bana gelince bütün dostlarıma beni ancak koşulsuz bir Luther yanlısı olduğum takdirde sevebileceklerse hakkımda istedikleri gibi düşünmekle özgür olduklarını bildirdim. Ben özgürlüğü seviyorum. Bundan ötürü herhangi bir zamanda şu ya da bu partiye hizmet etmek ne elimden gelir ne de böyle bir şey yapmak isterim. Bu sert karşı darbe hedefini bulamadı. Çünkü Erasmus'un Öfkeli Yazısı baskıdan çıktığında Hatun bu ebedi savaşçı son nefesini vermişti. Zürih Gölü'nün dalgaları tatlı tatlı onun yalnız mezarını okşamaktaydı. Ölüm Erasmus'un darbesinden önce davranmıştı. Ama Hatun yenilgisinde yücelen bu insan ölüm döşeğinde son bir zafer kazanmayı başarmıştı. İmparatorların, kralların, papaların ve bütün din adamlarının yapamadıklarını o yapmış acı alaylarıyla Erasmus'u sığındığı tilki ininden dışarı uğratmıştı. Çünkü kendisine açıkça meydan okunan, bütün dünyanın önünde korkaklık ve kaypaklıkla suçlanan Erasmus, şimdi hasımların en güçlüsüyle Luther'le tartışmaya girmekten çekinmediğini kanıtlamak zorundaydı. Kafasını dinlemekten başkaca bir isteği olmayan, ayrıca Luther'in davasının çoktandır artık kalemle bastırılamayacak kadar güçlendiğini bilen ve bu konuda kendisini aldatmayan yaşlı adam, Yüreği sıkıntı içinde çalışmaya koyuldu. Kimseyi inandıramayacağını, hiçbir şeyi değiştirip düzeltemeyeceğini biliyordu. Zorla itildiği bu savaşa katılma konusunda içinde ne en ufak bir istek ne de sevinç vardı. Ne var ki artık geri dönmesi olanaksızdı. Luther'e karşı kaleme aldığı yazıyı 1524 yılında baskıya verdiğinde zar atıldı diyerek rahat bir soluk aldı. Büyük tartışma Edebiyat ortamında dedikodu yalnızca belli bir zamana değil, bütün zamanlara ortak bir olaydır. Düşünürlerin sayıca az ve görünüşte aralarında bağlantı bulunmaksızın çeşitli ülkelere dağılmış olarak yaşadıkları 16. yüzyılda da her zaman meraklı olan bu çevrede hiçbir şey gizli kalmıyordu. Daha Erasmus kalemini eline almadan savaşıp savaşamayacağı ya da ne zaman saldırıya geçeceği belli olmadan Wittenberg'dekiler Bazel'de neler planlandığını biliyorlardı. Luther böyle bir saldırıyı çoktan hesaba katmıştı. Daha 1522 yılında bir dostuna şu satırları yazmıştı. Gerçek, güzel konuşabilme ve karşısındakini inandırabilme sanatından daha güçlü, inanç ise bilgelikten daha yücedir. Erasmus'a meydan okuyacak değilim. Ayrıca bana saldıracak olursa hemen karşılık vermeyi de düşünmüyorum. Yine de güzel ve inandırıcı konuşabilme yeteneğinin ona kazandırdığı gücü bana karşı kullanmasını yerinde bir davranış gibi görmüyorum. Ama her şeye rağmen bunu yapmaya kalkışırsa Hz. İsa'nın ne cehennemin kapılarından ne de yeryüzü güçlerinden korktuğunu öğrenecektir. Ününe, adına ve bulunduğu yere bakmaksızın Erasmus'un karşısına çıkacağım. Hiç kuşkusuz Erasmus'un kulağına gitmesi amacıyla kaleme alınan bu mektup bir korkutmayı ya da daha yerinde bir deyişle bir uyarıyı içermekteydi. Sözcüklerden Erasmus'un içinde bulunduğu güç durumda bir kalem tartışmasından kaçınmayı yeğlediği hissedilmektedir. Bu mektup üzerine her iki tarafın dostları ara buluculuk girişimlerine başladılar. Gerek Melanchthon gerekse Zwingli protestanlığın çıkarları uğruna Bazer ile Wittenburg arasında bir kez daha barışı sağlamaya çalıştılar. Ne var ki tam çabaları olumlu yönde gelişirken Luther hiç beklenmedik bir şey yaparak Erasmus'a yazmaya karar verdi. Daha birkaç yıl önce Luther Erasmus'a yazdığında alabildiğine nazik ve alçak gönüllü bir tutum içindeydi. Sanki satırlarıyla büyük adamın önünde bir öğrenci gibi diz çökmüştü. Oysa şimdiki tutumu o günlere oranla ne kadar başkaydı? dünya tarihindeki yerinin ve Almanlar için üstlendiği görevin bilincinde olmak, sözlerine tüyler ürpertici bir görkem ve coşkunluk havası vermişti. Artık Papa ile, imparatorla ve yeryüzünün bütün güçlüleriyle savaşmakta olan Luther için bir düşman daha olmuş ne önemi vardı. O artık gizli kapaklı oyunlardan bıkmıştı. Belirsizlikten ve kaypak anlaşmalardan yana değildi. Belirsiz, kuşku uyandırıcı, kaypak sözcük ve konuşmaları kökünden yok etmek gerekir. Luther açıklık istiyordu. Erasmus'a elini son kez uzatmıştı. Ama bu el artık demir bir eldiven içindeydi. İlk sözleri henüz nazik ve çekingen bir hava taşır. Sevgili her Erasmus, bugüne kadar yeterince uzun bir zaman sesimi çıkarmadan oturdum. Benden daha büyük, daha yaşlı bir kişi olarak suskunluğa önce sizin son vermenizi beklemiş olmama rağmen uzun süren bir bekleyişten sonra size olan sevgimden ötürü yazma konusunda ilk adımı atmaya karar verdim. Hemen belirteyim ki, davranışınız Papa'dan yana olanlara hoş görünsün diye bize yabancı kalışınıza bir itirazım yok. Mektubun bundan sonrasında ise Erasmus'a, onun tereddüdüne karşı duyulan memnuniyetsizlik güçlü ve neredeyse karşısındakini aşağılayıcı biçimde şahlanır. Tanrı'nın size bu canavara karşı yürütülen savaşı onaylamaya ve bizim yanımızda yer almaya yeterli direnci, yürekliliği ve anlayışı henüz vermemiş olduğunu gördüğümüzden, Sizden gücünüzün üzerinde olanı istemeyeceğiz ama ben yeteneklerinizden yararlanarak işimize karışmamış olmanızı yeğlerdim. Bulunduğunuz yerden ve insanları inandırabilme sanatınızdan ötürü pek çok şey elde edebilecek durumda olmanıza rağmen yüreğiniz bizim için atmadığına göre size sunulan yeteneklerle yalnızca Tanrı'ya hizmet etmeniz daha iyi olurdu. Luther, Erasmus'un zayıf ve çekingen tutumuna acıdığını belirttikten sonra asıl söylemek istediğine geçer. Bu davanın önemi artık Erasmus'un hedefini çoktan geride bırakmıştır. Ne Erasmus'un bütün gücüyle karşısına dikilmesi ne de arada sırada onu iğneleyip aşağılaması Luther için tehlike kaynağı olabilecektir. Luther, sert, buyruk verircesine Erasmus'tan iğneleyici, retorik ve üstü kapalı konuşmalardan kaçınmasını ve özellikle elinden başkaca bir şey gelmiyorsa trajediye yalnızca seyirci kalmasını Luther'e karşı olanlara katılmamasını ister. Luther nasıl ona karşı herhangi bir girişimde bulunmuyorsa Erasmus'ta yazılarıyla ona saldırmamalıdır. Bir kez birbirimizi ısırmış olmamız yeterlidir. Şimdi birbirimizi parçalayıp yıpratmamaya dikkat etmeliyiz. Hümanistlerin imparatoru Erasmus o güne kadar kimseden böylesine cüretkar bir mektup almamıştı. Yaşlı adam bütün barışseverliğine rağmen bir zamanlar alçak gönüllülükle ondan desteğini istemiş olan insanın şimdi ona böylesine yukarıdan bakmasına razı olamazdı. Gururla. Ben şimdi İncil'le böbürlenen pek çok kişiden daha iyi çalıştım, İncil'in yolunda diye karşılık verdi. Ama getirilen yeniliğin çok sayıda kanı bozuk ve kargaşa yanlısı insan ürettiğini görüyorum. Bilimlerin yıkılıp gittiğini, dostluk bağlarının koptuğunu görüyor, kanlı bir kargaşanın çıkmasından korkuyorum. Ama hiçbir şey beni, İncil'i, insanların tutkuları uğruna harcamaya zorlamayacaktır. Luther'e karşı çıkmaya hazır olduğu anda iktidar sahiplerinin kendisini ne kadar hararetle alkışlayıp şükran duyacaklarını belirtir. Ama belki de binbir gürültüyle Luther'i tutan budalaların yerine Luther'e karşı çıkmakla İncil'e daha iyi hizmet edilmiş olacaktır. Trajediye yalnızca seyirci kalmak. Bu budalalar yüzünden olanaksızdır. Luther'in direnci Erasmus'un sallantıdaki iradesini güçlendirmiştir. Keşke bunlar trajik bir sona götürmese diye karanlık bir önsezenin etkisi altında içini çeker ve sonra tek silahına, kaleme sarılır. Erasmus ne kadar güçlü bir düşmana karşı çıktığının bilincindeydi. Bunun da ötesinde belki de içinden öfkesinin verdiği güçle o güne kadar bütün düşmanlarını yere çalmış olan Luther'in savaştaki üstünlüğünü de biliyordu. Ama Erasmus'un gerçek güçlülüğü ki bu bir sanatçıda pek az rastlanılan bir durumdur. Kendi gücünün sınırlarını iyi bilmesiydi. Bu düşünce yarışmasının bütün dünyanın gözleri önünde yapıldığını da biliyordu. Avrupa'nın bütün din bilginleri, hümanistleri tutkulu bir sabırsızlıkla perdenin açılmasını beklemekteydiler. Bu durumda önemli olan karşı tarafça bozulması olanaksız bir savaş düzeni seçmekti. Erasmus bu seçimi büyük bir ustalıkla yaptı. Düşüncesizce Luther'e ve Protestan öğretisine saldıracak yerde Şahin bakışlarıyla Luther'in dogmasında zayıf ya da en azından yararlanılabilir bir noktayı saldırısına hedef aldı. Seçtiği görünüşte ikinci derecede bir sorundu. Gerçekte ise Luther'in henüz sallantıda ve güvenlikten yoksun öğretisi açısından ana sorundu. Saldırıya hedef olan kişi, yani Luther bile bu ustalığı yüzünden Erasmus'u övmek zorunda kalacaktı. Karşıtlarımın arasında yalnızca sen sorunun özünü anladın. Sorunun en nazik noktasını bulup bu savaşta gerçekten gırtlağıma sarılabilen yalnızca sen oldun. Erasmus, olağanüstü sanatçı sezgisi ve anlayışıyla... Sorunu bir inancın bakış açısından ele alıp kendisini dingin bir kalıba sokacak yerde tanrı bilim alanına giren bir sorunun diyalektik ve düz zeminini yeğledi. Bu durumda karşısındaki demir yumruklu adam onu tamamen yere çalamazdı. Erasmus da bütün çağların en büyük düşünürlerinin görünmez desteğini sağladığından emin olabilirdi. Erasmus'un tartışmanın odak noktası yaptığı sorun her türlü tanrı bilimin ezeli konusu olan insan iradesinin özgür olup olmadığı sorunuydu. Luther'in Agustinus'un doğrultusundaki sert kalıplar içerisinde düşünülen kaderin önceden saptanmışlığı öğretisine göre insan oldu, her zaman tanrının tutsağı olarak kalırdı. İnsan iradesinin en küçük bir parçası için bile özgürlük söz konusu olamazdı. İnsanın her eylemi önceden tanrı tarafından hazırlanırdı. Başka bir deyişle insanoğlunun iradesi doğumundan başlayarak var olan bu günah örgüsünün içinde ne iyi işler yaparak ne de pişmanlık yoluyla kurtulabilirdi. Bir insanı doğru yola sokmak ancak Tanrı'nın isteğine ve buyruğuna bağlıydı. Modern bir anlayış bunu şöyle çevirir. İnsanoğlu kaderi açısından tümüyle kalıtımın ve çevre koşullarının egemenliği altındadır. Tanrı'nın iradesi aynı yönde olmadıkça tek başına bireyin iradesi hiçbir güce sahip değildir. Göten'in değişiyle bütün irade istemektir sadece. İstememiz gerektiği için ve istek durur iradenin önünde. İnsanoğlunun mantığında kutsal ve Tanrı'nın verdiği bir güç gören hümanist Erasmus'un, Luther'in bu görüşüne katılması olanaksızdı. Yalnızca tek başına bireyin değil, fakat bütünüyle insanlığın dürüst ve eğitilmiş bir iradenin yardımıyla daha yüksek bir ahlak anlayışına varabileceğine sarsılmaz biçimde inanan Erasmus, Böylesine ödünsüz bir kaderciliğe ruhunun ta derinliklerinde baş kaldırır. Ne var ki, herhangi bir karşıt görüşe hemen cecik ve kabaca hayır demek Erasmus'un tarzı değildir. Her zaman yaptığı gibi bu kez de sadece aşırılığı, Luther'in belirlenimciliğindeki koşul tanımaz ve sert yanlara baş kaldırır. Kendisine özgü kaypak ve ihtiyatlı ifadesiyle ödün tanımaz savlardan hoşlanmadığını belirtir. Kişisel eğilimi her zaman her şeyi kuşkuyla karşılamaktan yanadır. Ama böyle durumlarda kutsal kitaba ve kiliseye isteyerek boyun eğer. Kutsal kitapta bu düşünceler esrarlı ve anlaşılması kolay olmayan biçimde anlatılmıştır. Bu nedenden ötürü insan iradesinin özgürlüğünü Luther'in yaptığı gibi bütünüyle ve koşulsuz inkar etmeyi sakıncalı bulmaktadır. Amacı hiçbir zaman Luther'in düşüncelerini tamamen yanlış diye nitelendirmek değildir. Ama bir insanın yaptığı bütün iyi işlerin tanrı katında hiçbir değerinin bulunmadığı, bu nedenle de gereksiz olduğu savına karşı çıkmaktadır. Luther'in yaptığı gibi her şey Tanrı'nın iradesine bağlı kılınırsa, bunun böyle olduğuna inanılırsa o zaman insanlar için iyilik yapmanın ne anlamı olacaktır? Her zaman uzlaştırıcı yanıyla ortaya çıkan Erasmus, insanoğlunun elinden hiç olmazsa özgür irade yanılsamasının alınmamasını önerir. O zaman insanoğlu çaresizliğe, bırakılmışlık duygusuna kapılmayacak, Tanrı'yı da acımasız ve hak tanımaz görmeyecektir. Ben de özgür iradeye küçük de olsa bir yer tanıyan ama olayların çoğunluğunu Tanrı'nın belirlediğine inananların düşüncelerine katılıyorum. Çünkü gururun Skylas'ından kaçalım derken bağnazlığın, karbidesinin pençelerine düşmemeliyiz. Görüldüğü gibi barıştan yana olan Erasmus, kavgada bile karşıtlarıyla arasındaki gerginliği gidermek için elinden geleni yapmaktadır. Karşısındakini bu kez de uyarır. Bu tür tartışmaların önemi gözde büyütülmemeli ve insan kendi kendisine şunu sormalıdır. Birkaç anlamsız sav yüzünden bütün yeryüzünü kargaşaya sürüklemek doğru bir davranış mıdır? Ve durum gerçekten de böyledir. Luther direnişinden biraz vazgeçse, Erasmus'a doğru bir adım atsa bu tinsel çekişme de barış ve birlik içinde son bulacaktır. Ne var ki Luther yaşadıkları yüzyılın en inatçı kişisidir. Din ve inanç sorunlarında odun yığınlarının üstüne çıkarılsa bile bir santim gerilemeyi kabul etmeyecek bir insandır. Doğuştan kendisini bağnazlığa adamış biri olarak öğretisinin en küçük ve önemsiz paragrafından bir parça özveride bulunacak yerde kendisini ya da dünyayı yıkmayı yeğler. Luther uğradığı saldırının öfkesini alabildiğine kamçılamış olmasına rağmen Erasmus'a hemen karşılık vermedi. Kendisine özgü kabalığıyla öteki kitaplarla ancak kıçımı silerken Erasmus'un bu yazısını okudum ama bir yere fırlatıp atmayı da düşünerek dedi. Fakat bu olayların geçtiği 1524 yılında Luther'i tanrı bilime ilişkin bir tartışmadan çok daha önemli ve ağır işler beklemekteydi. Her devrimci için kaçınılmaz olan yazgı, buyruklarını ona da dikte etmeye başlamıştı. Eskisinin yerine yeni bir düzen koymak isteyen kargaşanın bütün güçlerini zincirlerinden kurtarıp ortalığa salan Luther, şimdi bütün köktenciliğine rağmen kendisinden çok daha köktenci olanlarca ezilmek tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Luther, Söz ve inanç özgürlüğü istemişti. Şimdi aynı özgürlüğü başkaları kendileri için istiyorlardı. Zivayklu peygamberler, Karslarlı Münser, Luther'in deyişiyle bütün bu din bağnazları İncil adına imparatora ve imparatorluğa karşı ayaklanmak için toplanıyorlardı. Luther'in soylular ve prensler aleyhinde söyledikleri birleşen köylülerin elinde mızrak olup çıkmıştı. Ama Luther sadece ruhsal nitelikte din alanına ilişkin bir devrim istemişken ezilen köylü sınıfı toplumsal, Dahası açıkça komünist nitelikte bir devrim istiyordu. Erasmus'un yaşamış olduğu tinsel trajedi o yıl Luther için yenileniyor, sözleri yeryüzünde istediklerinin çok ötesinde etkiler yaratıyordu. Manastırlara saldırıp resim yakanlar, bir zamanlar Erasmus'u aşırı ılımlı ve uyuşuk olmakla suçlayan Luther'i, yeni bir papa yanlısı, bir dinsiz ve Wittenbergli kendisini beğenmiş diye nitelendirmeye başlamışlardı. Erasmus'a özgü kader, Şimdi Luther'in önünde uzanmıştı. Onun tümüyle ruhsal ve dinsel anlamda söylediklerini geniş kitleler ve bu kitlelerin bağnaz önderleri Luther'in deyişiyle maddi anlamda kışkırtıcı anlamda alıyorlardı. Bir dalganın ötekini izlemesi ve yutması devrimin yapısının değişmez gereğidir. Bu kargaşa içinde Erasmus, Giraudan'leri, Luther, Rosberisçileri Thomas Münser ve yandaşları da Maratçıları temsil ediyorlardı. O güne kadar tartışılmaz önder olarak kalmış olan Luther bir anda iki cepheye karşı aşırı ılımlılar ile aşırı atılganlara karşı savaşmak, Almanya'nın yüzyıllardan bu yana yaşadığı en korkunç ve kanlı ayaklanma olan bu toplumsal devrimin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalmıştı. Çünkü köylü kitlesi Luther adına yüreğine kazımış, kendisine bayrak edinmişti. Bu asilere... Efendilerine baş kaldırmak yüreklilerini de yalnızca Luther'in imparatora ve imparatorla baş kaldırıp bu yolda başarı kazanması vermişti. Şimdi Erasmus haklı olarak ona, işte şimdi senin düşüncelerinin ektiğini biçiyoruz diye sesleniyordu. Sen asilleri tanımak istemiyorsun ama onlar seni tanıyorlar. Bu felakete yazdığın kitapların, özellikle Almanca olarak kaleme aldığın kitapların yol açtığına ilişkin genel inancı yıkabilecek durumda değilsin. Luther tam anlamıyla korkunç bir karar vermek zorunluluğuyla karşı karşıyaydı. Kökeni halkta olduğu, halkın içinde yaşadığı ve prenslere baş kaldırmış olduğu halde şimdi onun yaydığı düşüncelerin doğrultusunda ve İncil adına özgürlüğü için savaşan köylü sınıfını edecekti? Durumu bir gecenin içinde Erasmus'unkine tıpatıp benzemişti. O da yaşamında ilk kez Erasmus gibi davranmayı denedi. Prensleri hoşgörülü olmaları için uyardı. Köylülere ise Hristiyanlığa barışa aykırı Sabırsız ve Hristiyanlığa yakışmaz davranışlarla leke sürmemeleri için seslendi. Ne var ki Luther yaratılışındaki bir adamın asla dayanamayacağı bir durum çıktı ortaya. Cahil halk ona değil, kendisine en çekici şeyleri müjdeleyen sese, Thomas Münzer'e ve komünist din bilginlerine kulak verdi. Sonunda Luther istemediği bir karara varmak zorunda kaldı. Çünkü artık bu gemi azıya almış olan başkaldırı tüm eylemini tehlikeye sokuyordu. Almanya'daki iç savaşın papalığa karşı açtığı tinsel savaşa zarar vereceğini anlamıştı. Bu kana susamışlar emirlerindeki köylülerle birlikte işimi karıştırmasalardı papalığın durumu şimdi herhalde çok başka olurdu. Eseri ve üstlendiği görev söz konusu olduğunda Luther her türlü çekingenliğini bir yana bırakır, kendi bir devrimci olduğu halde Almanya'daki köylü devrimine karşı çıkmak zorunda kaldı. Bunu da her zaman coşkudan yana olan yaratılışına uygun olarak en öfkeli, ödün tanımaz ve vahşi biçimde yaptı. Yaşamı boyunca kalemi aldıkları arasında en büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu o dönemde Alman köylülerinin aleyhinde yazdığı yergi en korkuncu ve kan kokanıdır. Prenslerin safında ölen kutsal bir din savaşçısı olarak cennete gidecek, ötekilerin safında ölenlerin ruhları ise şeytanın olacaktır. Bu gibilerini herkes boğmalı, hançerlemeli, açıkça meydan okuyarak ya da tuzağa düşürerek öldürmeli. Bu arada bir asiden daha zehirli, zararlı ve şeytani bir varlık olamayacağı düşünülmelidir. Luther hiç acıma duymaksızın halka karşı kesinlikle iktidar sahiplerini tutmaktadır. Eşek sopayla halk denen güruh ise kaba güçle yola getirilir. Ve muzaffer şövalyeler korkunç bir acımasızlıkla halkı kasıp kavururlarken Luther'in bu vahşi savaşçının dudaklarından en ufak bir aman merme ya da hoşgörü sözcüğü çıkmaz. Kurbanlarının içinden binlercesi derebeyi şatolarına saldırırlarken onun adına ve eylemine güvenmişlerdir. Ama bu dahi fakat öfkesi sınırsız insan onlara karşı en ufak bir acıma duymaz. Sonunda Württemberg'in bütün tarlaları kanla sulandıktan sonra korkunç bir yüreklilikle şu açıklamayı yapar. Ayaklanan bütün köylüleri ben, Martin Luther öldürdüm. Çünkü öldürülmelerini ben istedim. Dökülen kanlarının bütün sorumluluğu benimdir. Kalemini Erasmus'a çevirdiğinde bu korkunç nefret hala kaleminin ucundadır. Aralarında yalnızca tanrı bilime ilişkin bir tartışma geçmiş olan Erasmus'u hoş görebilir belki. Ama Erasmus'un ılımlı ve ölçülü olunması yolundaki uyarısının bütün hümanist dünyada ne kadar büyük bir coşkuyla karşılandığına tanık olmak Luther'in öfkesini bir çılgınlık nöbetine dönüştürür. Düşmanlarının artık zafer şarkıları söylediklerini düşünmeye dayanamaz. Köylü sorunun baskısından kurtulduktan sonra artık istediği Erasmus'a yalnızca karşılık vermek değil fakat onu yıkmaktır. Masa başında çevresine toplanan arkadaşlarına amacını şu korkunç sözlerle açıklar. Onun için sizden Tanrı'nın buyruğuna dayanarak Erasmus'un düşmanı olmanızı ve kendinizi onun kitaplarından korumanızı istiyorum. Onun aleyhinde yazacak o şeytanı kalemimle öldüreceğim ve övünçle ekler. Tıpkı Münser'i öldürdüğüm gibi. Onun dökülen kanının sorumluluğu da bana aittir. Luther, öfkelendiğinde de ve damarlarındaki kanın en çok kızıştığı anlarda büyük bir sanatçı, Alman dilinin dehası olduğunu kanıtlar. Düşmanının ne kadar büyük olduğunu iyi bilmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olduğu içindir ki, eseri de büyük olur. Sıradan, dar kapsamlı bir kalem tartışmasının çerçevesinde kalmayarak, temeli geniş kapsamlı, türlü tutkuların fırtınasına estiren, söylemek istediğini sanki görüntüleyen bir kitap ortaya çıkar. Bu eser Luther'in büyük tanrı bilimciliğinin yanı sıra bir yazar olarak da büyüklüğünü kanıtlar. İradenin tutsaklığı üzerine araştırma. Bu savaşçının savaşçı nitelikteki yazılarının en güçlerinden biridir. Luther ile Erasmus arasındaki tartışma ise Alman düşünce evreninde gerek bu iki adamın yaratılışlarının farklılığı, gerekse kişiliklerinin uçsuz bucaksızlığı açısından eşsizdir. Konu çağımız açısından güncelliğini nedenle yitirmiş olursa olsun, Hasımların kişiliklerinin büyüklüğü yüzünden bu savaş dünya yazınına bir düşünce olayı olarak geçmiştir. Luther darbesini indirmeden, miferini başına geçirip mızrağını öldürücü vuruş için kaldırmadan önce son bir kez ve bir an için ama gerçekten yalnızca bir an için düşmanını kibarca ve üstün körü selamlar. Seni kimseyi saymadığım kadar sayıyor, sana kimseye vermediğim kadar önem veriyorum. Büyük bir dürüstlükle Erasmus'un ona her yerde ve her zaman yumuşak davrandığını kabul eder. Erasmus'u hasımlar arasında davanın özünü kavrayan tek kişi diye nitelendirir. Ama bu selamı da verdikten sonra gerçek Luther olur. Yumruklarını sıkar, kabalaşır ve böylece özüne döner. Erasmus'a karşılık verişinin tek nedeni, Paulus'un yararsız gevezelerin ağızlarının tıkanmasını buyurmuş oluşudur. Bu sözlerin ardından darbeler peş peşe iner. Luther, görkemli bir biçimde gerçek anlamda tümüyle kendisine özgü bir ingülem gücüyle, her yerde yumurtaların üstünde yürüdüğünü ama hiçbirini kırmak istemediğini söyleyerek Erasmus'a saldırır. Sonra da şöyle alay eder. Erasmus bir yandan hiçbir konuda sav ileri sürmemek istiyor. Öte yandan hakkımızda böylece kesin bir yargıya varıyor. Buna yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak denir. Luther, Erasmus'un kendince dürüstlükle bağdaştırılamaz ılımlılığı ve çekingenliğiyle kendi açık ve kuşku götürmez, koşul tanımaz tutumu arasındaki farkı bir çırpıda gözler önüne serer. Ona göre Erasmus, bedensel huzuru inançtan daha üstün tutmaktadır. Oysa kendisi dünyanın yalnız tedirgin olması değil fakat tamamen yıkılması ve bir enkaz yığınına dönüşmesi pahasına kendisine inancını adamaya hazırdır. Erasmus'un mektubunda aklın sesine kulak vererek dikkatli olunması için uyarması ve İncil'in, Tam bir yorum yapma sorumluluğunu kimsenin üstlenemeyeceği bazı anlamı karanlık kısımlarına dikkat çekmesi karşısında Luther şu savı coşkuyla savunur. ''Kesinlikten yoksun bir Hristiyanlık öğretisi düşünülemez. Bir Hristiyan öğretisinden ve davasından emin olmalıdır. Değilse böyle birine Hristiyan denemez.'' Luther'e göre inanç sorunlarında kararsızlığa düşen, ılımılığa ya da koşkuculuğa kayan, elini bir daha uzatmamak üzere Tanrı bilimden çekmelidir. Erasmus'a, ''Kutsal ruh kuşkucu değildir.'' diye haykırır. O, yüreklerimize belirsiz bir tutku değil, güçlü ve kesin bir gerçek yerleştirmiştir. Luther, ''Görüşünde inatla direnir. İnsanoğlu ancak Tanrı'yı içinde taşıyorsa iyidir. Şeytanın yönetimi altında ise kötüdür ama iradesi önemsizdir.'' ve Tanrı'nın kaçınılmaz, değiştirilmesi olanaksız takdiri karşısında güçsüzdür. İki adam arasındaki bu belli bir noktaya ilişkin çekişmeden giderek çok daha büyük bir karşıtlık kendisini belli etmeye başlar. Hz. İsa'nın özüne ve misyonuna ilişkin bütünüyle farklı görüşleri din alanında yenilik yapmayı amaçlayan bu iki insanı yaratılışları doğrultusunda kesin biçimde birbirlerinden ayırır. Humanist Erasmus için Hz. İsa, bütün insanlığın müjdecisi, yeryüzündeki bütün düşmanlıklara ve kan dökülmesine son vermek için kendi kanını akıtmış olan tanrısal varlıktır. Kendisini Tanrı'nın askeri olarak gören Luther ise İncile yollamada bulunarak Hazreti İsa'nın insanlardan barış değil, fakat kılıç kullanmalarını istemek için geldiğini söyler. Erasmus'a göre Hristiyan olmak isteyen Hazreti İsa gibi barışsever ve hoşgörülü olmalıdır. İnacçı Luther'e göre ise Hristiyan olan Tanrının kelamı söz konusu olduğu sürece bütün dünyanın yıkılması pahasına gerilememelidir. Yıllar önce Spalatine yazmış oldukları yaşamının temel ilkesini dile getirir. Sakın bu davanın gürültüsüz, sıkıntıya girmeden ve baş kaldırmaya gerek kalmadan yürütülebileceğini sanma. Bir kılıcık kalem'e savaşı barışa dönüştüremezsin. Tanrının kelamı, savaş, türlü zorluklar, yıkılıp gitme ve zehir demektir. Bu kelam yoldaki bir ayı ve ormanda dolaşan bir dişi aslan gibi Efraim'in oğullarının karşısına dikilir. Luther bu nedenle Erasmus'un birleşme ve uzlaşmaya ilişkin çağrısını şiddetle geri çevirir. Yakınmayı ve bağırmayı bir yana bırak. Bu ateşi artık hiçbir ilaç düşüremez. Bu savaş Tanrımızın savaşıdır. O açtı ve kelamının bütün düşmanları yok olana kadar da durmayacak. Luther'e göre Erasmus'un yumuşak sözleri Gerçek bir Hristiyan inancının eksikliğinden başka bir şey değildir. Bundan ötürü Erasmus, Latince ve Yunanca yaptığı yararlı çalışmalarıyla, daha iyi Almancayla, hümanist sözcük oyunlarıyla yetinmeli. Süslü sözcükleriyle ancak imanı tam bir insanın içinin derinliklerinden gelen Tanrı inancının gücüyle çözümleyebileceği sorunlara karışmayı bir yana bırakmalıdır. Luther, Diktatörce bir ifadeyle Erasmus'tan, artık dünya tarihi bakımından önem kazanmış bu din savaşına kesinlikle karışmamasını ister. Tanrı, senin bizim davamıza hizmet edecek kadar güçlü olmanı istemedi ve bu gücü sana vermedi. Luther, kendisinin ise vicdanının çağrısını, buna bağlı olarak da yolundan şaşmazlığını hissetmektedir. Benim ne ve kim olduğumu, bu çekişmeye nasıl bir ruhla karıştığımı Tanrı bilmektedir. Tanrı, her şeyi... Bu arada da bu davanın benim değil, fakat kendisinin iradesiyle başlatıldığını ve şimdiye kadar sürdürüldüğünü de bilmektedir. Bu satırlarla birlikte, hümanizm ile Almanya'daki reform hareketi birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Su ile ateş ne kadar birleşebilirse, Erasmus anlayışı ile Luther anlayışı, akıl ve tutku, insanlık dini ve din bağnazlığı, çok yanlılık ile tek yanlılık, yumuşak başlılık ile sertlik de birbirleriyle ancak o kadar birleşebilir. Luther, Erasmus'un açıkça kendisine karşı çıkmış olmasını hiçbir zaman affetmeyecektir. Savaşma tutkusuyla yanıp tutuşan bu adam, bu kavga için hasmanın bütünüyle yok edilmesinden başkaca bir sonucu kabullenemez. Erasmus, Luther'e yalnızca bir kez, yumuşak karakterine göre oldukça sert sayılabilecek bir yazıyla, pistes ile karşılık verir. Sonra yine çalışmalarına döner. Luther'in içinde ise nefret ateşi yanmasını sürdürür. Öğretisinin yalnızca bir noktasından ötürü kendisine karşı çıkmış olan Erasmus'a, en korkunç biçimde sövüp saymak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Erasmus'un değişiyle öldürücü nefretinin etkisiyle hiçbir iftiradan çekinmez. Erasmus'u ezen bir tahta kurusuna ezmiş olur. O ezildikten sonra sağlığındakinden daha pis kokacaktır. Erasmus'u Hz. İsa'nın en büyük düşmanı diye nitelendirir. Bir defasında Erasmus'un resmini gösterdiklerinde de arkadaşlarını Erasmus'un tanrı ve dinle alay etmiş bir hilekar olduğu yolunda uyarır. O gece gündüz dolambaçlı sözler düşünür. Herkes onun çok şey söylediğini sanırken o aslında hiçbir şey söylememiştir. Masada çevresinde oturan arkadaşlarına öfkeyle şöyle bağırır. Erasmus, Hz. İsa'nın en büyük düşmanıdır. Ve Hristiyanlık bin yıldan bu yana ondan daha kötü düşman görmemiştir. Sizin tanıklığınız önünde söylediğim bu sözü vasiyetnameme de geçireceğim. Öfke nöbeti onu sonunda şu sözlere kadar götürür. Dualarımda adın kutsansın dediğimde, Tanrı'nın adını kutsadığımda Erasmus'a ve Tanrı'ya karşı gelen öteki din sizlere lanet etmiş oluyorum. Ancak bir öfke insanı olan, savaşta gözü hiçbir şey görmeyen Luther her zaman sadece savaşçı değildir. Özellikle öğretisi ve etkisi adına zaman zaman kendisini bir diplomat gibi davranmaya da zorlar. Büyük bir olasılıkla arkadaşları Erasmus gibi yaşlı ve bütün Avrupa'nın son derece saydığı bir kişiye bunca küfür ve iftira yağdırmanın çok akılsızca bir davranış olduğunu söylemişlerdir. Luther kılıcı elinden bırakır, defne dalını alır ve Tanrı'nın en büyük düşmanına yazdığı mektuptan bir yıl sonra bu kez neredeyse şakacı bir ifadeyle bir mektup kaleme alarak bonca sert davrandığından ötürü Erasmus'tan özür diler ama uzlaşma önerisini sert bir tavırla geri çeviren bu kez Erasmus olur. ''Bunca küfür yedikten sonra şakalar ve yaltaklanmalarla yatıştırılabilecek kadar çocuk ruhlu değilim. Ben Tanrı tanımazmışım. İnanç sorunlarında kuşkucuymuşum. Tanrı'ya karşı gelmişim ve daha bir sürü şey. Bütün bu alçakça yalanlar ne işe yaradı? İkimizin arasında olup bitenler önemli değil. Hele benim gibi ölmek üzere olan bir adam için hiç değil.'' Ben bütün dürüst kişilerin de yapacakları gibi senin cüretkar, utanmaz ve kışkırtıcı tutumun yüzünden bütün dünyayı uçuruma sürüklemene öfkeleniyorum. Ve senin iraden yüzünden bu fırtınanın uğrunda bunca çarpıştığım yatışma sürecine gelemeyişine kızıyorum. Aramızdaki tartışma özel bir sorundur. Ben ise genel huzursuzluktan ve düzeltilmesi olanaksız kargaçıdan ötürü acı duyuyorum. Bunu senin... İyi öğütler verenleri dinlemek istemeyen, yola gelmesi olanaksız tutumuna borçluyuz. O çok hoşuna giden ruhundan daha başka bir ruha sahip olmanı isterdim. Sen de kendince benim için istediğin dileklerde bulunabilirsin. Yalnız seninki gibi bir ruha sahip olmam hariç olmak üzere bu sonuncusunu ancak Tanrı senin ruhunu değiştirirse yapabilirsin. Erasmus kendisi için alışılmamış bir sertlikle dünyasını yıkmış olan eli geri çevirir. Kilisenin barışını bozan, Almanya'yı ve dünyaya en korkunç düşünce tumultusunun içine atmış olan adamı artık selamlamak istememektedir. Ama kargaşa artık bir kez dünya üzerindedir. Artık dünyanın her yanındadır ve Erasmus'a dahil olmak üzere hiç kimse artık ondan kaçabilme olanağına sahip değildir. Huzursuzluk, kaderin Erasmus için uygun gördüğü yasadır ve ne zaman huzur istese çevresindeki dünya kaynamaya başlar. Şimdi tarafsız olduğu için sığınmış olduğu Bazel kenti de Reform hareketinin nöbetlerine yakalanmıştır. Halk kiliselere saldırmakta, mihraplardaki resimleri ve oymaları sökmekte, sonra bunlar katedralin önünde üç yığın yapılıp yıkılmaktadır. Erasmus, yezeli düşmanı bağnazlığın bir kılıç ve ateş dalgası halinde evinin çevresinde coştuğunu dehşetle görür. Bu kargaşanın ortasında ona küçük bir teselli veren tek düşüncesi vardı. Hiç olmazsa kan akmadı. Keşke hep böyle kalsa. Ama Bazel... Artık reform hareketinden yana bir kent olmuştur ve her türlü yan tutmadan tiksinen Erasmus artık bu kentin surları içinde kalmak istememektedir. 60 yaşında olduğu halde çalışma huzurunu sağlayabilmek için Avusturya sınırları içindeki sakin Freiburg'a gider. Halk ve resmi görevliler onu törenle karşılar ve oturması için imparatora ait saraylardan birini önerirler. Ama Erasmus bu görkemli yapıyı istemez ve rahipler manastırının yanındaki küçük bir evi seçer. Orada sessiz sedasız çalışmak ve huzur içinde ölmek istemektedir. Tarih, taraf tutmak istemediği için hiçbir yerde rahat yüzü göremeyen bu ortanın adamına uygun gelecek en görkemli simgeyi seçmiştir. Erasmus, Löwen'den kent aşırı Katolik yanlısı olduğu, Bazel'den de aşırı Protestan yanlısı olduğu için kaçmak zorunda kalmıştır. Kendisini hiçbir dogmaya adamayan ve hiçbir taraftan yana olmayan özgür ve bağımsız düşünüre, yeryüzünün hiçbir yerinde vatan yoktur. Bir Hümanistin Sonu Artık 60'ına gelmiş, yorgun ve tükenmiş bir insan olan Erasmus, Freiburg'da yine kitaplarıyla baş başadır. Dünyanın üstüne varmasından ve huzursuzluğundan kaçıncı kez yine kaçmıştır. Ufak tefek, zayıf gövdesi gittikçe erir. Buruşuk ve narin yüzü binlerce kırışığıyla gittikçe üstünde esrarlı işaretler taşıyan bir parşömeni andırır. Bir zamanlar, Yeryüzünde düşünce yoluyla bir yeniden doğuşun gerçekleşeceğine, insanlığın kendisini salt insana yaraşır davranışlarla yenileyeceğine tutkuyla inanmıştır. Şimdi ise bu tutku yerini acı çeken, alaycı bir adama bırakmıştır. Durmaksızın, bilimlerin giderek gerilemesinden, düşmanlarının nefret dolu tutumlarından, pahalılıktan, bankerlerin hile ve dolanlarından, şarapların kötülüğünden ve ekşimişliğinden yakınır. Barışa bir türlü el uzatmayan, her gün mantığın tutkulara, adaletin kaba güce kurban edildiği bir dünyada hayal kırıklıklarının en büyüklüklerine uğramış olan bu büyük adam, kendisini yabancı hisseder. Gürek atışları çoktan yavaşlamıştır. Ama eli bir lamba gibi ilkelerinden şaşmak nedir bilmeyen, düşünce evrenini bakış açısına giren her şeyi, sürekli ışığa boğayan o pırıl pırıl, berrak beyni yavaşlamamıştır. Tek, en eski ve en sadık dostu olan çalışma, henüz bütün sadakatiyle yanındadır. Erasmus, günde 30-40 mektup yazmakta, kilise büyüklerinden yaptığı çevirilerle sayfalar doldurmakta, kolaguyalarını tamamlamakta, estetik ve ahlak üzerine peş peşe yazılar kalem almaktadır. Nankör bir dünyada bile aklın sesini duyurmanın yine aklın verdiği hak ve görev olduğuna gönülden inanmış bir insanın bilinciyle çalışır ve yazar. İç dünyasının en derin noktasında ise çoktandır bilmektedir. Yeryüzünün deliliğin tutsağı olduğu böyle bir anda, İnsanlara, insanlıklarına dönmeleri için seslenmenin bir anlamı yoktur artık. Erasmus, idealinin o yüce, soylu hümanizm idealinin yenilgiye uğradığını da bilmektedir. İnsanlar arasında anlayışın egemen olmasını, barbarca savaşmak yerine çekişmelerin barışçı yollardan çözümlenmesini istemiş, hep bu uğurda çaba harcamış ama bütün bu istekleri bağnazların direnişi karşısında kırılmıştır. Kurmak istediği düşünce devletine, yeryüzünde gerçekleşmesini istediği Platon devletine, Bilgeler ve Bilginler Cumhuriyeti'ne herkesin birbirini boğazladığı bu savaş alanında yer yoktur. Din uğruna Roma ile Zürich ve Wittenberg arasında sel gibi kan akıtılmakta, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya arasında türlü savaşlar, gezginci fırtınalar, fırtınalar gibi sürüp gitmektedir. Hazreti İsa'nın adı bir savaş parolasına ve askeri eylemler için bir bahaneye dönüştürülmüştür. Böyle bir durumda bilimsel eserler kaleme almaktan, prensleri ve hükümdarları kendilerine gelmeleri için uyarmaktan daha gülünç, Tanrı adına konuşup eylemde bulunanlar İncil sözcüğünü bir savaş baltası gibi kullanmaya başladıktan sonra protestan öğretisinin sözcüsü olmaktan daha anlamsız bir şey düşünülebilir mi? Hepsinin ağzında beş sözcük var, İncil, Tanrı kelamı, inanç, Hazreti İsa ve kutsal ruh. Ama görüyorum ki çoğu içlerine şeytan girmiş gibi davranıyor. Hayır. Siyaset kargaşanın böylesine alıp yürüdüğü bir zamanda hala ara buluculuğa, yatıştırmaya kalkışmak artık bir anlam taşımamaktadır. Ahlaki bakımdan birleşmiş, Avrupa çapında bir hümanizmin kurulabileceğine ilişkin soylu düş artık son bulmuştur. O düşü bütün insanlık için kuran kişi yani Erasmus ise artık yaşlandığı ve kimse kendisine kulak vermediği için tükenmiş bir adamdır. Dünya yanından geçip gitmektedir. Ona artık ihtiyaç duymamaktadır. Ancak bir mum sönmeden önce Alevi son bir kez çaresizce parlar. Bir düşünce çağının fırtınasında kaynayıp gitmeden önce bir kez daha kalan son gücünü sergiler. Bu bağlamda Erasmus düşüncesi içinde aynı durum görülür. Barış ve uzlaşma düşüncesi son bir kez kısa ama görkemli biçimde zamanını aydınlatır. Her iki dünyanın efendisi olan 5. Karl önemli bir karar almıştır. İmparator artık Worms günlerindeki çekingen kendisine güveni zayıf genç değildir. Uğradığı hayal kırıklıkları ve geçirdiği deneyimlerle olgunlaşmış, kısa süre önce Fransa'ya karşı kazandığı büyük zafer, gerekli olan güven ve otoriteyi sonunda ona kazandırmıştır. Almanya'ya döndükten sonra din çekişmelerine son vermeyi, Luther'in parçaladığı kilise birliğini kuvvete başvurma pahasına da olsa bir kez daha kurmayı kararlaştırmıştır. Ama asıl hedefi eski kilise ile yeni kilise arasındaki çekişmeyi Erasmus anlayışına uygun olarak uzlaşma yoluyla sağlamak, bilge ve ön yargısız kişilerden oluşacak bir konsil toplamaktır. Bu konsilin görevi, sevgi havası içinde ve özenle kiliseyi birliğe ve yenileşmeye götürebilecek düşüncelere kulak vermek olacaktır. İmparator V. Karl, Restak'ı bu amaçla Aksburg'da toplantıya çağırır. Aksburg'daki Restak toplantısı hem Almanya'nın en büyük kader anlarından biri, hem de bütün insanlık tarihinde gerçek anlamda bir yıldızın parladığı andır. Kendi içerisindeki gelişme seyriyle gelecek yüzyılların akışını da içeren ender fırsatlardan biridir. Dış görünüş açısından belki Worms'daki kadar dramatik nitelik taşımayan Aksburg toplantısı, yarattığı tarihsel etkiler açısından birincisinden geri kalmaz. Her iki toplantının da amacı Avrupa'da din ve düşünce birliğini sağlamaktır. Aksburg günleri, başlangıçta Erasmus düşüncesinin, Erasmus'un hep talep ettiği, Birbirlerine din ve düşünce bakımından hasım olanların karşılıklı görüşmeler yoluyla uzlaşmaya varmaları ideali açısından son derece elverişli bir görünümdedir. Çünkü her iki güç eski ve yeni kilise bir bunalım içindedir ve bundan ötürü büyük tavizler vermeyi hazırdır. Katolik Kilisesi başlangıçta Almanya'daki küçük dinsize karşı takındığı o tepeden bakan ve yanına yaklaşılmaz tavrından reform hareketinin bir orman yangını gibi bütün Kuzey Avrupa'yı sardığını ve her saat büyüdüğünü gördüğünden bu yana çok şey yitirmiştir. Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka ve her İngiltere yeni öğretinin sınıfına katılmışlardır bile. Sürekli para sıkıntısı çeken prensler... Kilisenin büyük servetlerine İncil adına el koymanın kendi durumları açısından ne kadar yararlı olduğunu her yerde keşfetmektedirler. Roma'nın eski savaş silahları olan Aforoz ve Cin Kovma, bir Agustin papazı papalığın Aforoz fermanını herkesin gözü önünde yakıp cezasız kaldığından bu yana artık Canossa'nın zamanındaki korkutuculuğunu yitirmiştir. Ama en korkunç darbe Papa'nın kendisine olan güvenine inmiştir. Papa, Castel Sant'Angelo'dan yağma edilmiş bir Roma'ya bakmak zorunda kaldığında, Güveni de yıkılıp gitmiştir. Roma'nın yağmalanması papalığın yürekliliğine ve görkemine birkaç yüz için son vermiştir. Öte yandan durum Luther ve yandaşları içinde baş döndürücü ve kahramanca Worms günlerinin ardından sıkıntılı zamanlar başlamıştır. Kilisenin sevgi havası içinde birliğinin durumu protestanlığın saflarında da pek parlak değildir. Çünkü Luther daha kendi kilisesini kendi içerisinde bir bütün oluşturacak biçimde örgütlendirmeyi başaramadan ilk karşı kiliseler belirmiş, zıvayıklı ve kars tatlı kiliseleriyle 8. Henry'nin İngiliz kilisesi ve çeşitli tarikatlar ortaya çıkmıştır. Dürüstlüğü, kuşku götürmeyen inanç bağnazı Luther, yalnızca manevi alanda gerçekleşmesini istediğinin birçoklarınca maddi anlamda alındığını ve türlü yararlar uğrunda alçakça kötüye kullanıldığını çoktan anlamıştır. Luther'in ileri yaşlarda yaşamak zorunda kaldığı trajediyi en güzel dile getiren Gustav Freytag olmuştur. Kendi çağına kadar en büyük diye bilineni yeniden yaratmaya kaderin memur ettiği kişi bunu yaparken kendi yaşamının bir bölümünü de yıkar. Ne kadar dürüst ve vicdanlı ise dünyanın düzeninde yarattığı çatlığı kendi içinde o denli derinden duyar. Tarihteki her büyük düşüncenin beraberinde getirdiği gizli acı, dahası pişmanlık duygusu işte budur. İlk defa olarak sert tutumlu ve uzlaşma tanımaz Luther'in içinde de uzlaşmadan yana hafif bir eğilim belirir. Başka zamanlar onun iradesini güçlendirmiş ve desteklemiş olan Alman prensleriyle yandaşları da efendileri ve imparatorları 5. Karl'ın artık başındaki dertlerden kurtulduğunu ve silahını onlara çevirdiğini anladıklarından bu yana daha dikkatli davranmaya başlamışlardır. Aralarında Avrupa'nın efendisinin karşısına bir asi olarak çıkmamanın belki de daha akıllı bir iş olacağını düşünenler vardır. Çünkü inanççı bir direnişi sürdürme durumunda insan başını ve topraklarını yitirebilir. Tarihte ilk kez olarak başlangıçtan bu yana inanç konularında Almanya'da egemenliğini sürdüren ödün tanımaz tutum gevşemiş, bağnazlıktaki bu gevşeme de çok büyük bir fırsatın doğumuna yol açmıştır. Çünkü eski kilise ile yeni öğreti arasında Erasmus'un düşünceleri doğrultusunda bir uzlaşma ve anlayış havası gerçekleşecek olursa, Almanya'da ve dünyada yeniden bir tinsel birlik kurulacak, 100 yıllık din savaşının, iç savaşın ve devletler arasındaki savaşın kültürel ve maddi değerlere yönelik korkunç yıkıcılığından kaçınmak mümkün olabilecektir. Almanya'nın dünyadaki ahlaki egemenliği güvence altına alınabilecek, din yüzünden insanların iğrenç bir biçimde kavuşturmaya uğramaları son bulacaktır. Odun yığınları ateşlenmeyecek, indeks ve Engizisyon düşünce özgürlüğüne zalim damgalarını basmayacaktır. Türlü sınavlardan geçmiş olan Avrupa ölçüsüz acılardan esirgenmiş olacaktır. Tarafları birbirinden ayıran gerginlik artık çok zayıftır. Karşılıklı anlayışla bu gerginlikle aşılınca akıl, hümanizm ve sonunda Erasmus bir kez daha zafere ulaşmış olacaklardır. Bu kez protestanlık davasını temsil görevinin Luther'in ödün tanımaz ellerinde değil. Ama daha diplomat olan Melanchthon'da oluşu böyle bir uzlaşma olasılığı açısından daha da umut vericidir. Protestan kilisesinin Luther'in en sadık dostu ve yardımcısı saydığı Melanchthon, bu şaşılacak kadar ılımlı ve soylu kişi bütün hayatı boyunca büyük hasmı Erasmus'un da bir hayranı ve öğrencisi olarak kalmıştır. Dahası Melanchthon'un uysal ve ihtiyatlı yaratılışına Erasmus anlayışı doğrultusunda hümanist bir protestan öğretisi Luther'in sert görüşlerinden daha yakındır. Ama Luther'in kişiliğinin ve telkin gücünün onun üzerindeki etkisi de büyüktür. Melanchthon, Wittenberg'de Luther'in en yakın çevresindeyken kendisini bütünüyle onun iradesinden bağımlı hisseder. Parlak ve örgütlendirme yeteneğine sahip aklının bütün gücüyle ona hiç sesini çıkartmaksızın hizmet eder. Ancak Augsburg'da kendisini ilk kez büyük liderinin hipnozu dışında bulduğunda doğasının öteki yarısı yani iç dünyasındaki Erasmus anlayışı da Engellen Meksis'in serpilme olanağını kazanır. Melankton, Aksburg günlerinde hiçbir koşul ileri sürmeksizin en ileri ölçüde uzlaşmadan yana çıkar. Ödünleriyle neredeyse bir ayağıyla eski kilisenin saflarına geçecek kadar ileri gider. Luther, Melankton kadar yumuşak ve sessiz yürüyemeyeceğini açıkça söylemiş olduğundan Aksburg bildirisi Melankton tarafından kaleme alınmıştır. Açık ve sanatçı anlatımına karşın bu yazıda Katolik Kilisesi için tahrik edici nitelik taşıyabilecek hiçbir nokta yoktur. Tartışma sırasında ise en tartışmalı olan sorunların çevresinden dolanılır. Bu bağlamda uğruna bir zamanlar Luther'in Erasmus'la onca acımasızca savaşmış olduğu önceden belirlenmişlik öğretisi tartışılmaz. Bunun gibi papalığın kaynağını tanrıda bulan yetkisi, rahipliğin yoruma kapalı bulunan karakteri, Sakramentlerdeki yedi sayısı gibi hassas noktalara da temas edilmez. Her iki taraftan şaşılacak kadar uzlaşmacı sözler duyulur. Melankton şöyle yazar. Roma'daki Papa bizi reddetmediği sürece onun otoritesine ve kilisenin duyarlılığına saygılı kalacağız. Öte yandan Vatikan'ın bir temsilcisi yarı resmi ağızla rahiplerin evlenebilmesi ve kilisede kutsal şarabın ruhban sınıfından olmayanlara ikramı gibi konuların tartışma konusu yapılabileceğini söyler. Bütün güçlüklere rağmen toplantıya katılanların içinde küçük bir umut ışığı parlamaya başlamıştır bile, Böyle bir anda manevi otoritesi yüksek bir adam, içten ve coşkulu bir barış iradesinin taşıyıcısı olan bir adam toplantıda bulunsa, karşısındakine inandırma yeteneğinin bütün gücünü, mantığının sanatını ve düşünceleri sözcüklerin kalıbına dökmekteki bütün ustalığını kullansa, belki de son anda her ikisine de yakınlık duyduğu protestanlar ile katolikler arasında bir birlik sağlayabilecek ve böylece de Avrupa düşüncesi kurtulmuş olacaktır. Bu adam, bunu yapabilecek tek adam Erasmus'tur. Ve her iki dünyanın efendisi olan İmparator Karl, onu Restak'a resmen davet etmiş, bundan önce de onun öğütlerine ve ara buluculuğuna başvurmuştur. Ne var ki Erasmus'a özgü kader bir kez daha trajik biçimde yilenir. Bu ileri görüşlü ama öne çıkma yürekliliğini hiçbir zaman gösteremeyen adamın kaderi, her zaman dünya tarihinin dönüm noktası niteliğini taşıyan anları başka kimsenin yapamadığı biçimde doğru saplayabilmek, ama buna rağmen kişisel yetersizliği yüzünden giderilmesi olanaksız bir cesaret eksikliği yüzünden karar anını kaçırmaktır. Bu noktada da Erasmus'un tarihi suçu bir kez daha yilenenir. Tıpkı Worms'taki gibi Aksburg'daki Restat'ta da Erasmus yoktur. Davasını, inancına kişisel olarak savunmaya karar veremez. Gerçi hiç durmaksızın mektup yazar. Her iki tarafa çok akıllı, çok insancıl, çok inandırıcı mektuplar yazar. Her iki kampta bulunan dostlarını bir yandan Melanchton'a, öte yandan Papa'nın elçisine en ileri ölçüde anlayış göstermeleri için razı etmeye çalışır. Ama kader anında yazı hiçbir zaman etiyle, kemiğiyle, damarlarında dolaşan sıcak kanıyla bir bedenden yükselecek seslenişin yerini tutamaz. Hem sonra Luther'de bulunduğu Coburg'dan Melanchthon'a onu iç dünyasının el verdiğinden daha sert ve ödün tanımaz bir tutuma zorlamak için haber üzerine haber göndermektedir. Sonunda gerçek ve dahi uzlaştırıcının kişisel olarak toplantıda hazır bulunmaması nedeniyle karşıtlıklar yeniden sertleşir. Sayısız tartışmalarda uzlaşma düşüncesi değirmen taşları arasında kalan verimli bir tohum gibi ezilir gider. Büyük Aksburg Konsili, birleştirme amacını güttüğü Hristiyanlığı kesinlikle iki inanç kampına ayırır. Yeryüzüne barış yerine ikilik egemen olur. Luther, sert tutumuyla sonucu şöyle özetler. Bundan sonra savaş çıkarsa çıksın, biz yeterince öneride bulunduk ve elimizden geleni yaptık. Buna karşılık Erasmus'un trajik haykırışı şöyledir. Yeryüzünde korkunç kargaşalar çıktığını görürsen eğer, o zaman Erasmus'un bunların olacağını önceden söylediğini düşün. Yaratıcısı olduğu Erasmus anlayışının son ve kesin biçimde yenilgiye uğradığı o günden sonra Freiburg'da kitaplarının arasına gömülmüş yaşayan yaşlı adam artık sadece yararsız bir varlıktır. Bir zamanlar ki ününün yalnızca soluk bir gölgesidir. Ve bu gürültülü, daha açık deyişle kudurmuş çağda köşesine çekilmiş bir adama yer olmadığını kendisi herkesten daha iyi bilmektedir. Hal böyle olunca hırpalanmış, Eklem iltihabının acılarıyla kıvranan bir bedeni, her türlü barış düşüncesine yabancılaşmış bir dünyada daha uzun zaman sürükleyip durmanın ne anlamı olabilir? Erasmus, bir zamanlar o kadar sevdiği hayattan yorgun düşmüştür. Dudaklarından sarsıcı bir yakarış yükselir. Tanrı, beni bir an önce bu çılgın dünyadan kurtarıp yanına alsın. Çünkü yüreklerin sadece bağnazlık tarafından kamçılandığı bir dünyada, düşünce adamı artık kendisine nasıl bir yer bulabilir ki? Erasmus'un kurduğu Yüce Hümanizm İmparatorluğu düşmanların ayakları altında kalmış, yarı yarıya onların eline geçmiştir bile. İnsanlar artık edebiyatın ince ve düşünülerek söylenmiş sözlerine değil, yalnızca politikanın kaba saba ve tutku dolu sloganlarına kulak vermektedirler. Düşünce kitle çılgınlığının kurbanı olmuş, üzerine kimi yerde papalığın kimi yerde de lutercilerin üniformaları giydirilmiştir. Bilginler birbirleriyle artık zarif usluplu mektuplarla ve broşürlerle değil ama ama pazar yerlerindeki satıcı kadınlar gibi kaba saba küfürlerle savaşmaktadırlar. Kimse birbirini anlamak istememekte. Herkes kendi tarafının inancını öğretisine bir dövme gibi zorla karşısındakilere kabul ettirmek peşinde koşmaktadır. Bir kenarda kalıp kendi inançlarına bağlı kalmayı sürdürenlerin ise Hali dumandır. Tarafların arasında ve onların üzerinde kalmak isteyenler katmerli bir nefretin kurbanı olmaktadır. Böyle zamanlarda yalnız aklın sesine kulak vermek isteyenden daha yalnız bir kişinin varlığı düşünülebilir mi? Siyaset arenasının türlü gürültü ve çığlıkları içinde kulaklar, ince aratonları ve zarif, ısrarlı ironiyi duyamayacak kadar sağırlaştıktan sonra daha kimin için yazılacaktır? Tanrı öğretisi, savlarını kanıtlamak için en iyi çareyi askerleri, Topları ve süvarileri yardıma çağırmakta bulan kuramcıların ve bağnazların eline düştükten sonra, kiminle tanrı bilime ilişkin tartışmalar yapma olanağı kalmıştır. Başka türlü düşünenlere, özgür düşünenlere karşı bir sürek avı, tek yanlılığın diktatörlüğü başlamıştır. Hristiyanlığa, gürüzlerde ve cellat kılıcıyla hizmet edilebileceği sanılmakta. İnananlar arasında özellikle en cesur ve düşünsel evreni en geniş olanlar, en kaba gücün kurbanı olmaktadır. Erasmus'un kehaneti gerçekleşmiş, Tumulstus gelmiştir. Bütün ülkelerden peş peşe gelen korkunç haberler Erasmus'un umutsuz ve yorgun yüreğini parçalar. Paris'te onun eserlerini Fransızca'ya çevirmiş olan öğrencisi Berkin ateşte ağır ağır kızartılarak öldürülmüştür. İngiltere'de en sevgili ve en soylu dostları olan John Fisher ve Thomas More cellatın baltası altında can vermiştir. Onların ölüm haberini alan Erasmus şöyle inler. Sanki onlarla birlikte ben de öldüm. Kaç kez mektuplaştığı, dostça konuşmalar yaptığı Zvanklı, Kopel'de savaş alanında can vermiştir. Thomas Münzer ise puta tapanların ve Çinlilerin bile akıl edemeyecekleri korkunç işkencelerle öldürülmüştür. Ana Baptistler dilleri kopartıldıktan sonra sıraya bağlanıp ateşte kızartılmaktadır. Kiliseler yağmalanmakta, kitaplar ve kentler yakılmaktadır. Dünyanın görkemini kendisinde toplayan Roma, ayak takımının kurbanı olmuştur. Tanrı adına nasıl da hayvansal içgüdüler dizginlerinden boşalmaktadır. Hayır, bu dünyada artık düşünce özgürlüğüne anlayış ve hoşgörüye, hümanist öğretinin bu temel düşüncesine yer yoktur. Böylesine kanlı bir ortamda sanatlar gelişip serpilemez. Uluslarüstü bir toplumun oluşturulması bundan böyle on yıllar için, yüzyıllar için belki de hiçbir zaman düşünülemeyecektir. Ve Latince, Birleşik Avrupa'nın bu son dili, Erasmus'un yüreğinin dili de can çekişmektedir. O halde artık sen de ölebilirsin Erasmus. Ama hayatının trajedisi bitmemiştir henüz. Bu ezeli gezginci yine yola çıkmak zorundadır. Neredeyse 70'inde olduğu halde yine ansızın evini ocağını bırakıp kaçar. Açıklanması olanaksız bir isteğin etkisi altında Freiburg'dan ayrılmak, Brabant'a gitmek amacındadır. Dük tarafından davet edilmiştir ama derinliklerdeki davet sahibi bir başkasıdır, ölümdür. Esrarengiz bir tedirginlik sarmıştır Erasmus'u ve bütün hayatını... Bir kozmopolit, bilinçli bir vatansız olarak geçiren bu insan, ürkek ve sevgi dolu bir yönelimle vatan diyebileceği bir toprağa ihtiyaç duyar. Yorgun vücudu nereden geldiyse yine oraya dönmek istemektedir. Erasmus'un içindeki bir sezgi, yolculuğun artık sona ermek üzere olduğunu söylemektedir. Fakat artık gitmek istediği yere kadar ulaşamaz. Normalde kadınların kullanımı için yapılmış küçük bir araba, yaşlı adamı bazele getirmiştir. Erasmus orada bir süre dinlenmek ve buzlar çözülüp ve ilkbaharla birlikte Brabant'a, vatanına doğru yola çıkabileceği gün gelene kadar beklemek istemektedir. Bu arada Bazel, Erasmus'u alıkoyar. Burada hala o manevi sıcaklıktan bir şeyler kalmıştır. Hala Sadık birkaç dost, Froben'in oğlu, Amerbah ve daha başka birkaç kişi yaşamaktadırlar. Bu insanlar bu hasta adamın rahat etmesini sağlar. Onu yanlarına alırlar. Eski basım evi de hala ayaktadır. Erasmus yine düşünülmüş ve kağıda geçirilmiş olanın basılı söze dönüşmesini izlemenin mutluluğunu yaşar. Baskı makinesinin yağlı kokusunu ciğerlerine çeker. Tertemiz basılmış güzel kitapları eline alır ve onlarla o hayran olunacak ölçüde sessiz ve barışçı dostlarla öğretici söyleşiler yapabilir. Sessizliğe gömülmüş, dünyaya kapılarını kapatmış... Artık yataktan günde ancak 4 ya da 5 saat çıkacak kadar yorgun ve bitkin düşmüş olan Erasmus, yaşamanın son günlerinde iç dünyasında sanki donup kalmıştır. Unutulduğu, aşağılandığı duygusuna kapılmıştır. Çünkü Katolikler onu artık arayıp sormamakta, Protestanlar ise onunla alay etmektedir. Artık kimse ona ihtiyaç duymamakta, görüşünü ve kararlarını talep etmemektedir. Hümanist bir düşünce alışverişini hayatın en güzel ve mutluluk verici yanı saymış olan bu yalnız adam, ''Çaresizlik içerisinde düşmanlarım çoğalıyor, dostlarım ise gittikçe azalmakta.'' diye yakınmaktadır. Ama bu yalnızlığının ortasında saygıyı ve selamı dile getiren sözcükler bir kez daha gecikmiş bir kırlangıç gibi gelip Erasmus'un artık kışın soğuklarından boğulanmış pencere camlarına konar. ''Bugün neysem ve ne değerim varsa tümü senin sayendedir ve ben bunu kabul etmeseydim bütün zamanların en nankör insanı olurdum. Selam ve tekrar selam sana.'' Ey sevgili babamız ve vatanın onuru, sanatların koruyucu ruhu, doğruluğun çaşmaz savaşçısı. Bu sözleri yazan adamın adı Erasmus'unkini parlaklıkta açacaktır. Henüz genç ününün sabah kızıllıklarının ortasından artık ölmekte olan ustanın akşam ışıklarını selamlayan bu insanın adı Franços Rabelais'tir ve sonra bu kez Roma'dan bir mektup daha gelir. 70 yaşındaki Erasmus bu mektubu sabırsızlıkla açar ve sonra dudaklarında acı bir gülümsemeyle yine elinden bırakır. Alay mı etmektedirler onuna? Yeni Papa ona bu dünyadaki bütün makamları özgür kalabilmek uğruna yaşama boyunca aşağı görerek geri çevirmiş olan Erasmus'a düşünülebilecek en zengin gelirlerle bir kardinallik önermektedir. Erasmus, neredeyse onur kırıcı bu payeyi, kararlı bir tutumla geri çevirir. Artık son günlerini yaşamakta olan ben, yaşamım boyunca geri çevirdiğim yükleri şimdi mi omuzlarıma alacağım? Hayır. Nasıl özgür yaşanmışsa öylece özgür ölünmelidir. Özgür ve sıradan giysiler içinde hiçbir işaret takmaksızın ve dünyanın sunacağı tüm onurlandırmalardan uzak, bütün yalnız insanlar gibi, özgür ve bütün özgür insanlar gibi yalnız ölmek ama bütün yalnızlıkların en sadık dostu ve avutucusu olan çalışmak, son saatine kadar yanında kalır. Erasmus, ağrılardan iki büklüm olmuş bedeniyle yatağında ve titreyen parmaklarıyla gece gündüz Origenes şehrini, mektuplarını ve broşürlerini kaleme alır. Artık ne ün kazanmak için ne de para uğruna yazmaktadır. Yazmasının tek nedeni, hayatı daha tinselleştirerek öğrenmenin, öğrenerek daha güçlü yaşamanın, ciğerlerine bilgiyi çekebilmenin ve bilgiyi soluğuyla bırakmanın verdiği o tuhaf zevktir. Erasmus'un kanının damarlarında hala dolaşmasını sağlayan yalnızca yeryüzünün bu ebedi şiiridir. Son anına kadar çalışan Erasmus böylece çalışmanın o kutsal labirenti sayesinde artık benimsemediği ve anlamadığı artık onu tanımak ve anlamak istemeyen bir dünyadan kaçar. Sonunda büyük barışın müzdecisi yatağının yanına gelir ve o zaman hayatı boyunca onca korktuğu ölüm başucuna vardığında yorgun Erasmus ona sessizce ve neredeyse şükranla bakar. Bilinci son ana kadar yerindedir. Yatağının etrafındaki dostlarını, Frobeni ve Amerbahı hala Eyüp'ün dostlarıyla karşılaştırılabilir. Onlarla Latincenin en inceliklerle dolu ve zengin olanını konuşur. Fakat son anda soluk almakta artık güçlük çekerken tuhaf bir şey olur. Hayatı boyunca sadece Latince konuşmuş olan büyük Hümanist bilgin, ansızın bu alıştığı ve kendisi için çok doğal olan dili unutur ve Yaradılışın ezeli korkusuyla gerilmiş dudaklarından ansızın çocukluğundan öğrendiği ana dilinin sözcükleri olan sevgili Tanrı sözcükleri dökülür. Hayatının ilk ve son sözcükleri olan aynı aşağı Almanca ile seslendirilmiştir. Son bir soluk daha ve Erasmus bütün insanlık için alabildiğine özlemini çekmiş olduğu şeye huzura kavuşur. Erasmus'un mirası Son nefesini vermekte olan Erasmus'un Avrupa Birliği'ne ilişkin manevi mirasını sonraki kuşaklara en soylu görev olarak bıraktığı sıralarda, Floransa'da insanlık tarihinin en önemli ve iddialı kitaplarından biri Nicola Machiavelli'nin Prensi yayınlanır. Matematik açıklıkla yazılan ve amansız bir iktidar ve başarı politikasına ilişkin bu ders kitabında Erasmus'un koyduğu ilkenin tam karşıtı elle tutulur, gözle görülür somutlukta anlatılmıştır. Erasmus, hükümdarlardan ve halklardan, bütün insanların kardeşlik havası içerisinde oluşturacakları bir toplumu kendi kişisel ve bencil emperyalist isteklerinin üzerinde tutmalarını isterken, Machiavelli, her hükümdarın ve ulusun güç ve iktidar isteğini, o hükümdarın ve ulusun düşünce ve davranışlarının en yüksek ve tek hedefi ilan eder. Bir toplumun bütün güçleri, o toplum düşüncesine, kendilerine dini bir düşünceye adarcasına hizmet etmelidir. Devletin yüksek yararları, onun kendi bireyliğinin sonuna kadar geliştirilmesi, söz konusu güçleri için bütün tarihsel gelişmelerin tek somut amacı ve nihai olmalı, bunların ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilmesi, yeryüzündeki en yüksek görev sayılmalıdır. Machiavelli için önemli olan iktidar ve iktidarın geliştirilmesidir. Erasmus için ise adalettir. Böylece her türlü dünya politikasının iki büyük ve ebedi temel biçimi düşüncenin kalıplarına dökülmüş, politika ile ideal olan politika, diplomasi alanındaki politika ile ahlakı uygun olan politika, devlet politikası ve insanlık politikası düşüncenin kalıplarında ifadesini bulmuştur. Dünyaya felsefe açısından bakan Erasmus için politika, Aristoteles'in, Platon'un ve Aquinoğlu-Thomaso'nun doğrultusunda ahlak kategorisinde yer alır. Hükümdar, devletin yöneticisi, her şeyden önce Tanrı'nın hizmetkarı, ahlaki düşüncelerin simgesi olmalıdır. Uğraşı gereği devletin yönetim mekanizmasını çok iyi tanıyan diplomat Macimelli için ise politika, ahlakın alanı dışında kalan tamamen bağımsız bir bilimdir. Tıpkı astronomi ve geometri gibi politikanın da ahlakla hiçbir ilişkisi yoktur. Hükümdara ve devlet yöneticisine döşen bulanık ve sınırlarının saptanması olanaksız insanlık kavramının düşünü kurmak değil, fakat önlerinde elle tutulur, gözle görülür tek malzeme türü niteliğiyle bulunan insanları her türlü duygusallıktan sıyrılarak ele almak, ruh bilimin olanaklarını sonuna dek kullanarak onların güçlerini ve zayıf yanlarını kendileri ve ulusun yararları için kullanmaktır. Nasıl bir satranç oyuncusu hasmına acımaz, hoşgörü göstermezse onlar da karşılarındakilere aynı taş yüreklilikle davranmalı, Haklı haksız, araç ayrımı gözetmeksizin halklarına erişilebilecek en yüksek ölçüde yarar ve başka halklar üzerinde egemenlik sağlamalıdırlar. Machiavelli için iktidar ve iktidarın genişletilmesi en yüksek görev, başarı ise bir halkın hükümdarı için en önemli haktır. Tarihsel gerçekler alanında doğal olarak Machiavelli'nin kaba gücü yücelten anlayışı kendisini kabul ettirmeyi başardı. O günlerden bu yana... Avrupa'nın tarihinin dramatik gelişimine barış yanlısı uzlaştırıcı nitelikte bir insanlık politikası yani Erasmus anlayışı değil. Fakat prensin öngördüğü her türlü fırsatı ne pahasına olursa olsun değerlendiren bir iktidar politikası yön verdi. Diplomatlar, kuşaklar boyunca içinde insancıl duygulara yer olmayan sanatlarını acımasız bir keskin görüşlülük sergileyen bu Floransalı'nın kitabından öğrendiler. Uluslar arasındaki sınırlar hep kılıç ve kanla çizildi. Defalarca değiştirilip yeniden saptandı. Avrupa uluslarının en tutkulu güçlerini harekete geçiren birliktelik değil ama hasımlık oldu. Buna karşılık Erasmus anlayışının tarihi biçimlediğine ve Avrupa'nın kaderinde gözle görülür, elle tutulur bir rol oynadığına hiç rastlanmadı. Karşıtlıklarının adalet düşüncesinin potasında bağdaştırılmasına, eritilmesine ilişkin yüce hümanizm düşü, Ulusların ortak bir kültürün çatısı altında birleşmesi, gerçekleşmeyen ve içinde yaşadığımız gerçeklikte belki de hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir ütopya olarak kaldı. Fakat düşüncenin evreninde bütün karşıtıplara yer vardır. Hiçbir zaman galebe çalmış bir gerçeğin kalıbına giremeyen düşünce bile o evrende dinamik bir güç olarak etkili kalır. En aşılamayan ve unutulamayan idealler ise özellikle gerçekleşmemiş olan ideallerdir. Bundan ötürü bir düşüncenin daha gerçekleşmemiş oluşu o düşüncenin ne yenilgisini ne de yanlışlığını kanıtlar. Bir zorunluluk gecikme yüzünden daha az zorunlu olmaz. Tam aksine yalnızca gerçeklerin alanına girip eskimemiş ve yanlışlıkları kanıtlanmamış olan idealler ahlaki gelişmenin bir ögesi olarak her yeni kuşakta etkinliğini sürdürür. Ancak bunlar yani gerçekleştirilmemiş olan düşünceler sürekli olarak yeniden geri döner. İşte bu yüzden hümanist idealin Erasmus idealinin Avrupa'nın birleştirilmesine ilişkin bu ilk elle tutulur gözle görülür girişimin hiçbir zaman egemen olmayışı ve hemen hiçbir zaman politik etkinlik kazanamayışı bu ideale tinsel evrendeki değerinden hiçbir şey yitirtmez. Herhangi bir zaman başlı başına bir parti oluşturacak kadar güç kazanmak, çoğunluğun iradesine dönüşmek partilerin üzerinde tarafsız kalma iradesinin özünden değildir ve götenin esnekliği bağlamındaki o en kutsal ve yüce yaşam biçiminin günün birinde kitlenin ruhunun biçimi ve içeriği olabileceğini umut etmek ise hemen hemen olanaksızdır. Geniş bir dünya görüşünü, aydın yürekliliği temel alan her hümanist idealin kaderi yalnızca tinsel aristokrat bir ideal olarak kalmak, ender kişilerce benimsenmek ve bunlar tarafından bir miras gibi ruhlardan ruhlara, kuşaktan kuşağa aktarılmaktır. Fakat öte yandan gelecekte bütün insanlığın kader birliği yapacağına olan bu inanç hiçbir zaman en karışık dönemlerde bile tümüyle gücünü yitirmeyecektir. Erasmus'un hem düş kırıklığına uğramış hem de düş kırıklığına uğratılabilmesi olanaksız bu yaşlı adamın savaşların ve ikiye bölünmüş bir Avrupa'nın ardından miras olarak bıraktığı şey yani bütün dinlerde ve söylencelerde rastlanan insanlığın gelecekte engellenemez bir biçimde insanlaştırıcılığına berrak ve adil aklın bencil ve geçici tutkulara galebe çalacağına ilişkin en eski düştü. İlk kez Erasmus'un çekingen ve çoğu kez duraklayan kaleminin pragmatik olarak kağıda döktüğü bu ideal, Avrupa'nın 10-20 kuşağının bakışlarını yepyeni umutlarla doldurdu. Kaynağını akılda ve yalnızca ahlaki güçte bulan hiçbir düşünce ve söz yararsız ve boşuna değildir. Böyle bir düşünce zayıf bir el tarafından ve eksik biçimlenmiş olsa bile ahlakçı ruhları hiç durmaksızın kendisini yenileme yolunda yüreklendirir. Hümanizm düşüncesine insanlığın en yüce görevini gidererek daha insancıl, daha maneviyata önem veren ve daha anlayışlı olmak diye tanımlayan bu yalın ve aynı zamanda ölümsüz düşünceye edebiyattan yararlanarak dünyaya giden yolu göstermiş olmak Erasmus'un geçici yeryüzü yaşamında yenik düşen bu düşünürün yüce zaferi olarak kalacaktır. Erasmus'tan sonra onun öğrencisi olan ve insanlıktan uzaklaşmayı, kötülüklerin en büyüğü sayan Montaigne, akıl ve hoşgörü meşalesini sonraki kuşaklara taşıdı. Spinoza, Diderot, Voltaire, Lessing, kuşkucular ve idealistler bir arada ve aynı zamanda kapsamı alabildiğine geniş bir anlayış ve hoşgörünün uğruna dar görüşlülükle savaştılar. Schiller, dünya vatandaşlığı anlayışını edebiyatın coşkunluğuyla dile getirdi. Kant, sürekli barış idealini vurguladı. Tolstoy, Roland ve Gandhi'ye kadar barış ve uzlaşma düşüncesi, kaba gücün yasasının yanı sıra mantığın gücüyle kaynağını ahlakta bulan hakkını istedi ve savundu. İnsanlığın barışa kavuşacağına ilişkin inanç, her zaman özellikle en kötü bölünme anlarında su yüzüne çıktı. Çünkü insanlık, günün birinde salt ahlakın düzeyine yükseleceğine ilişkin bu teselli kaynağı çılgınlıktan, Günlerden bir gün sürekli ve kesin bir barışa ulaşılacağı düşünden yoksun yaşayabilme ve yaratabilme olanağına sahip değildir. Ne akıllı ve soğukkanlı kişilerin Erasmus anlayışının gerçekleşebilme olanaksızlığını sürekli olarak kanıtlamaları ne de gerçeklerin onları görünürde hep haklı çıkarması bir gerekliliği değiştirebilecektir. İnsanları ayıran noktaları değil, bunların üzerinde kalan birleştirici ögeleri vurgulayanlara, ve daha yüksek bir hümanizmin egemen olacağı bir çağın geleceğine ilişkin düşünceyi insanların yüreklerinde inançla yenileyenlere insanlığın her zaman ihtiyacı olacaktır. Bu miras içerisinde büyük ve yaratıcı bir müjde etkin olmaktadır. Çünkü ancak insan ruhunun kendi yaşam alanından yola çıkarak bütün insanlığa bulunduğu atıflar tekil insana kendi gücü üzerinde bir güç kazanma olanağını armağan eder. İnsanlar ve toplumlar Gerçek ve kutsal ölçütlerini ancak kişiler üstü ve, ve gerçekleştirilmesi neredeyse olanaksız ideallerin evreninde bulabilirler. Son Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.